Muhakemat. Bismillahirrahmanirrahim. Cümle tahliyat el-hakime ezel ve hakim-i -e ve rahman yezeliye el-yahtır ki bizi İslamiyetle serkiraz ve şeriat-ı garrayla sırat-ı müstakime hidayet etmiştir. Öyle bir şeriat ki akıl ve neti dest ve dest vererek o şeriatın, hakaitinin hakkaniyetini tasdik etmişlerdir. Öyle hakait ki köpleri hakikat zemininde rüsuh ile beraber, bal ve budakları kemalatın göklerine yükselip, intişar edip, öyle tür-ü akki, meyveleri saadet-i ve bizi Kur'an-ı Muciz'de üşrar eylemiş, öyle kitap ki, kaideleriyle, hırkata alemin kitabından, dest kader ve kalem hikmetle, mektup ve cari olan, kavani-i amika-i dakikay-i ilahiyeyi ishar ettiğinden, ahkam adilanesiyle nevi nizam ve muvazene ve terakkisine kefil mutlak ve üstad küll olmuştur. Salavat-ı bir nihayet, o serber-i ve fahri âleme hediye olsun ki, âlem elvâ ve ecnâsıyla onun risaletine şahadet ve mucizelerine delalet ve hazine-i getirdiği meta-ı âliye delanlık ediyor. Güya âleme teşrif ettiğinden her bir nevi, kendi lisan mahsusuyla alkışladığı gibi sultan ezel zemin ve asumanın evtiharını intak edip her bir tel başka insanla mucizatının davamatını inşa etmekle o sada-i şiirin bu kubbi-i minada ile el-ebed tanin en etmiştir. Dünya asuman kendini yarat ve melek ve kamerin el-sine-i semaviyesiyle risaletini tebrik ve zemin, kendi hacer ve şecer ve hayvanın dilleriyle mucizelerine senahan. Ve cevvefeza, kendi cin ve bulutların işaretiyle mübüvvetine beşaret ve sayadan. Ve zaman-ı mazi, enbiya ve kütüp ve kahinlerin rumuz ve telbihatıyla, o şems-i hakikatın tecr sadıkını göstererek müjdeci. Ve zaman-ı hal, yani asr-ı saadet, lisan-ı haliyle, tabiat-ı Arap'taki i̇nkılab Azim'in ve bedeliyeti sırftan medeniyet-i mahzanın defaten tebellüdünü şahit göstererek mübüvvetini ispat ve zaman-ı müstakbel. kendi vukat ve finununun etvarı ı onun onun bir ikbalini istikbal ve lisan-ı hakimaneyle irşadatına teşekkür, nevi beşer şer kendi muhakkikleriyle mağsuz bir beliri ki Şems gibi kendi kendine bürhan olan Muhammedin aleyhissalatu vesselam lisanı ı fasihanesiyle geldiğini ilan ve Zat-ı Zülcelal kendi Kur'an'ının lisanı ı belihanesiyle o nebiyy Ümmi'nin ferman-ı risaletini kıraat ediyorlar ve okuyorlar. Beyim, cümle şiirân-ı cihan beste'in silsile'end rûbe esheyle çisân bi küsel din silsilera Cihanın bütün arslanlarının bağlandıkları bir zinciri, hileci bir tilkinin koparmasına imkan var mıdır? Ama da, şu fakir, garip mursi ki, bir ı zaman lakabî ile olmaya layık iken, haberi olmadan zaman ile meşgul olan biçare, fedemni milletten ciğeri yanmış gibi, feryadı figan ederek, ah, ah, ah, va, esefa, der ki, İslamiyet'in maz tek terk ederek, Kışına ve zahirine vakf nazar ettik ve aldandık. Ve su-i ve su edeble, İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham da hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hem de hakkı var. Zira biz İslamiyet'in usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaitine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak Bizi dünyada teedib için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Öyleyse, ey ihvan-ı geliniz, ona terziye vereceğiz. El birliğiyle deste sadakatı uzatacağız, biat edeceğiz. Onun tab-ül metinine sarılacağız. Hem de perva olarak ilan ederim. Beni geçmiş asırların efkarına karşı mübarezeye, heyecan ve şecaata getiren, ve senelerden beri sevk ceş ile kuvvet bulan hayalet ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki, halk meşkine mahvolacaktır. olacaktır. Eğer çendam toprakta gizlense ve taraftar ve mültezinleri muzaffer olacaklardır. Eğer çendam zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar. Hem de itikadımdır ki, istikbale hüküm sürecektir. Ve her kıtasında hakimi mutlak olacak. Yalnız hakikat İslam'ın İslamiyet'tir. Evet, saadet saray istikbalde istikbalde tahnişin, hakaik ve maarif yalnız İslamiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur. Emaneler görünüyorlar. Zira mazi Aslında vahşet-abaz sefralarında, Haymenişin taassup ve taklit veya Cehlistan ülkesinde menzilnişin muzahrafat ve istibdat olanlara şeriat-ı gardranın mutlak ve istilai tahammına sed ve mani olan sekiz emir, üç hakikatla zir olmuşlardır ve oluyorlar. O maniler ise, ecnevilerde tatlit ve cehalet ve taassup ve kıssislerin riyaseti. Ve bizdeki mani ise, istiddad-ı ve ahlaksızlık ve müşevveşiyet ahval ve ataleti intac eden yeisdir ki, şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. Sekizinci ve en birinci mani ve bela budur. Bizle ecnediler, bazı zevahir-i İslamiyet ve bazı mesail-i ortasında hayali batıl ile tevehüm eylediğimiz müsademet ve münakazattır. Aferin, ma'arifin himmet-i ve fünunun himmet merdanesine ki meyli taharri hakikat, ve muhabbet-i ve meyil i insaf olan hakaite teçhiz ederek, o manilere gönderip, zihir-i etmiş ve ediyor. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve ecnevileri ahiret saadetinden mahrum eden, şems-i İslamiyet'i münkesik ettiren, su-i tefhüm ile tevehüm-ü ve muhalefetdir. Hayal-i'l-Aceb, köle efendisine, hizmetkarı reisine ve veled pederine nasıl düşman ve muaruz olabilir? Halbuki İslamiyet ise gibi ve mürşidi ve ulûmu u hakikiyenin reis ve tederidir. Fakat va esâfâ, bu su-i ve şu tevehün-ü şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle, ye'esi ilka edip, bâb medeniyet ve maârik i ve emselerine kapattırdı. Zira bazı cevahir dinleyi Fünun'un bazı mesâiline muarız ve ederek ürktüler. Ez cümle. Küreviyyet-i askı, gününün en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı meseleyi münafî zannettiklerinden, bu bedihi meselede mütabere etmekten çekinmediler. Ey benim şu kitabıma iman nazarına nazarla nazar eden Bu Mukaddeme. Bu kitap üç makale ile, üç kitap üzerine müretteptir. Birinci makale. unsur hakikatın veya bazı mukaddemat ve mesaimle İslamiyet'e saykal vurmanın dayanındadır. İkinci makale, unsuru u keşfeder. Üçüncüsü, unsur akide ile Eczdibe-i Japonya beyanındadır. Kitaplar ise Kur'an'da işaret bulunan bir i o ve ilm az, ve ilm beşeri tahkikle bir nevi tefsirdir. Birinci makale, maksada uğruc etmek için, mukaddemelerden istindad etmek, ehl-i tahkiyetin öyleyse biz de 12 basamaklı bir merdiven yapacağız. Birinci mukaddeme, takarur etmiş usuldendir, akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat bu akıl, akıl olsa gerekir Hem de tahakkuk etmiş, Kur'an'ın her bir tarafında intişar eden makası ve esasiye ve anası ve asliye 4'tür. Onlar da ispatı sıhni vahid ve nübüvvet ve cismani ve adaletdir. Yani hikmet tarafından kainata irad olunan suallere şöyle, ey müteayyin nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Delin vakit kimdir? Ne edeceksiniz ve nereye gideceksiniz? Hakkı cevap verecek yalnız Kur'an'dır. Öyleyse Kur'an'da maksatlıktan başka olan kainat bahsi istidradidir ta sanatın intizamıyla Saniy-i Zülcelal'e yolu gösterilsin. Evet, intizam görülür ve keman-ı vuzuh ile gösterir. Saniin vücut ve kaz ve iradesine katriyen şehadet eden intizam sanat. Kainatın her cihetinde boynunu kaldırarak her canibinden lema eden üst nazar-ı hikmete gösteriyor. Güya her bir masnu birer insan olup sani'in hikmetini teslih ediyor. Madem maksat budur ve madem kainatın kitabından intizama olan rumuz ve işaratını taallim ediyoruz ve madem netice bir çıkar teşekkülat kainat kâinat emirde nasıl olursa olsun bize bizzat taallik etmez fakat o meclisi Ali Kur'ani'ye girmiş olan kainatın her perdi dört vazifeyle muazzaftır. Birincisi İntizam ve ittifakla Sultan-ı Ezel'in saltanatını ilan. İkincisi, her biri birer hen-i mevzu ve müntehabı olduklarından İslamiyet, tünun hakikiyenin züldesi olduğunu ispat. Üçüncüsü, her biri birer nev'in olduklarından olduklarında ve cari olan kıvanin ve nevanisi ilahiyeye İslamiyet'e tatlı ve mutabık olduğunu ispat. Ta o nevamisi fıtriyenin imdadıyla İslamiyet meşmine mağdolsun. Evet bu hasiyetle dini i mübin İslam, sair hava ve heves içinde muallak ve medetsiz, bazen ışık ve bazen zulmet veren ve çabuk tagayyüre yüz tutan dinlerden mümtaz ve serfirazdır. Dördüncüsü, her biri birer hakikatın numunesi olduklarında efkarı hakaik cihetine tevcih ve teşvik ve tembih etmektir. Ez cümle. Kur'an'da kasemle yüz etmiş olan ecram-ı ulliyye ve süfriyeyi tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet kasemat-ı Kur'aniyye, mevme gaflette dalanlara harul asadır. Şimdi tahakkuk etmiş şu şöyledir, öyleyse, şek ve şüphe etmemek lazımdır ki, muciz ve en yüksek derece-i olan Kur'an-ı Müşşid, esali bir araba, en muatikı, ve tarih-i en müstakim ve en vazığı ve en kısasını ihtiyar edecektir. Demek ki siyat-ı ve irşak için bir derece ihtiram edecektir. Demek delil olan intizam-ı öyle bir vecihle zikredecektir. Onlarca mağruf ve akıllarına memus olan, yoksa delil müddeadan daha olmuş olur. Bu ise tarih-i ve meslek-i ve mezheb-i icaza muhaliftir. Mesela eğer Kur'an deseydi, Ya eyyühen Nas, fezada uçan meczur ve misafir ve müteharrik olan küre zemine ve cereyanıyla beraber müstakarında istikrar eden şemse ve ecram-ı birbiriyle bağlayan cazibe i ve fezayı gayr-i mütenahide, dal ve budakları münteşil olan şecer-i anasır kesireden olan münasebat-ı nazar ve ediniz. Tasani alemin azametini tısavvur edesiniz. Veya o kadar küçüklüğüyle beraber bir alemi, hayvanatı ı kurde diniyeyi eden bir katrasuya, aklın kurde diniyle temaşa ediniz. Tasani kainatın her şeye kadir olduğunu tasdik edesiniz. Acaba... O halde delil adam daha hafif ve daha muhtacı izah olmaz mıydı? Hem de onlarca muzdim bir şeyle hakikati tendir etmek veyahut onların bedaheti hislerine karşı muhalatay nefis gibi bir emri gayr-i makule teklif olmaz mıydı? Halbuki icazı Kur'an pek yüksek ve pek münezzettir ki onun safi ve parlak damenine ihlali idham olan bu barkana vizim. Bununla beraber Kur'an-ı Murcizül Beyan, ayak-ı beyinatın telakifinde maksadı hakikiyye telvih ve işaret ettiği gibi, bazı zevahir ayatı kinayede olduğu gibi maksada menar etmiştir. Hem de usulü mukarredendir, sıdk ve ki yahut tasdik ve tekzip kinayetle ve emsallerinde kendi beyanda maani-i ula tabir olunan suret manaya raci değildirler ancak maani sanevi ile tabir olunan maksatla garaza teveccüh ederler. Mesela, filanın kılıcının bende uzundur denilse, kılıcı olmazsa da fakat tameti uzun olursa yine hüküm doğrudur. Yalan değildir. Hem de nasıl kelamda bir kerime, istiareye karime-i Öyle de, kerime-i vahit hükmünde olan Kelamullah'ın bir kısım ayadı. sair ihvanının hakikat ve cevherlerine karime, ve rehlûma ve komşularının kalplerindeki sırlara deneyim ve tercüman oluyorlar. En hasıl Bu hakikatı hiç nazara getiremeyen ve ayetleri muvazene ve doğru muhakeme edemeyen meşhur deftaşı gibi ki namazın terkinde teallül yolunda demiş, Kur'an diyor, la takrabus salah, namaza yaklaşmayın. İlerisine de hafız değilim. Nazar hakikate karşı maskara olacaktır ikinci mukaddeme. Mazide nazari olan bir şey müstakbelde bedihi olabilir. Şöyle tahakkuk etmiştir. Âlemde meylün istikmal vardır. Biz de birisi demiştir. Her zerrede temayül ayandır tekamule. Her soyda füz-hüveydâ nüma ile bir noktayı kemale çıkıt üzere kainat o noktaya teveccüh ile yükselir hayat. Kahriyah Onunla hılkat-ı âlem, kanun-u tabidir. -e İnsan ise, âlemin semerat ve eczasından solduğundan, onda dahi meylül istikmalden bir meylül karakçı mevcuttur. Bu meyil ise, telahub efkardan istindakla neşhüle mağbulur. Telahub-ı efkâr ise, tekemmül-ü mebadiyle eder. Tekemül-ü mebadi ise, künun-u tohumlarını sulb-ı zamanın terbiye gerdesi bir zemine ilka ile telkih eder. O tohumlar ise tedirici tecrübelerle büyür ve meşhumama bulur. Buna binaendir Bu zamanda bedihiye ve ulum-ı adiye sırasına girmiş pek çok mesain var. Zamanı ı mazide gayet ve kafi ve bürhana muhtaç diler. Zira görüyoruz. Şimdilik coğrafya ve kozmografya ve kimya ve tatbikat-ı çok mesail var ki, mebadi ve vesaitin tekemmülüyle ve telahuk-ı efkarın keşfiyatıyla bu zamanın çocuklarına dahi meşgul kalmamışlardır. Belki oyuncak gibi onlarla oynuyorlar. Halbuki i̇bn Sina ve ensaline nazari ve hafi kalmışlardır. Halbuki hikmetin bir peder hükmünde olan i̇bn Sina, Şiddeti zeka ve kuvveti fikir ve kemal hikemiye ve vüsat-i kariha noktasında bu zamanın yüzlerce hükemasıyla muvazene olunsa tereccüh edip ve ağır gelecektir. Noksaniyet ilmi Sina'da değil çünkü i̇bn Zaman'dır. Onu nakıs bırakan zamanın nuhsaniyeti idi. Acaba Bedihi değil midir ki Kolombu zülf sebebi iştiharı olan yeni dünyanın keşti, Faraza bu zamana kadar kalmış olsaydı, hiç kaptan arasında kıymeti olmayan bir kayıp sahibi de, yeni dünyayı eski dünyaya komşu etmeye muktedir olacaktı. Elbette ki tebahhur-ü fikrine ve mehaliki iktihâmına bedel bir küçük sefineyle bir pusula tifayet edecekti. Fakat bununla beraber, şimdi gelecek bir hakikatı nazarı dikkate almak lazımdır şöyle ki, mesai iki kısımdır. Birisinde telahuk efkar tesir eder. Belki ona mütevakkıftır. Nasıl ki, maddiyatta büyük bir taşı kaldırmak için taavun lazımdır. Kısmı diğeri de esas itibarıyla telahuk ve taavun tesirsizdir. Bin de, bir de birdir. Nasıl ki, hariçte bir uçurum üzerinde atlamak veyahut bir dar yerde geçmekte kül ve küllü vahit birdir. Taavun fayda vermez. Bu kıyasa binaen, Tünû'nun bir kısmı büyük taşın kaldırılması gibi taavuna muhtaçtır. Bunların ek serisi ulûm-u maddiyedendir. Diğer bir kısmı ikinci misale benzer. Tekemmül-ü defi, yahut defi bu olur. Bu ise ağlebi, maneviyat veya ulûm-ü ilahiyedendir. Lakin eğer çendan, telâhuk-ı öfker, bu kısmı sânînin mahiyetini tâhir ve tekmil ve tezgip edemezse de, bürhanların mesleklerine huzur ve zuhur ve kuvvet verir. Hem de nazar dikkate almak lazımdır ki, kim bir şeyde çok tevavvül etse, galiben başkasında kabileşmesine sebebiyet verir. Bu sırda binaendir ki, maddiyatta tevavvül eden, maneviyatta kabileşir ve safi olur. Bu noktaya nazaran, maddiyatta maharete olanın maneviyatta hükmü hüccet olmasına sebep olmadığı gibi, çok defa sözü dahi şayan-ı istima değildir. Evet bir hasta, tıbb-ı hendeseye kıyas ederek, tabibe bedelen mühendise müracaat edip gösterdiği ilacı istimal ederse, akrabasına taziye vermeye davet ve kendisi için kabristanı ı fenanın astıhanesine mekan etmek için bir raporu istemek demektir. Sezalik, hakaik-i mahza ve mücerreden kısırfeden olan namirgatta, maddiyonun hükümlerine müracaat ve fikirleriyle istişare etmek adeta Latife-i Rabbaniye denilen kalbin sektesini ve cevher ruhani olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Evet her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. Üçüncü mukaddeme İsrailiyat'ın bir taifesi ve Hikmet-i bir kısmı daire İslamiyet'e dokun etmeleriyle din süsüyle görünerek efkârı ihtilane verdiler. Şöyle ki, O Necip kavmi aradı. Zaman-ı cahiliyette bir ümmeti i idi. Vaktaki içlerinden tat fecelli edip, istidadı ı hissiyatları uyan bu da, meydanda yol açan din-i gördüklerinden gördüklerimden onun rahabat ve nevilleri. Yalnız dinin marifetine inhisar edildiler. Fakat kainata olan nazarları teşrihat-ı nazarıyla değil, belki istidraden, yalnız istidar için idi. Onların o hassas, zevk tabiilerini ilham eden, yalnız onların fotoğraflarına münasip olan geniş ve ulvi muhitleri, vesafi ve müstahid olan fotoğraf asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur'an idi. Bundan sonra kavmi Arap, Sair advamı bel ettiği gibi, Nilel-i Sair'in dahi Müslüman olmaya başladığından, muharrefe olan İsrailiyat ise, ve kitap gibi ulamayı en kitabın İslamiyetlerinin cijetiyle Arapların kazayi hayalatına bir mecra ve menkets olarak o efkar safiyeye karıştılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ulamay ahl-i kitaptan İslamiyete gelenler İslamiyet şeratiyle gayet celalet ve tekemmül ettiklerinden malumatı muzaffereyi sabrkağıları makbule bunun gibi olgular reddedilmedi. Çünkü İslamiyetin usulüne müsadim olmadığından hikayet gibi rivayet olunurken önemsizliği için tenkitsiz dinlenirlerdi. Fakat hayfa sonra hak olarak kabul edilerek çok şüphe ve şükü hata sebebiyet verdiler. Hem de batta ki şu İsrailiyat kitap ve sünnetin bazı imaatlarına merci ve bazı mefahimlerine bir münasebetle me'ahaz olabilirlerdi. Fakat ayet ve hadisin manaları değil. Belki taraza doğru olsalardı, masadat ve efradından olmaları mümkün olduğundan, su ihtiyarlarıyla başka bir me'ahazı bulmayan veya atfı nazar etmeyen zahirperestler, bazı ayet ve ahadisi, o hikayatı İsrailiye'ye tatbik ederek tefsir eydediler. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek, Yine Kur'an ve hadisi sahihtir. Yoksa ahkamı mensup olduğu gibi kasası dahi muharrife olan İncil ve Tevrat değildir. Evet masadatla mana ayrıdırlar. Halbuki masadat olmaya mümkün olan şey mana yerine ikame olundu. Çok da imkanat vukuata karıştırıldı. Hem de vakta hikmet ünaniyeyi Müslüman etmek için memnunun asrında tercüme olundu. Fakat pek çok esafir ve hurafatın menbaından çıkan o hikmet, bir derece müteaffine olduğundan, safiye olan efkar arabın işlerine tedavul ettiğinden, bir derece efkarları karıştırdığı gibi, taktikten tahmide bir yol açtı. Hem de, ağabey hayat olan İslamiyet'ten, karih-i futriyeleriyle istinbat etmeye tabi iken, o hikmetin telemmüzüyle tenezzük ettiler. Evet, nasıl ki ihtilat-ı ile, Kelam-ı Mudariye'nin melekesi fesada yüz tutmakla, muhakkikin ulema, o melekeyi muhafaza etmek için Ulûm-ı Arabiyye'nin kabaidini ettiler. Öyle de şu hikmet ve İsrailiyat dahi, daire-i İslamiyet'e dokunlarıyla beraber, bazı nakkad-ı muhakkikin İslam, temiz ve tavsiyelerine eşebbüs ettiler. Fakat Hayfa tamamıyla muvaffak olamadılar. İş bu kadar da kalmadı. Çünkü tefsir Kur'an'a sarf himmet edildiği vakit bazı ehl zahir Kur'an'ın nakliyatını bazı İsrailiyata takdik ve bir kısım akliyatını dahi hikmet-i mezbureye tevfik ettiler. Çünkü gördüler ki Kur'an makul ve menkule müştemildir. Hadis de öyle. Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyat-ı sadıkalarıyla ve bazı muharret İsrailiyatının ortasında bir mutabakat ve münasebet istimbah ettiler hem de hakiki olan akliyatlarıyla, mevhun ve mümerdeh olan şu hükmet arasında bir müşabehet ve muvaffakat teverrüm eylediklerinden, şu mutabakat ve müşabeheti kitap ve sünnetin manalarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler. Kella sünne kella. Zira kitabı mucizül beyanın müstakı, ircazıdır. Müfessiri, eczasıdır. Manası içindedir. Sadefi de dünudur, medel değildir. Farza bu mutabakatı izhar etmekten maksat. O şahidi sadıkın teskiyesi için olsa da yine abestir. Zira Kur'an-ı ona mekali bir inkiyadı teslim eden öyle akıl ve naklin teskiyelerinden pek yüksek ve ganidir. Çünkü o, onları teskiye etmezse şahadetleri mesmû olamaz. Evet, sureyayı serada değil, semada aramak gerekli. Kur'an'ın ma'anisini de esrafında ara. Yoksa karma karışık olan senin cebinden arama, Zira bulamıyorsun. Bulsan da sitte olmadığından Kur'an kabul etmez. Zira mukarrerdir. Asıl mana odur ki, Elfaz onu sımakta boşalttığı gibi, zihne nüfuz ederek vicdan dahi teşerrüf etmekle, ezahiri efkarı feyizyab beden şeydir. Yoksa, başka şeyin kesreti tevavvülünden, senin hayaline tedafil eden bazı ihtimalat veyahut hikmetin ebatilinden ve hikayatın esatilinden sirkat edip cepte doldurarak sonra ayat ve ahadisin telafiinde içinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmaktır. bu mana, geliniz, anınız dediğin vakit alacağım cevap şudur. Yahu işte senin manan siliktir. Sikkesi taklittir. Nakad-ı hakikat reddeder. Sultan-ı dahi onu darp edeni harf eder. Sen ayet ve hadisinin nizamlarına taarruz ettiğinden ayet şikayet edip hakimi belagat senin hülyanı senin hayalinde hapsedecektir. Ve müşteri hakikat dahi senin bu meta onu almayacaktır. Zira diyecek ayetin manası durdur. Bu ise derdi. Hadisin mefhumu mühecc bu temecidir. Kendil için bir bal, bu Kürtlerin emsali edebiyesindendir. Bir adamın ismi al ölmüş. Bal hırsızlıyordu. Ona denildi. Hırsızlığın tebeyyün edecektir. O da aldatmak için bir boş katekte yabancı arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar. Küvarda saklıyordu. Bir sual etseydi derdi. Bu bal mühendisi olan arılarının sanatıdır. Sonra da arılarıyla konuştuğu vakit, müşkerek bir lisanla vız vız jive, hindi bin jimin derdi. Yani kanin sizden, bal benden. Ey teşehhi ve hevesle tevil edici efendi! Bu teşbihle teselli etme, zira bu teşbih temsildir. Senin manan bal değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalp ve vicdana, erbah ve hakaiti vahyeden, o kitab kamilin kelimatı melaite gibidirler. Hadis, madeni hayat ve mürhimi hakikattır. Elhasıl, ifrat gibi tefripte muzurdur. Belki daha ziyade. Fakat ifrat, tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir. Evet, ifratla müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler, o hakaif-i âliyeye karıştığından, ehli tefritle insafsız olan ehli tenkit, gayet aksızlık olarak, şu çürük şeylerin yüzer misline olan hakaik-i âliye içinde gördüklerinden ültüler, nefret ettiler. Haşa! Lekedar ve kıymetsiz zannettiler. Acaba defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir bostanda başka yerden düşmüş olan çürük ve acı bir elma görünse hak ve insaf mıdır ki umum defineyi kalp ve umum elmaları acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin? Hatime! Bu mukaddemeden maksadın, efkâr-ı umumiye bir tefsir-i Kur'an ıslıyor. Evet, her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat ise bir keşraftır. Efkâr-ı kocalık edecek, yine efkâr-ı amne ilmiyedir. Bu sırrı binaen ve istinaden isterim ki, müfessir-i azim olan zamanın taht riyasetinde... Her biri bir tenle mütehassıs, ulamadan bir meclisi i mev'usan ilmiye teşkiliyle, meşveretle bir tefsiri tehlif etmekle, sair tefasirdeki münkasım olan muhasin ve kemalatı mühezzebe ve müzehhebe olarak cem etmelidirler. Evet, mesutiyettir. Her şeyde meşveret tüm fermadır. Efkâr-ı umumiye dahi didebandır. İcma ümmetin hücciyeti buna hüccettir. Dördüncü mukaddeme. Şöhret insanın malı olmayanı da insana mal eder. Söyle ki, beşerin seciyelerindendir. Garip veya kıymettar bir şeyi zade göstermek için o kıymettar şeylerin cinsiyle müştehir olan zaten nisbet ve isnad etmektir. Yani sözleri ravaç bulmak ve tekzip olunmamak veyahut başka ağraz için Zalimane ve istibdattarane, bir milletin netaycı fikrini veya mehasini etvarını bir şahısta görüp önden bilirler. Halbuki o adamın şanındandır. O hediyeyi müstebidaneyi reddede. Zira güzel bir sıfat veya ulvi bir sanatla meşhur olan bir adam, hiçbir Suriyenin maverasını görmek şanından olan nazarı sanatları mağveranesine hakik olarak ona isnad olunan emir arz edilip gösterilirse senin deste hattındır denilirse o emir sanatın tenasüt ve muazenesinden naşir olan güzelliğini ihlal ettiği için reddedip iraz ve teberri edecektir. Haşa ve kella diyecektir. Bu seceye bina ile meşhur kaideye bir şey sabit olsa levazımıyla sabit olur. İstinaden insanlar o şahsı meçhurda tahayyülatlarına bir nizam verdirmek için mustardırlar ki, çok kuvvet ve azamet ve zeka gibi levazım-ı harikuladeyi ısrar etsinler. Ha o şahsın cümle mensubatına merciyeti mümkün olabilir bu halde. O adam bir ucube olarak zihinlerinde tecessüm eder. Eğer istersen, hayalatı acemane içinde herlerde olan rüstem-ı zalim, Kimsali manevisine bak, gör ne ucubedir. Zira şecaatla müştehir olduğundan ve hiç İraniler kazikatından kurtulamayan istibat sırrıyla ve şöhret kuvvetiyle İranilerin mefahirini gaz ve darat ederek büyüttü. Hayallerde büyüyüp şişti. Yalan, yalanın mukaddeme olduğu için şu harikulade şecaat, harikulade bir ömür ve dehşetli bir kamet ve onların levazın ve tevadileri olan çok emirleri toplayıp, içinde o hayali haim nara vurarak, ben Nevunun Hasirun kışaksın der. Bu yabani gibi hurafatı arkasına takarak dillerin destanlarında dönüyor. Emsaline dahi meydan açar. Ey hakikatı çıplak görmek isteyen zan, bu mukaddemeye dikkat et. Zira hurafatın kapısı bir yerden açılır ve babı tahkik dahi bununla seb olur. Halinde kıssadan hisse ve meylü terakki ile mütekaddiminin esasları üzerine bina ve seleflerin mevruzatında tasarruf ve ziyadeye cesaret bu şuuristan'da mahvolur. Eğer istersen meşhur Molla Nasreddin Efendi'ye de, bu garip sözler umumen senin midir? Elbette sana diyecektir. Şu sözler ciltleri dolduruyor. Epeyce ömür ister. Zira bütün sözlerin nevadirden değildir. Ben hocayım. Onların zekatını da bana verseler razıyım ve kafirdir. Fazlasını istemem. Zira zarafetimi tadı iyilikten çıkarıp tasanlığa kalbeder. Yahu bu kökten hurafat ve mevzuat biter ve tenebbüt eder. Ve doğru şeyin kuvvetini bitirir. Hatime. İhsan-ı fazla ihsan, ihsan değildir. Bir baney hakikat, bir harman hayalatından geçer. İhsani ilahi ile tafsitte kanaat etmek farzdır. Cemiyete dahil olan, cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerekir. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zatındadır. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Birinin malına başka mal, velev kıymetli de olsa karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi hazmetmesine dahi sebep olur. Şimdi bu noktalara istinaden derim ki, terhîb veya terhîb için evamperestane, hervirç ve teşvikler, bazı ahadis mevzuayı i̇bn Abbas gibi zatlara isnat etmek büyük bir cehalettir. Evet, hak Hakikat ise zengindir. Tenvir-i kuluba ziyaları kafidir. müfessir Kur'an olan ahadis-i zayıha bize kifayet eder ve mantığın mizanı ile tartılmış olan tevârih-i zayıhaya kanaat ederiz. Beşinci mukaddeme. Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşse, hakikate inkılab eder, hurafata kapı açar şöyle ki, Mecazat ve teşbihat, ne vakit cehlin yesar-ı ilmin yemin-i nuraniyesinden kaçırıp gasp ve Yahut mecaz ve teşbih bir uzun ömür sürseler, hakikate intilab ederek, karavet ve zünalinden boş olup şarap iken serap ve nazenin ve hasma iken acüze-i ve kocakarı olur. Evet mecaz şeffaatiyle şule-i hakikat ondan temmu eder. Fakat hakikate inkılabıyla kesip olup, hakikat asliyeyi kesip eder. Lakin bu tahavül bir kanunu kıtlidir. Buna şahit istersen, lugatın teceddüt ve tahyiratın ve iştirak ve teradüfün sırlarına müracaat et iyi kulak versen işiteceksin ki. Selefin zevklerine giden çok kelimatı veya hikayatı veya hayalatı veya maani ihtiyar ve ziynetsiz olduklarından, halefin hevesi şebabelerine tevafuk etmediklerinden meyli tecedbide ve fikri icada ve cüret-i sebep olmuşlardır. Bu kaide lugatta gibi hayalat ve maani ve hikayatta dahi cereyan eder. Öyleyse her şeye zahire göre hükmetmemek gerektir. Muhakkikin şehrini gavvas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, nazinin amatına girmek, mantın terazisiyle takmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Bu hakikata beni muttali eden, bir vakit sabavetimde ay tutuldu. Validemden sual ettim. Dedi ki, yılan ayı yutmuş. Dedim, neden daha görünüyor? Dedi ki, Asuman'ın yılanı mim şeffaftır. Işte bak, nasıl teşbih hakikat olup, hayluletiyle hakikat hali münhasıf etmiştir. Zira mail kamer, muntikatul buruc ile Reis ve Zeneb'de fakatul ettiklerinden o iki daire-i mevhum eden iki kalsi yılanın mürabiti olan tinnin ile ehl heyet bir tesbih edinaen tesmiye edediler. Zaten ay Reis, veya Zeneb'e ve güneş dahi ötekisine gelirse arzın hayluletiyle ilhisaf vuku bulur. Ey benim şu müşerdeş sözlerinden usanmayan zat, bu mukaddemeye dahi dikkat et, bir hurdevin ile bak. Zira bu asıl üzerine pek çok huratat ve hilafat tevellüt ederler. Mantığı ve belagatı rehber etmek gerektir. Hakine, manay-ı hakikinin bir sikkesi olmak gerektir o sütkeyi teşhis eden, makası ve şeriatın müvazenesinden hasıl olan hüsnü mücevrettir. Mecazın cevazı ise belahatın şeraiti tahtında olmak gerektir. Yoksa mecazı hakikat ve hakikat'i mecaz suretiyle görmek, göstermek, cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Evet her şey zahire, hamletdire ettire, nihayet zahiriyun mesleki müteassifesini tevlit etmek, Şanında olan meylub teflit ne derece muzur ise evdede. Her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra. Nihayette batiliyunun mezhebi batılasını imtaş etmek şanında olan hübb-ü ifrat dahi çok derece daha muzurdur. Haddi evsaatı gösterecek, ifrat ve tefliti kıracak. Yalnız felsefe i atla belagat ve mantıkla hikmektir. Evet hikmet derim. Çünkü hayr kesirdir. Şerri vardır fakat cüzidir. Usulü müsellemedendir ki, şer-i cüz'i için hayrı kesiri tazammun eden emri terk etmek, şer kesiri işlemek demektir. ehven şerri ihtiyar, elzendir. Evet, eski hikmetin hayr az, hurafat-ı çok, elzahın istidatsız, efkar taklit ve Cehin Cehil hüküm hükümferma olduklarından... Selef bir derece hikmetten nehyettiler. Fakat şimdiki hikmet, ona nispeten maddi cihetinde hayrı çok, yalana az. Efkar dahi hür, marifet hüküm termadır. Zaten her zamanın bir hükmü olmak gerekir. Altıncı mukaddemen. Mesela, tefsirde mezkur olan her bir emir, tefsirden olmak lazım gelmez. İlim, ilme kuvvet verir. Fahakküm etmemek şarttır. Şöyle müsellemattandır ki, Hendese gibi bir sanatta mahir olan zat, tıp gibi başka sanatta âmi ve tufeyli ve dâfil olabilir. Ve kavâid usulü yedendir ki, fakih olmayan, velev ki usulü l müstehit olsa, icma-ı fukaha da muteber değildir. Zira o, onları nispeten âmidir. Hem de hakaike tarihi yedendir ki, bir şahıs, çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassız olamaz. Ancak kerit bir adam dört veya beş fenlerde mütehassıs olabilir. Umumu el atmak, umumu terh etmek demektir. Bir fende meleke o fenden sureti i Onunla temessül etmek gerektir. Zira bir fende mütehassıs ve malumat-ı sayresini ve medet verici etmezse malumat-ı perişanından bir suret-i ve temessül edecektir. Tenvir için bir natike-i Nasıl ki? Başka alemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş var zorunsa, halbuki ne insanı ve ne insanın gayrısı tam suretini görmemiş, belki her birisinden bazı azasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir sureti tasvir etmek isterse, mesela insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz ve burun ve amame gibi şeylerin terkibiyle bir insanın kimsali, yahut nazarına tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, aslanın başı, bir hayvanın sureti yapsa, nasıl ki imtizaksızlıkla tabiri hayat olmadığı için, şeriat-ı hayat böyle ucubelere müsait değildir diyecekler. Ve naktaşı müttehem edecekler. Şimdi bu kaide kendilerde aynen cereyan eder. çares odur ki, bir fenli esas tutup sair malumatını aruzen, ve zenav gibi yapmaktır. Hem de adat-ı ki Kitabı ı vahidde kesire tezahum eder. Zira ulum birbirini intaç ve birbirinin elini tutmakla taanuk ve tecavûf ettiklerinden o derecede iştibat hasıl olur ki bir fende telif olunan bir kitapta o fennin mesaili, o kitabın muhteviyatına nispeti ancak zekâtı çıkabilir. Bu sırdan gaflet biledir ki bir şemiat veya bir tefsir kitabında istidraben, berç olunmuş bir meseleyi gören bir zahir terest veya muhalatıcı bir adam der ki, şeriat ve tefsir böyle der. Eğer dost olsa diyecek, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Şayet düşman olsa o buhaneyle der. Şeriat veya tefsir, kaşa yanlış. Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır. Tefsir ve şeriatta telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. O dükkanda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur. Eğer bunu vehmede bildin, Haysa Beysa'dan kurtulacaksın. Dikkat et! Nasıl ki bir evin lavazı mı müteneddiası yalnız bir sanatkardan alınmaz. Belki her bir hacette o sanatta mütehassif olana müracaat olmak gerektir, öyle de. Saadet saray-ı o kanuna, tatbiki hareket etmek gerektir. Acaba görünmüyor mu ki? Birinin saati kırılsa, terziye saati mi dik dese, yuhadan başka cevap var mıdır? İşaret. Bu mukaddemenin üstün esası budur ki, Saniyü Zülcelal'in kılkıt-ı alemde cari ve taksim-ül amal kaidesinden akan kanun pekendül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali parz iken, itaat tamam edilmemiştir, şöyle... Kâide-i fıskıb-ı muktezi olan hikmet-i ilahiyenin biz inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidada ve nevvatla şeriat-ı kat'ani farz-ı hükmünde olan kunun ve sanayi edasına bir emir manevi vermişken su istimalimizle o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şeyfi bu hırsı kaset ve şu resî riya olan Meyl-i tefevvukla edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu kılkat denilen şeriat-ı fatriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzak olduk. Bu azaptan bizi kurtaracak, taksim amal kanunuyla amel etmektir. Zira seleflerimiz taksim-ül ameliyle cinân uluma dahil olmuşlardır. Hakime, bir gayrimüslim, yalnız mescide girmekle Müslüman olmasına kafi olmadığı gibi, tefsirin veya şeriatın kitaplarına, hikmet veya coğrafya veya tarih gibi bir fennin meselesi girmesiyle tefsir veya şeriat olamaz. Hem de bir müfessir veya fakih mütehassız olmak şartıyla hükmü yalnız nefs şeriat ve tefsirde hüccettir. Yoksa küfeili olarak izinsiz tefsir, şeriat kitaplarına girmiş emirlerde hüccet değildir. Zira onlarda tüfeğli olabilir, nakile hitap yoktur. Evet, bir tende sözü hüccet olanın, sair fenlerde nakil veya davar cihetiyle hüccet tutmak, Taksimul ül ve tefrik mesai olan kanun ilahisine ve ı göstermemek demektir. Hem de mantıkça müsellemdir ki, hüküm mevzuyla mahmulün, yalnız hiçbir şey ma ile tasavvurlarını iktidar eder. Ve onların teşrihat-ı ise o fenden değildir. Başka fennin mesailinden olmak gerektir. Hem de mukarrerdir ki am, hassa, delalet-i selasenin hiçbirisiyle delalet etmez. Mesela tefsiri Beyzavi'de Beyn-i Sadefeyn iki dağın arası olan ayetinde Ermeniye ve Azerbaycan dağlarının mabeyninde olan teviline nazarı tatbiyle bakmak en büyük mantıksızlıktır. Zira esasen nakildir. Hem de tayin-i Kur'an'ın meddûlü değildir, tefsirden sayılmaz. Zira o tevhî, ayetin bir kaydının başka fenle istinaden bir teşrihidir. Binaenaleyh o mütefsir-i celilin tefsirdeki meleki irası rasihâsına böyle zayıf noktaları bahane tutmaz, şüpheleri iras etmek insafsızlıktır. İşte asıl hataik-i tefsir. Ve şeriat meydandadır, yıldızlar gibi parlıyor. O hataikteki vuzur ve kuldektir. Benim gibi bir acize cesaret veriyor. Ben de dava ederim. Tefsirin ve şeriatın ne kadar hataik esasiyası varsa birer birer nazarı tepkike getirirse görülür ki hakikatten çıkıp hikmetle tartılıp hak olarak hakkının sarıştır Ne kadar şüpheli noktalar varsa umumen gerbezeli zihinlerden çıkıp sonra da onlara karışmış. Kimin asla hakikatlarına bir şüphesi varsa işte meydan kendini izhar etsin. Yedinci mukaddele. Mübalağa ihtilalcidir. Şöyle ki, beşerin seciyelerindendir. Telezzüz ettiği şeyde meylül tezeyyü ve vasfettiği şeyde meylül mücazete ve hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır. Bu seçiyi seyye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde tezidinden noksan, ıslahından kesat, medhinden zen, tahsininden kubuh tevclid eder. Zira muazenet ve tenasüpten naşi olan hüslü min haytul aish or eder. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı daha ayak etmektir, Öyle de. Hiçbir vakit bana muhtaç olmayan mübalağalı terhip ve terhiple gıybeti katle müsavir veya ayakta bevletmek, zina derecesinde göstermek veya bir direheme kısabdık etmek, hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler. Katil ve zinayı takdif ve haccın kıymetini temzih ediyorlar. Mısır'da binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Evet, muvazenesiz vaizler çok hakaik-i neyire-i diniyenin husufuna sebep olmuşlardır. Mesela, inşikak kamer olan mucizeyi i bahireyi, meylül mücazefe ile, arza huzur ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave, o güneş misal mucizeyi, suha yıldızı gibi mahdi ve kamer misal olan bürhan-ı hasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. Hasım-ı Keram, her muhibbi dine ve aşıkı hakikate lazımdır. Her şeyin kıymetine kanaat etmek ve mücazete ve tecavüz etmemektir. Zira mücazete kudrete iftiradır. Ve daire imkanda daha ahsen yoktur olan sözü i̇mam Gazaliye dediren kılkattaki kemal ve hüsme adı mükanaattır. Ve istihfa demektir. Ey muhatap efendi! Bazen dürhanın hizmetini temsil de görüyor. Öyleyse bak, nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadis ilahi. Her birinin birer kıymet ve kasiyet mahsusası vardır ve mütehaafidir. Öyle de. Dinin makasıdır. Kıymet ve edilince mütefavittir Birinin yeri hayal olsa, ötekinin vicdandır. Belki ki sırrın sırrındadır. Evet ticarette bir fes veya on para yerinde bir elmas veya bir altın varsa nasıl sefahetine hüküm ve kasabıftan hac dolanır? Aksi kazıya ile olsa tek yerinde yuha işitecek ve tüccar olmaya bedel hayal bir maskara olduğu gibi. Keser, hakaiki diniyeyi temiz etmeyen ve her birisine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen ...ve her hükümde şeriatın siklesini tanımayan... ...hatta o fabrikayı muazzamadaki eczalar... ...her biri mihveri üzerinde hareketine sekte veren gayrimüme gizler... ...her biri bir acemi adama benzer ki... ...gayet muntazam ve cesil bir makine içinde... ...küçük ve latif bir çarkı görüyor ki... ...hareket ve vaziyette büyük çarklara nazar-ı saklisince... ...münasip görülmediğinden... Makine fendinde behresizliğiyle beraber gurur nefis, nazar-ı satyyesini aldatarak aldıkarak, ıslah niyetiyle vaz'ı muntazamadan tahyire teşebbüs edip, bilmediği halde fabrikayı tercüme eder, başını yer. el Şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikkey itibarı vardır. O sikkeyi okumak lazımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstahalidir. Hem de lafız perda zane ve mübalağa cuyane ve ifrat perdaranelerin tezin ve tasavvuflarından bin derece müstaniyedir. Dikkat olunsun ki böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatta ne derece çirkin oluyorlar? Es cümle. Bunlardan birisi bir mecmua azimde müskirattan temkil yolunda. zec şer'i ile kanaat etmeden öyle bir şey demiş ki... Yazmasından ben hicab ettim. Yazdıktan sonra çizdim. Ey herif, Bu sözlerinde şeriatı adalet ediyorsun. Her aza olsan, sadiq ahmak olursun. adur dinden daha müzursun. Fatime! Ey tarihçten ve uzaktan, İslamiyet'i git etmeye çalışan insafsızlar! Aldanmayın. Muhakeme edin. Nazar-ı ile ittifak etmeyiniz. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar. Lisan-ı şeriatta ulema su ile müsemmadırlar. Onların muvazenesizlik, zahir terestliklerinden neş'et eden hicabın maverasına bakınız göreceksiniz ki her bir hakikat-ı İslamiye, Necm-i Münir gibi bürhanına girdir. Nakş-ı ezen ve ebed üzerinde görülüyor. Evet, kelam-ı ezeliden gelen ebede gidecektir. Fakat esafa, bu nefis ve taraftar nefis ve aciz, ve enaniyetten neş'et eden teberri nefisle kendi kabahatını başkasına atıyor. Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya tabir olan fiilini bir büyük zata veya muteber bir kitaba hatta bazen dine, çok defa hadise en nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Haşa, sümme harşa, nurdan zulmet gelmez. Kendi aynasında görülen yıldızları setletse de semadaki yıldızları seyredemez fakat kendi göremez. Ey muteriz ağa! Ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kinedar düşman gibi bahane, mahane aramakla, hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali ve su-i tefehünden neş'et eden şubahatı senet tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük bir insafsızlıktır. Zira bir Müslümin her bir sıfatı İslamiyet'ten neş'et etmek lazım gelmez. Sekizinci mukaddeme tenhid. Şu gelen uzun mukaddemeden usanma. Zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddeme her kemali mahveden yes'i öldürür. Ve her bir saadetin mayası olan ümidi hayatlandırır. Ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir. Taksime razıyız. İşte mevzu Ebna-i mazi ile Ebna-i müstakbeli muvazene etmektir. Hem de mekatib aliyede elif ve bağ okunmuyor. mahiyet ilim bir dahi olsa suret-i başkadır. Evet, mazi denilen Mektebi hissiyatla istikbal denilen medrese-i efkar bir tarzdadır. değildir. Evvela Ebna-i maziden muradım İslamların gayrısından 10. asırdan evvel olan kurun-u ve ula'dır. Ama millet İslam, 300 seneye kadar müntaz ve serpiraz ve 500 seneye kadar fil cümle mazhar-ı kemaldir. 5. asırdan 12. asra kadar ben mazi ile tabir ederim, ondan sonra müstakbal derim. Bundan sonra, malumdur ki insanda müdebbir galip ya akıl veya basardır, tabiri diğerle ya efkar veya Ve Yahut ya haktır veya kuvvettir, veyahut ya hikmet veya hükümettir. Veyahut ya müyünat kalbi kalbiyedir veya temayülat gelir. akliyedir. Veyahut ya heva veya kıdardır. Buna binaen görüyoruz ki, Ebna-i Mazi'nin bir derece sâfi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak, gayr-i münevver olan efkanlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydanı aldı. Fakat Ebna-i bir derece münevver olan efkanları, hevesle, şehvetle, muzlim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine usahar eylediğinden, hukuk-u umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. İnsaniyet bir derece tecelli etti. Beşaret veriyor ki, asıl insaniyet kübra olan İslamiyet, Sema-i misafbelde ve Asya'nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi tertel ekşan olacaktır. Bakta ki, mazi derelerinde hüküm ferma olan garaz, ve husûnet ve meyle-tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyülat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini inşaat için iknaiyyat-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyülata tesir ettiren müddeayı gene ve veya Yahut haile veya kuvve-i belâhatla hayale me'ruz kılmak yerini tutardı. Fakat bizi onlara piyas etmek hareket-i ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz. Tasvir i müdda ile aldanmayız. Vaktaki hal sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren, hakait-i hikmetin madeni tabahhuratı, efkar ve akıl, ve ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyli taharvi hakikat ve aşk-ı hav ve menfaat-ı umumiyeyi menfaat-ı şahsiyeye tercih ve meyli insaniyet kârâneyi intaç eyleyen berâhim katı adam başka ispat-ı bir şeyle olmaz. Biz ehl-i namz-ı de istikbaliyiz. Tasvir ve tezyin-i zihnimizi işbaa etmiyor, mürhan isteriz. Biraz da i̇t Sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyyiatlarını zikredelim mazi ülkesinde eksiliyetle hükümferna kuvvet ve hevâ ve tabiat ve müyülat ve hissiyat olduklarından, seyyiatından biri her bir emirde velev fil cümle olsun, istiddat ve tahakküm vardı Hem de mesleki gayret husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunurdu. Hem de bir şahsa husumetin, başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşfi hakikate mani olan iltizam, ve taassub ve taraftarlığın müdahaleleri idi. Haslı kelam. Müyular muhtelifi olduklarından, taraftarlık hissi her şeye parmak vurmakla, ihtilafatla ihtilal çıkarıldığından, hakikat ise kaçıp gizlenirdi. Hem de, istibdad-ı hissiyatın seyyielerindendir ki, mesalik ve mezahibi ikame edecek, galiben taassub veya tadvili gayr veya sapsatı idi. Halbuki üçü de Nazır şeriatta mezmum ve kuvvet-i İslamiye'ye ve nispeti hem cinsiyeye ve taavunu fıtriye münafidir. Hatta o derece oluyor. Bunlardan biri taassut ve safsatasını terk ederek, Nas'ın icma ve tevatülünü tasdik ettiği gibi birden meslek ve mesleğini tebdil etmeye mustah oluyor. Halbuki taassut yerinde hak ve safsata yerinde dirhan ve tatmin-i gayr yerinde tevfik ve tatli ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan meslek ve mesleğini bir parça bile edemez. Nasıl ki zaman-ı saadette ve selef-i salihin zamanlarında hüküm ferma hak ve burhan ve akıl ve meşverep olduklarından şukukla ve şubahatın hükümleri olmazdı. Kezalik görüyoruz ki, fennin himmetiyle zaman-ı cümle, İnşallah istikbalde bir tamamı hükümferma, kuvvete bedel halk ve safsataya bedel bürhan ve taba bedel akıl ve hevaya bedel huda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyülat-ı bedel temayülat-ı okul ve hissiyata bedel etkar olacaklardır. Karne evvel ve sani ve salisteki gibi ve beşinci karna kadar cümle olduğu gibi 5. asırdan şimdiye kadar kuvvet, hakkı mağlup söylemişti. Saltanat-ı Efkar'ın icra-i ki, hakait İslamiyet'in güneşi, evham ve hayalet bulutlarından kurtulmuş. Her yeri temliğine başlamıştı. Hatta dinsizlik bataklığında taaffun eden adamlar dahi o ziyayla istifadeye başlamıştırlar. Hem de meşveret Efkar'ın mehasinindendir ki, makasıt ve mesanik, bürhan-ı katı üzerine teessüz ve her kemale minit olan hakkı sabitle hakaiti Rabb teybilemesidir. Bunun neticesi batıl hak suretini giymekle efkarı aldatmaz. Ey ihvan-ı Hal, lisan halle bize dışaret veriyor ki sırrı tadıca el-hak ve -el batıl. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Boynunu kaldırmış. Elle istikbale işaret edip, yüksek sesle ilan ediyor ki, Deher'e ve tabai beşere, damil kıyamete kadar hakim olacak. Yalnız âlem-i kerimde, adalet ezeliye'nin tecelli ve kimsali olan hakikat İslam'ı islamiyettir diye. asıl insaniyeti kübradenilen kübra denilen şey odur. İnsaniyet-i suhra denilen mehasim medeniyet, onun mukaddemesidir. Görünmüyor bu ki. Kelahuk'tan meş'et eden tenevvür-i Toprağa benzeyen evham daha hayalatı hakaik İslamiye'nin omuzu üzerinden hafifleştirmiştir. Bu hal gösteriyor ki, nücumu semayı hidayet olan o hakaik tamamen inkişaf ve tele'lü ve lem'a nisar olacaktır. Ala râhmi ulûfil ada. Düşmanların engellemelerine rağmen. Eğer istersen istikban içine gir, bak. Hakikatların meydanında, hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde, teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek asıl tevhid-i ve itikadı kamil ve aklı selim kabul ettiği akıbe hakla mücehaz ve seyfi bürhanla mütekallip olanlarla mübareze ve muharebe ederse, nasıl birden mağlup ve mühezim oluyordu? Kur'an'ın üslubu hakimanesine yemin ederim ki, nasarayı ve emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan yalnız aklı azim ve bürhanı fark ve ruhbanı tatlit etmektir. Hem de İslamiyet'i daima tecelli ve inbisat-ı etkar nisbetinde hataika ettiren, yalnız İslamiyet'in hakikat üzerinde olan teessüs ve bürhanla takallüdü ve akılla meşvereti ve taht hakikat üstünde bulunması ve ezelden ebede mütesessin olan hikmetin desaatiline mutabakat ve muhakkatıdır. Acaba görünmüyor? Ayatın eksel tevati ve havatiminden ne beşeri beşere vicdanı havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor, Diyor. ne kadar yan bakmazlar mı? Ve yan zoru bakınız. Ve etela yetedebberun, onlar hiç düşünmezler mi? Ve tetezek tekezekkerun, hala düşünmez misiniz? Ve tekezekkeru, düşünün. Ve ma hakkında farkında değiller. Ve yahdilun, aklını kullanıyorlar. Ve la yahdilun, aklını kullanıp anlamazlar. Ve yalemun, biliyorlar. Ve hafegiru ya ulil ebesar. Bundan ibret alın ey basiret sahipleri. Ben dahi derim. Fâtebiru ya ulim elbâd. Bundan ibret alın ey akıl sahipleri. Fatime. Fâtebiru ya ulim elbâd. Zahirden uğur ediniz. Hakikat sizi bekliyor. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Esah ve lazım. Dokuzuncu mukaddeme. Ukrulü selime yanında muhakkaktır ki, Hılpatta hayır asıl, şer ise tebi'idir. Hayır külli, şer cüzdidir. Şöyle görünüyor ki, alemin her bir nev'ine dair bir fen teşekkür etmiş ve etmektedir. Fen ise, havaidi külliyeden ibarettir. Külliyet-i o ise o nebide olan hüsnü intizamına keşaftır Demek Cemîf'ünün in hüsnü intizama birer şahide sadıktır. Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istisnaatıyla perişan oluyor. Bu şahitleri tezkiye eden nazarı hikmetle istikrar tamdır. Fakat bazen intizam görünmüyor. Çünkü dairesi ufku nazardan daha geniş. Tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasbiri, bir misali kendini gösteremiyor. Binaenaleyh, Umut Yunan'ın ve nazarı hikmetten neş'et eden istikrâh-ı tam'ın tahsiliyle sabittir ki, hılkat-ı âlemde mahsûdu bizzat ve galib-i mutlak, yalnız güzün ve hayır rahat ve hâf ve kemâldir. Amma şer ve ve batıl ise tebe'iyye ve mağlûbe ve mağmûredirler. Eğer kendim savlet etseler de muhakkaktır. Hem de sabittir ki, ekrem-i halk beni âdem'dir. İstidadı ve sanatı buna şahittir. Hem de beni Adem'in en eşveti, ehli halk ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. hakait İslamiyet buna şehadet ettiği gibi, istikbalin müteatı da tasdik edecektir. Hem de sadiktir ki, Ekmel-i Muhammed'dir aleyhissalâtu Vesselam. Mucizatı ve ahlakı kamilesi şehadet ettiği gibi, muhakkikiyeni mev'i beşerde tasdik ederler. Hatta adası da teslim ediyorlar ve etmeye mecburdurlar. Vaktaki bu böyle, şu şöyle ve o öyledir. Acaba Neyi beşer şekavetiyle o künulların şehadetini cel ve istikrai ı tam naks ve iptal ve meşriyeti ilahiyesinin karşısında temerrüt taamlüde muktedir olacak mıdır? Kella muktedir olmaz ve olamaz. Adil ve Hakîm-ı Rahman ve Rahim ismine kesem ederim. Nevi beşer dokulu ve batılı, zahmetsiz, yani bi selametil emir ile hazmedemeyecektir. Hem de hikmet ilahiye müsaade etmeyecektir. Evet, hukuku, umumiyyî kainata cinayet eden affolunmaz, rah-ı eden verilmez. Evet, bin sene Şahın galevesi, yalnız bu dünyada en akal, bin sene mağlubiyet mutlaka netice verecektir. Âlem-ı da hayır, şer-i idam ile mahkum edecektir. Yoksa alemin müntezama ve mükemmele ve evamil ilahiyeye mutia olan sahib enva ve ecnaz, bu perişan ve şekabetçi olan nev beşeri kendileri içinde kabul etmeyerek, hukuk-u vücuttan ıskat ve zulmet ademe nefi ve vazite-i hılgattan etmek, iktiza ve arz hal edeceklerdir. Bu ise, bütün istidadat-ı ve alemde sankohan sürmek ve ahirette saadet ve ebediyeye misafir olmak için mücehhez edilen kabiliyatı ve nülatı abes ve beyhude olmaklığı isticraam eder. Abes ise istikra'i tamma münakis olduğu gibi salih hakimin hikmetine dahi muarız ve nebi sadıkın hükmüne de muhaliftir. Evet istikban bu davaların bir kısmını tasfiye edecektir. Fakat Tamamı tasviyesi ise ahirette görülecektir. Şöyle. Eşhastan hak nazar, nev'i ve umumi hüsün ve hakkın meydan-ı galebesi istikbaldir. Biz ölsek milletimiz bakidir. 40 seneyle razı değiliz. En akal bin sene galebeyi isteriz. Lakin hem şahsi, hem umumi, hem cüz'i, hem külli olan hüsün, hak ve hayır ve kemalatın meydan-ı ve mahkeme-i kübrası ve beşeri sahil iklanı olan kainat-ı muntazama gibi tanzin ve istidadı ile mütenasip tecziye ve mükafat veren yalnız dar-ı asirettir. Zira onda halk ve adalet-ı tecelli edecektir. Evet bu dar dünya, beşerin cevherinde mündemiş olan istidadatı gayri mahruda ve ebed için mahrub olan müyulat ve arzularının sümdürlenmesine müsait değildir beslemek ve terbiye için başka âleme günlerlecektir. İnsanın cevheri büyüktür. mahiyeti âliyedir. Cinayeti dahi azimdir. intizamı da mühimdir. Sair kainata dönzemez. intizamsız olamaz. Evet, ebede namzet olan büyüktür. Mühümen kalamaz. Abes olamaz. Fenay mutlakla mahkum olamaz. Adem-i sırfa kaçamaz. Cehennem ağzını, cennet dahi avuşu nazan daranesini açıp bekliyorlar. Hatime İslam'ın ve Asya'nın istikbali uzaktan gayet tarlak görünüyor. Çünkü Asya'nın hakimi evvel ve ahiri olan İslamiyet'in galebesi için dört beş mukavvametsiz kuvvetler ittifak ve ittihak etmektedirler. Birinci kuvvet maarif ve medeniyetle mücehaz olan İslamiyet'in kuvveti hakikatesidir. İkincisi tekemmülü mebadi ve vesaitle mücehaz olan ihtiyacı Üçüncüsü Asya'yı gayet sefalette, başka yerleri nihayet refahat ve görmekten meş'et eden tenebbühü tam ve teyakkuz kamille mücehes olan gıpta ve rekabet ve kin nedir? müzmerdir. Dördüncüsü, tevhidin müsturu olan tevhid-i kelime ve zeminin kansiyeti olan itidal ve tadil-i misaj ve zamanın ziyası olan tenevr-i ezhan ve medeniyetin kanunu olan telahub-i ve bedeviyetin lazımı olan selameti fıkrat ve zorunetin semeresi olan fatiplik ve cüreti teşebbüsle mücizes olan istidadı fıtridir. Beşinci, bu zamanda maddeten terakkiye muvakkif olan ilahi kelimetullah, İslamiyetin emriyle ve zamanın icatıyla ve farklı şehidin icbariyle ve her arzuyu öldüren yetsin ölmesiyle hayat bulan ümitle mücizes olan arzu medeniyet ve meyri teceddüttür. Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanik içine ihtilal veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesavi medeniyetin mehasinine galebesidir. Ve sayin sefahete adem kifayetidir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, bin ve fazileti düstur medeniyet etmemeklikten meşhet eden müsaade sefahet ve muvafakat-ı şehvet nefistir. İkincisi, bu, bu şehavat, ve neticesi olan merhametsizlikten meşret eden maaşetteki müthiş musabatsızlıktır. Evet, su diyanetsizlik Avrupa medeniyetinin iç yüzünü öyle karıştırmış ki, o kadar firâk-ı ve ihtilâliyeyi tevhid etmiş, faraza, habd ül -metin İslamiye ve sedd ül gibi şeriat-ı hakikatına iltica ve tahassun edilmezse, bu firâk-ı onların âlem medeniyetlerini zir zeber edeceklerdir. Nasıl ki şimdiden tehdit ediyorlar? Acaba hakikat-ı İslamiye'nin binler mesailinden yalnız zekat meselesi, düstur medeniyet ve muavenet olursa, bu belaya ve yılanın yuvası olan maisetteki müthiş müsabatsızlığa, deva-i şafi olmayacak mıdır? Evet, en mükemmel ve bozulmaz bir deva olacaktır. Eğer denilse, Şimdiye kadar Avrupa'yı galip ettiren sebep, bundan sonra neden etmesin? Cevap, bu kitabın mukaddemesini mütalaa et. Sonra buna da dikkat et. Sebebi terakkisi, her şeyi geç almak ve geç de bırakmak ve metanet etmek şeklinde olan gurudet memleket. Ve mekan ve meskenin darlığı ve sakinlerin kesretinden neşet eden fikri i ve arzuy sanat ve deniz ve maden ve sair-i vesaitin müsaadesiyle hasıl olan taavun ve telahuk idi. Fakat şimdi tekemmülü vesait-i nakliye ile alem bir şehri vahid hükmüne geçtiği gibi matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile ehli dünya bir meclisin ehli hükmündedir. Velhasıl onların yükleri ağır, bizimki hafif olduğundan yetişip geçeceğiz eğer tevfik tevfik olsa. Hatimenin katimesi, Asya'nın bahtını İslamiyetin tarihini açacak yalnız meşrutiyet ve hilriyettir. Fakat şeriatı gadranın terbiyesinde kalmak şartıyla. Tembi. Mehasini i denilen emirler şeriatın başka şekle çevrilmiş bir el meselesidir. Onun hücum Bir kelamda her fehme gelen şeylerde mütekellimin muhafaza olunmaz. Zira mesu ku lehül kelamdan başka lafızlar iradeyle la eder irade etmezse ita bulunmaz. Fakat garaz ve maksada mutlaka zamindir. Hen-i beyanda mukarredir. Sıt ve kism, mütekellimin ve garazının arkasında gidiyorlar. Demek maksut ve mesaf kelamda olan muâhize ve tenkit, mütekellime aittir. Fakat kelamın müstebeatı tabir olunan telvihat ve telmihatında ve suveri i maani ve tarz ifade, ve mani ula tabir olunan vesail ve üslup garazında olan günah ve muakize mütekellimin zimmetinde değil. Belki örf ve adete ve kabul-i aittir. Zira tekin için kabul-i umumi ve örf ihtiram olunur. Hem de eğer hikaye ise halel ve hata mahkiyun anha aittir. Evet mütekellim suver ve müsteqbaat da muakize olunmaz. Zira onlara el atmak semeratını almak için değildir. Belki daha yukarı makasının dallarına çıkmak içindir. Eğer istersen, kinai şeylere dikkat et mesela, filanın kılıncının bende uzundur ve ramadı çoktur denildiği vakit o adam uzun ve sahih olan, Ramat ve kılıcı hiç olmazsa da kelam sadıktır. Eğer istersen, misal ve musulü faraziyeye dikkat et göreceksin. İştihardan neşret kıymet ve kuvvetle Müdavire-i efkar ve akıllar arasında sefarete müstaid oluyorlar. Hatta mesnevi sahibi ve sad Şirazi gibi en doğrunu ellif ve en muhakkik hakim, o musulu u faraziye istihdam ve istimal etmelerinden müşahhat görmemişlerdir. Eğer bu sırf sana göründü ve ışıklandı, mumunu ondan yandır. Kıssat ve hikayetin köşelerine git. Zira cüzde cari olan bazen kürde dahi cari olabilir hemli. Üçüncü makalede müşkilat ve müteşabihat-ı Kur'aniye dair bir kaide gelecektir. İktizay makamla dilik bir nebzesini zikredeceğiz şöyle. Vaktaki, kitab kitabı hakimden maksud-ı ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi. Çünkü havas, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise, havasla hitap olunan felam-ı hakkıyla tehmedemezler. Halbuki cumhur ise, eksere i ve alan ise me'lufat ve mütehayyelatından tecerrüt edip hakikat-ı mahza ve mücerredat-ı sıfayı çıkmak olarak göremezler. Fakat görmekleri temin edecek, yalnız zihinlerinin teminisi için me'luf olan zi ve libasla mücerredat arz-ı endan etmektir. Ta mücerredatı suver hayaliyi arkasında temaşa etmekle görüp tanısın öyleyse hakikat-ı mahza, me'ruflerini diyecektir. Fakat surete hasr nazar eklemek gerektir. Bu sırrı binaendir. Esalibi Arab'da ukul-ü beşere olan, tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan, muraat-ı efham ve mumaşat-ı Kur'an-ı mucizül beyanında cereyan etti ez cümle. Tüm estevâ alel arş ve veca'e rabbuk yedullân fevk eydihim ve emsâli hem de, hatta, bıla gamarımsi şemsi e. Nihayet gün batısına vardı ve güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda burup ettiğini gördü ve eşbahı Hem de o şemtutacı ve, ve nezaili bu istiluba direneceğidir. Galik el kitabı araydı ki, Saf olan bir kelamın ığlak ve işkali, ya lafız ve üslubun perişanlığından neşek eder, bu kısım Kur'an-ı vazihun beyana yanaşmamıştır. Yahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar, veyahut gayr-i gayr mevzul olduğundan, güya fehme karşı ve şevki arttırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkilat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Hem de hadis-i şerifte varik olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batın ve her zahir ve batının birer hat ve mutlakaı ve her hat ve mutlakaın çok şecun ve busunu vardır. Ulum-u İslamiyye buna şahittir. Bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. temiz lazımdır. Lakin tezahhum yoktur. Fakat ihtibah ihtibahu intac eder nasıl daire ispat, esbat, daire-i akaide karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet veya müraat ispat namıyla bir iyat-ı eder, öyle de devair ve meratik tefrik olunmazsa böyle neticeleri verir. On birinci mukaddeme. Kelam-ı vahid de ahkam-ı müteaddide olabilir. Bir sadef çok cevahili tazammım edebilir. Zevil-elbatça mukarrerdir kaziye vahide müteaddit kazayayı kazammül eder. O kaziyelerin her biri ayrı birer madenden çıktığı gibi, ayrı ayrı birer semenet edilir. Birbirinden fark etmeyen, haktan bidane kalır. Mesela hadiste denilmiş, Ele Yani ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. Madenimizde tavassuk edecek peygamber yoktur. Veya hadisin muradını ise haktır. Şimdi bu hadis 3 kaziyeyi mutazamlındır. Birincisi: Bu kelam peygamberin kelamıdır. Bu kaziye ise tevatürün eğer olsa neticesidir. İkincisi: Kelamın manayı muradı akla çağıdıktır. Bu kaziye ise mucizelerden tevevvüp eden burhani neticesidir. Bu ikisinde ittifak etmek gerekir. Fakat birincisini inkar eden mükâbir, kazip olur. İkincisini inkar eden adam belalete gider, zulmete düşer. Üçüncü kaziye. Bu kelamda Murat budur ve bu sadefte olan cevher budur. Ben gösteriyorum. Bu kaziye ise müştehi ile değil, istihadın neticesidir. Zaten müştehip olan başka müştehidin taklidine mükellef değildir. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat tevareh ederler. Kalıq buna şahittir. Bunu inkar eden adam eğer istihadlı olsa ne mikabirdir ve ne küfe gider. Zira al bir hastın intifasıyla müntefi değildir. Binaenaleyh, her eve kendi kapısıyla gitmek lazımdır. Zira her evin bir kapısı var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır. Hatime. Bu üç kaziye, hadiste cereyanı gibi, ayette de cereyanı ver. Zira umumidir. Fakat kaziye-i ula'da bir farkı ı vardır. Ve bundan başka, bir kelamda çok ahkam-ı bulunur. Fakat hususidir. Her biri ayrı bir asıl, ayrı bir semeresi olabilir. Kendin. i̇ltizam hilaf ve taassub-u barit ve meylü tefevvuk ve hissi taraftarlık ve vehmine bir asla irca ile kendine özür göstermek, arzusuna muhafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın penkesiyle kendi kemalini göstermek ve daire tekzip veya tadbil etmekle kendi sırt ve istikametini ilan etmek gibi sefir ve süfri emirlerin menşei olan hubb nefisle böyle makamlarda muhalata ederek çok bahaneler bulabilir. o اللّٰهِ اِمْ مُشْتَقَى 10. mukaddeme. Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan, hayalata satar. Sırat-ı göremeyen, ifrah ve tecrübe düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Zahirperestleri aldatan bir sebep, kıssanın hisseyle, münasebeti ve mukaddemenin maksutla zihinde mukareneti, vücudu haricide olan mukarenetle iltibas olunmasıdır. Bu noktaya dikkat et, sonra muhtaç olacaksın. Hem de ihtilalatı tevlit eden, ihtilafatı ika eden, hurafatı icat eden, mübalağatı imtaç eden esbabın birisi ve belki en birincisi, hırkatta olan hüsrün, ve azamet ve ulviyete adem kanaattır. Haşa! Zevk-i fasidesiyle istiğfaf nizam etmektir. Halbuki akıl ve hikmet nazarlarında her biri kudretin en bahri mucizelerinden olan hakaik-i alemde olan ismi intizam ve kemal ve ulviyet o derece desvi hikmetle napşanmış ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların dünyalarından geçmiş olan harikulade hüsün ve kemale misaf olunsa o harikulade hayaller gayet adi ve o adatullah gayet harikulade bir husum ve haşmet gösterecektir. Fakat cehli mürekkebin hemşiresi ve nazarı satiğinin annesi olan ülfed mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir. Meuluf olan afak ve enfuste dikkat nazara kitab-ı hakim emreder. Evet gözleri açan, Yalnız Kur'an Kur'anidir. Öyle nücumu sakibedirler ki, cehlin zulmünü ve nazarı satiyenin zulümatını def ettikleri gibi, ayat-ı beyinat, yedi beyza ile, ülfet ve satiyyetin icatlarını ve zahir parisliğin perdesini parça parça ederek, ukulu, afak ve enfüsün hakaikine tevci edip irşat etmişlerdir. Hem de meylül mübalağatı tevlit edenler, Beşerin kendi meyvelini kuvveden fiile çıkarmasına meyelan-ı bir. Zira meyillerinden birisi hayret verecek acip şeyleri görmeye ve göstermeye ve teceddüde ve icadı olan meyledir. Buna binaen Hatta beşer, nazarı satiyle kainat kaplarında, ülke kapağı altında olan gıda-i zevk edemediğinden kabı ve kapağı yalamakla usanmak, ve kanaatsizlik ve harikuladeye meyil, ve hayalata iştihadan başka netice vermediğinden, meyli harikulade ile ya teceddüt veya terbiç için meylül mübalağa tevellüt eder. O mübalağa ise dağ tepesinde bir far topu gibi yuvarlamakla ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar tekerlense, sonra lisandan lisana yuvarlanıp giderken, kendi hakikatının çok parçalarını, dağıtmakla beraber. Her insandan meylül mübaliğe ile çok hayalatı kendine toplar. Şafe gibi büyür. Hatta kalbe değil, belki simahta, belki hayalde bile yerleşemiyor. Sonra bir nazara hak gelir. Onu tecrüt etmekle, çıplak ederek tevabiini dağıtıp aslına irca eder. Hak gelir, dağıtıl ölür. Sırrı da zahir olur. Ez cümle bugünlerde bir hikaye buna misal olabilir, fakir olmasın. Zaman-ı beri üssü'l-esâs-ı meslekim, ifrat ve tekritle hakaik İslamiyete sürülen lekeleri temizlemek ve o elmas gibi hakikatlarına saykal vurmak gibi, bu mesleğime tarih hayatım pek çok vukuatıyla şehadet eder. Bununla beraber, bugünlerde küreviyete arz gibi bedihi bir meseleyi zikrettim. O meseleye temas eden mesail-i diniyeyi tatbik ve tevhid ederek, Düşmanların itirazatını ve muhip bir dinin vesveselerini defayladım. Nasıl ki mesailde mufassalan gelecektir, sonra bu yabani gibi hayalata alışan zahir perestlerin dımları kabul etmeyecek gibi göründüler. Fakat asıl sebep? Başka garaz olmak gerekir dünya göz yummakla gündüzü gece veya üflemekle güneşi söndürmeye ihtimal vermek gibi bir hareket mecnunane de bulundular. Güya onların zannınca, küreviyet arzu hükmeden, dinde çok mesai ile muhalefet ediyor. Onu bahane ederek büyük bir iftirayı ettiler. O derecede kalmadı. Vesveseli ezhanı, iftiranın büyümesine müsait bir zemin bulduklarından, iftirayı o derece büyüttüler ki, ehli diyanetin hakikaten ciğerlerini dağdar ve ehli hamiyeti İslam terakkiyatından meyus ettiler. Lakin bu hal büyük bir dersdir. Beni ifaz etti ki cahil dost düşman kadar zarar verebilir, Öyleyse, Şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılıçla onların tekliflerini kırardım. Fakat şimdi mecburum. Öyle dostların terbiyeleri için onların avam perestane ve karanı olan hayalatlarına o kılıcı bir derece ileştireceğim. Eğer çendan böyle şahsi şeylerin böyle mübahisatta zikirleri lazım değildir. Fakat şahsiyette de kalmadı medreselerin hayatlarına taalluk eder bir mesele-i umumi hükmüne geçti. O zahirperestler emin olsunlar ki sahileri beyhudedir. Şimdiye kadar böyle avamperestane safsatalarla bizi cahil bıraktılar. Bundan sonra bizi cahil bırakmakla cehlimizden istifade etmek istiyorlar. Olmaz da olamaz. Medreseler hayatlanacaktır ve selam. Hem de, zahiri zahiriyunun efkarını teşmiş eden, ve hayalatını intizamdan çıkaran Sıtkı Enbiya'nın belaili yalnız harikuladelerde münhasır olduklarını itikat etmeleridir. Hem de Peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise vücut müsaade etmediği için mütehayyalatları intizam bulamıyor. Halbuki böyle itikat sırrı hikmeti i ilahiyeden ve hılkat alemde cari olan kavani-i ilahiyeye Peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet, tek büyük bir gafletin neticesidir. Evet, Peygamberimizin her bir hal ve hareketi, sıtkına delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber, Peygamber de adatullah'a ittiba ve inkiyat ediyor. Makale-i de bu sırra tembih edilecektir. Hem de, harikuladenin izharı, tasdik-i içindir. Tasdik ise, zahir olan mucizatıyla, ekmel ve vecih hasıl olabilir. Eğer hacetten fazla harika olsa, ya abesdir veya sizli teklife münafidir. Zira, teklif, nazarî olan şeyle bir intihamdır. Bedihiyat veya bedâhete yakın olan şeylerde, edina âlâ ile müsâdî olabilir. Veyahut cereyanî hikmetin sırrına teslim ve itaata mutaliftir. Kalbuki, peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler. Ey şu perişan sözlerime nazar eden, talib Hak, senin mahiyetinde ekilmiş olan müyulat, şu on iki mukaddemede sükunuyla beraber cereyan eden şems-i hakikatın ziyasıyla meşmune mağbulup çiçekler açacaktır. Fatime, seyyid olmayan Segidim ve seyyid olan değilim diyenler ikisi de günahkar. Ve duhul ile kuruç haram oldukları gibi, hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Fakat ziyade etmek nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek ilimle olur. Alim olan mazur değildir. Kezalik dinden bir şey fasıl veya olmayanı vasım etmek ikisi de caiz değildir. Belki hikayatın bakırları ve İsrailiyatın muzahratatı ve teşbihatın mümevvehatı elmas akidede, cevher şeriatta döner-i ithal etmek kıymetini daha ziyade tenzil ve müteharrî hakikat olan müşterisini daha ziyade temhir ve tişman eder. Hatimenin Hatimesi Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek şeriat-ı büyük bir itaatsızlıktır. Zira şanı odur ki istidadı, sanatta intişar ve tedahül ve sanatın mekayesine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal, elhasıl, hasıl, ü sanat olmaktır. Vazife-i bu iken, bu yolsuzlukla sanatın sureti layıkasını tabiyyil eder ve nevamisini incitir ve asıl müstahhit olduğu sanata olan ile teşebbüs ettiği gayrı tabiye sanatın suretini çirkin eder. Zira bir kumbe olan neyil ve bir fiil olan sanatın imtisatsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen, Pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylül tefavvukla mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütfu terk eder. Kendi istibdat ve tefevvukuna vesileyi cebir ve tanif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen, ve zair ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusuz medaris bununla indirasa yüz tuttu. Buna çare yani daire-i vahidenin hükmünde olan müderrisleri, dar gibi çok deva ile tedbir ve tertip etmektir. Ta herkes sevki insanisiyle, hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emri manevisini, meyli fıtrasiyle ile edip, kaide-i taksim amale takdik edesin. Tembir, ulûb-u nedârisin tedennisini, ve mecra tabiiiden tabiiden bir sebebi mühim budur. Ulûm-u Âliye, Maksûd-ı sırasına geçtiğinden, Ulûm-u Âliye, mühmer kaldığı gibi, libas-ı hükmünde olan ibare-i arabiyyenin halli, ezhân ederek, asıl maksûd olan ilim ise tebeyi kalmakla beraber, ibareleri bir derece mevzûl olan, ve silsile-i tahsile, resmen geçen kitaplar, evkat, ...efkârı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. Ey biraderi vicdan! Zannediyorum şimdi şu mukallamat üzerine... ...terettüp edecek olan kötü bir serasayı... ...ne mahiyette olduklarını görmek istiyorsun. Fakat daha sabret. Şimdilik sana bir mevzu söyleyeceğim ki... ...o kütübün bir zemini icmalisini, tabiri diğerle ...küçük bir fotoğrafını veya icmali bir haritasını teşkil eder. Hem de o kütüpte 8-9 meseleyi acele edip sana takdim edeceğim. Üçüncü makaleden sonra eğer meşiyet ilahiyeti ilahiyete alluk etse ve tevfik-ı rabbân olsa hafsilatını zikretmek fikrindeyim. İşte mevzu ve zemin budur. Kur'an'ın gösterdiği vesail ile doğru hikmetin kuvvetiyle bir seyir ruhani olarak semavatın ulumlarına çıkacağım. Ta oradan tamaşa edip göreceğiz ki, küre-i arz, kol veya top... ...veya fırfıra veya satan taşı gibi saniye hakim deste kudretle döndürüp atmakla çeviriyor. Ta parça parça ederek daha iyisine tedbir edeceğine nazar-ı hikmetle göreceğiz. Sonra da semalattan asılıp cevden geçeceğiz tedricen. Beşiğiniz olan ve beşerin yatıp ve istirahat eylemesi için haluk Rahman... ...sathını serip müveheyyâ ve mümehet etmiş olan küreyi i arzu ineceğiz. Sonra da beşer çocukluğundan çıktığı gibi beşiğini atıp harap etmekle beşeri saadeti saray ebediyeye gönderilmesine nazarı dikkatle temaşa edeceğiz. Bunu tamamen temaşa ettiğimizden sonra zaman ve mekanla mukayyet olmayan seyr ruhaniyle zaman-ı mazi kıtasına girip ebna cinsimiz olan ebna-i ile seyyale-i berkiye-i muhabere edeceğiz. O mahrib-i ihtifanın köşesinde vuku'a gelen hadisatı öğrenip ondan fikir için bir şimendiferi yapacağız. Sonra dönüp gelmek üzere olan ebnay cinsimizi ziyaret ve istikbal için saadetin fecr sadıkını uzaktan görmek ve göstermekle maşık istikbale müteveccih olarak şimendiferi tarafkiye ve tevfik denilen sefine-i sahaya beraber ellerimizde olan mürhanın isbahıyla o bidayeti karanlık görünen, fakat arkası gayet parlak olan zamana dahil olacağız. Ta ebn-i müstakbelle edip saadetlerini tebrik edeceğiz. İşte bu küçük fotoğrafta öyle bir güzel demiştir ki ileride tahrirle sana görünecektir. Şimdi bu zeminde kütüb bir mezburenin şecereleri tenebbüt ve makalat-ı selasenin cedaviliyle sulanacaktır. Ey indiradet! Senin elini tutul, hazine-i hataika götürmekten evvel, vaat ettiğin birkaç meseleyle acele edip, basarı basiretinize, dışavet ve perde olan hayalatı def edeceğim. Öyle hayalat, bul yabani gibi. Elleriyle senin gözünü kapat, göğsüne vurur, seni taklif eder. Farza gösterse de nurunar nar, düzlü meder gibi gösterir. O hayalattan sakın. Senin vesveselerinin en büyük menşei. Küreviyete taalluk eden birkaç meseledir es cümle. Sevil vehud, ve kafda, ve seddezül kâneyn, ve cibâlin evtâdiyetleri, ve yer altında cehennemin yerini tayin etmek, ve, ve ha geri yayıp döşedi, ve ve yünezzi ve minessemâi min cibâlin min beret, gökteki dağ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir. O şemfü tecre'il-i müstakarrin, güneş de onlar için bir delildir ki, kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. süt had, yayılmış gibi mesaildir. Hakikatlarını beğen edeceğim. Tadinin düşmanlarının gözleri kapatsın ve dostlarının gözleri dahi açılsın, işte başlıyorum. Birinci mesele. Senin münsif olan zihnine malumdur ki, küreviyeti arz ve yerin yuvarlaklığına muhakkikini İslam eğerçi ittifakı ı sükutuyla olsa ittifak etmişlerdir. Eğer bir şüphen varsa, makansız ve mevafıka git. Maksada buku ve ıttıla edeceksin ve göreceksin. Saat ve seyyid, tot gibi küreyi ellerinde tutmuşlar. Her tarafına temaşa ediyorlar. Eğer o kapı sana açılamadı, mefatih yol gayb olan, i̇mam razi'nin geniş olan tefsirine gir. Ve seri bir o dahi imamın halkayı dersinde otur, dersini dinle. Eğer onunla mutmain olamadım, arzı, ''Küreviyet kabına sığıştıramadım. İbrahim hakkının arkasına düş. hüccet İslam olan i̇mam Gazali'nin yanına git. Fetva iste de ki, ''Küreviyette müşahhat var mıdır?'' Elbette diyecek. Kabul etmezsen müşahhat vardır. Zira ta zamanından beri şöyle bir fetva göndermiş. ''Kim küreviyeti arz gibi, bürhan-ı sabit olan bir emri, dine himayet bahanesiyle inkar ve reddese, dine cinayeti azim etmiş olur.'' Zira bu sadakat değil, fıyanettir. Eğer ümmisin, fetvayı okuyamıyorsun. Bizim hem asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i Cisri'nin sözünü dinle. Zira yüksek sesle, münkir küreviyeti tehdit ettiği gibi, hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der. Kim dine istinatla himayet yolunda, müdevveriyeti arzı intihar ederse, sadik ki ahmaktır, adıl ve çeditten daha ziyade zarar vermiş olur. Eğer bu yüksek sesle senin yatmış olan fikr hakikatin hakikatın uykudan kalkmadıysa ve gözün de açılamadı, i̇bn Hümam ve fahru i̇slam gibi zatların ellerini tut, İmam-ı Şafii'ye git, istifka et, de ki, vardır. Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır. Yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır. Güneş çok günlerde durup ve çok gecelerde tuğlu etmez nasıl oruç tutacaklar? Hem de istifzar etti. Şartın tarif-i olan, sair erkanı mutarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbal kıbleye intibar eder? Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuurtta mutarenet vardır. Emin ol. i̇mam Şafii Şafi, mesele-i ula'yı şarttan ve galttan geçen dairenin müdevveriyetiyle hasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi Cenub'tan şimale mümfet olan dairenin mukavvesiyetiyle takdik edecektir. Dürhan-ı atli gibi cevap verecektir. Hem de kıble meselesinde diyecek kıble ve Kabe öyle bir amud-u nuranidir ki semavatı arşa kadar katmış ve nazmedip türey Arzun tabakatını ferşe kadar gelerek kainatın muntazam bir amud-u nuranisi olmuştur. Eğer gıta ve perde keşf bulunsa hattı şakül ile senin gözünün şuası, namazın her bir hareketinde aynı kıbleyle temas ve musafaha edecektir. Ey birader! Eğer sen zannettiğim adamlardansa, acip dünyaların alem hayalden başka bir yer bulunmadığından bir kıymeti yoktu, takir edesin. Sen de inanmıyorsun, nefsini kandıramıyorsun fakat satmışsın. Eğer o hayalata açık ve hakikata kapalı olan kalbinizde pek çok defa, mütehayyilerinizden daha küçük olan küreyi i arz yerleşmezse, tevsi zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Bir meclis hükmünde olan arzın sakinlerini gör, sual et. Zira el sahibi evini bilir. Onlar umumen müşahede ve tevatürle bir lisanla sana söyleyecekler. Yahu bizim beşiğimiz ve fezai alemde şimen biterimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Eczan-ı uyduyede cari olan kaide, ve kanun ilahide şuzuz ve serkeşlik etsin. Hem de delail-i mücesseme -i, olarak haritaları ibraz edecektir. İşaret Nizamı kılkata alem denilen, şeriat-ı i ilahiye, mevlevi gibi cezbe tutan meczup ve misafir olan küve-i arza, güneşe iktidar eden saf beste yıldızların sakında durup itaat etmesini farz ve bacık kılmıştır. Zira zemin, zevciyle beraber eteyna ta'in isteyerek emrine uyduk demişlerdir. Taat ise cemaatle daha efdal ve daha ahsendir. En hasil. Sani alem arzı istediği gibi ve hikmeti iktiza ettiği gibi yaratmıştır. Sizin en ehl hayal teşehhi ile istediğiniz gibi yaratmamıştır. Akıllarınızı kainatın mühendis etmemiştir. Kendi zaaf akideye veya sofestai mezhebine olan meyle veyahut daha almamış yenilmişleri olmasına işaret eden umurun biri de bu hakikat dine münafidir, olan kelimeyi hamkadır. Zira burhan-ı katli ile sabit olan bir şeyi hak bu hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından hav eden adam hali değil ve dimağında bir sofestai gizlenmiş karıştırıyor, veyahut kalbini denerek bir müvessviz saklanmış, ihtilal veriyor. Veyahut yeniden dine müşteri olmuş, tenkitle almak istiyor. İkinci mesele, de olmasın. Sev ve hutun kısası meşguresi, İslamiyetin dâhil ve tüfeylisidir. Ravisiyle beraber Müslüman olmuştur. İstersen mukaddem-i saliseye git göreceksin. Hangi kapıdan, daire İslamiyete dâhil olmuştur. ama i̇bn Abbas'ı olan Nisbet'in iktisali ise 4. mukaddemenin aynasına bak. O ilhakın sırrını göreceksin. Bundan sonra mervidir. Arz, sevr ve hük üzerindedir. Hadis olarak rivayet ediliyor. Evvela teslim etmiyoruz ki hadiste, Zira İsrailiyat'ın nişanı vardır. Saniyen hadis olsa da zaaf-ı iktisal için yalnız zammı ifade eden ahattendir. Akideye dahil olmaz zira yakın şarttır. Salisem, mütevatir ve kat'iyyü metin olsa da kat'iyyü delalet değildir. Eğer istersen 5. mukaddemeye müracaatla, 11. mukaddemeyle müşavere et göreceksin. Nasıl hayalat, zahir parastleri havalandırmış, bu hadisi mehamil sahihadan çevirmişlerdir. İşte vücuhu sahiha sahihâ Nasıl sevir? ve nesir, ve insan ve diğeriyle müsemme olan Kameli Arş, Melaike'dir. Bu Sevi ve dahi öyle iki Melaike'dir. Yoksa arş azamı azam Melaike'ye küreyi küre gibi himmete muhtaç olan bir öküze tahmil etmek nizam-ı aleme münasidir. Hem de lisan şeriatta da işitiliyor. Her bir neve mahsus ve o neve münasip bir melek etkel vardır. Bu münasebete binaen o melek, o nev'in ismiyle müsemma, belki âlem-i de onun suretiyle mütemessille oluyor. Hadis olarak işitiliyor. Her akşamda güneş, arşa gider, secde eder. izin alıyor, sonra geliyor. Evet Şems'e müekkel olan melek, ismi Şems, Misalide de Şems'tir. Odur, gider, gelir. Hem de, hükema-i ilahiyyum nezdinde her bir mevi için hay ve natık ve efrada imdat verici, ve istemidi bir mahiyeti mücadele vardır. Lisam şeriatta melekül cibal ve melekül bihar ve melekül emtar gibi isimlerle tarif edilir. Fakat tesir-i hakikileri yoktur. Müessir-i hakiki yalnız zat-ı Hakk'tır. İlâ müessirel kevni illallah. Kainatta Allah'tan başka müessir-i hakiki yoktur. Esbab-ı zahiriyenin mazındaki hikmet ise izhâr-ı izzet ve saltanat tabir olunan dest i kudret, perdesiz dairi esbaba münatif olan nazara karşı, zahiren umur-u ile mübaşere ve mülâbeseti görülmemektedir. Fakat daire-i akide denilen hak ve melekûtiyette her şey ulvidir. Dest i kudretin perdesiz mübaşereti izzete menâsiptir. ذَارِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ alim. İşte bu, dilediğini yapmaya kabir olan ve her şeyi hakkı ile dilen Allah'ın takdiridir. İkinci Mahmil Sevir, imaret ve ziraat arzın en büyük vasıtası olan öküzdür. Hud ise, ehl-i belki pek çok nevi beşerin medar olan balıktır. Nasıl biri sual ederse, devlet şey üstündedir? Cevap verilir. Kılıçla, kalem üstündedir. Yahut medeniyet ne kaindir? kaimdir? ve resanat ve ticaretle cevap verilir ne nevi beşer ne şey üzerinde beka bulur? Cevap ise ilim ve amel üstünde beka bulur. Kezalik, vallahu alem, fahir ki aynat buna binaen cevap vermiş. Şöyle sual eden zat, ikinci mukaddemenin sırrıyla, böyle hakaite zihni istiğdat kez etmediğinden, vazifesi olmayan bir şeyden sual ettiği gibi, peygamberimiz de asıl lazım olan şöyle cevap buyurdu ki, yer sevil üstündedir. Zira yerin imareti, nevi beşer iledir. Nevi beşerden olan ehl-i Kur'an'ın menba hayatları ziraat iledir. Ziraat ise eküzün omuzu üstündedir ve zimmetindedir. Kısmi i diğeri olan ehl-i sevahilin azam belki ehl-i medeniyetin büyük bir madeni ticaretleri, balığın cevfinde ve hutun üstündedir. Kullus saydı ki cevfin ferah. Bütün al yaban eşeğinin karnındadır. Yani onu yakalayanın başka bir şeye ihtiyacı kalmaz meselesine mansatır. Bu nazik bir cevaptır. Nizah da olsa haktır. Zira nizah etse de yalnız hak söyler. Faraza sa'il keyfiyet-i sual etmişse, kendi beyandı olan telakki sami'u bi gayri mutarakkabe. Beklenilmeyen şeyi işitmek. Kâidesinin uslubu bu manası lazım ve istediği cevabı vermiştir. Yoksa Hasta olan sâil, iştihâ-i ile istediği cevabı vermemiştir. Ve عَنِ الْاَهِلَّةِ كُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ Sana yeni doğan aylardan soruyorlar, de ki onlar insanlar için birer zaman ölçüsüdür. Bu hakikata bir beraat-ül istihlaldir. Üçüncü muhamim, Sevil ve hud, arzın mahreki senevisinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar eğer kenden farazi ve mevhumedirler, asıl ecram nazım ve Rab ile yüklenmiş olan alemde cari ve lafzen ve ıslahen, cazib-i umumiyye ile müsemna olan adatullahın kanunu, o burçlarda temerküz ve tahassül ettiğinden arz burçlar üstündedir olan tabiri hakimâne caizdir. Bu mahmin hikmet-i cedide noktayla varındadır. Zira hikmet-i atika, Burçları semada, hikmet-i ise medarı arzda tarh etmişlerdir. Bu tevhî yeni hikmetin nazarında büyük bir kıymeti tazammun eder. Hem de mervidir. sualta taaddüt etmiş. Bir kere, kut üstündedir. Demek bir ay sonra sevir üstündedir denilmişti. Yani fezayı gayrı mahdudenin her tarafından yunteşir olan mezbur kanunun huyut ve eşi ağlarının nokta-i olan hut burcunda temerküz ettiğinden. Türey-i Arz, del bu burcundan koşup, hut'taki tedelli eden kanunu tutu. Şeceri i bir dalıyla sımere gibi asıldı veyahut kuş gibi kondu. Sonra tayyar olan yer, yuvasını burcu sevir üstünde yapmış demektir. Bunu bildikten sonra insafla dikkat et. Beşinci mukaddemenin sırrıyla el hayalin ihtira kerdesi olan kıssâ-ı acîbe meşhur eder acaba? Hikmet-i ezeliyyeye isna ve sanat-ı de ispat-ı ve vürhan sani olan nizamı dediği ihlal etmekten başka neyle tevil olunacaktır? Nefrin hezaran nefrin cehlin yüzüne üçüncü mesele pat işaret malumdur, bir şeyin mahiyetinin keyfiyetini bilmek başkadır ...o şeyin vücudunu tasdik etmek yine başkadır. Bu iki noktayı temiz etmek lazımdır. Zira çok şeylerin asıl vücudu yapıyım ...vehim onda tasarruf ederek... ...ta imkandan imtina derecesine çıkarıyor. İstersen yedinci mukaddemeden sual et... ...sana nam cevabı verecektir. Hem de çok şeylerin metinleri tatlı iken... ...delaletlerinde zunun tezahun eylemişlerdir. Belki murat nedir olan sualinin cevabında... Efham, mütehayyir olmuşlardır. İstersen 11. Mukaddemenin sadefini aç. Bu cevheri bulacaksın. Handi. baktaki bu böyledir. Kafa işaret eden katbeyyül metinlerden yalnız gaf Ben Kur'an-ı Mecik. şerefi pek yüce olan Kur'anı ı yemin olsun. Dur. Halbuki caizdir. Gaf, sak gibi olsun. Dünyanın şarkında değil. Belki ağzın darındadır. Şu ihtimalle delil yakıniyetten düşer. Hem de kat'iyyü delalet bundan başka olmadığının bir delili, şer'in müşkehitlerinden olan karaciğinin la asle lehu demesidir. Lakin i̇bn Abbas'a ısmat olunan keyfiyeti meşhuresi 4. mukaddemeye bak. Ve ki nisbeti sana temessül edecektir. Halbuki i̇bn Abbas'ın her söylediği sözü hadis olması lazım gelmediği gibi, her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. Zira i̇bn Abbas, gençliğinde İsrailiyata, bazı hakaitin tezahürü için, hikayet tarihiyle bir derece atf-ı nazar eylemiştir. Eğer desen, Muhakkidin-i Sofiye, kaf'a dair pek çok tasviratta bulunmuşlardır. Buna cevaben derim. Meşhur olan âlem-i misal, onların cevelengâhıdır. Biz, elbisemizi çıkardığımız gibi, onlar da cesetlerini çıkarıp seyr-i ruhaniyle o ma'arazgâh-ı acâibe ediyorlar. Kaf ise o alemde onların tarif ettikleri gibi mütemessildir. Bir parça aynada semavat ve mücum temessül ettikleri gibi bu âlem-i şehadette velev küçük şeyler de olsa çekirdek gibi âlem-i misalde tecessüm maaniinin tesiriyle bir büyük ağaç oluyor. Bu iki alemin ahkamları birbirine karıştırılmaz. Muhiddin Arabi'nin mağzı kelamına mutlali olan bunu tasdik eder. Ama avamın yahut avam gibi adamların nabeynlerinde müştehir olan keyfiyeti ki kalf yere muhiddir veya müteaddittir. Her ikisinin ortasında 500 senedir. Ve zirvesi semanın ketrine nümastır. İle ahiri hayalan fihim. Bunu ne kıymetli olduğunu bilmek istersen git 3. mukaddemeden tenerini yap. Sonra gel, bu zulmata gir. Belki ağabey halat olan belagatını vereceksin. Eğer bizim bu meselede olan itikadımızı anlamak istersen bil ki, ben kafın vücuduna cezmederim. Fakat keyfiyeti ise havale ederim. Eğer bir hadisi sahih ve mütevatir, keyfiyetin beyanında sabit olursa, iman ederim ki, mura nebi sadık ve doğru ve fakat muradı nebevi üzerine, yoksa Nas'ın mütehayyelleri üzerine değildir. Zira bazen fehm morunan şey muradın gayrısıdır. Bu meselede mağlumumuz budur. Kaf dağı, ekser şartı ihata eden ve eski zamanda bedeli medenilerin aralarında hasıl olan ve azam cibal cibali dünya olan, çamularının annesi olan Himalaya silsilesidir. Bu silsilenin ırkından cibali dünyanın ekserisi, teşahub eyledikleri denilir. Bu hal öyle gösteriyor ki, kafın dünyaya meşhur olan ihatanın fikir ve hayali bu aslı teşahubtan neşet etmiş olmak gerektir. Ve saniye, âlem-i şehadete suretiyle ve âlem-i gayba manasıyla müşabih ve ikisinin madeninde bir berzah olan âlem-i misal o muamma'yı halleder. Kim isterse keşf-ı penceresiyle veya rüya sadık menteziyle, veya şeffaf şeyler dürgünüyle ve hiç olmazsa, hayalin vera-i o aleme bir derecesi yürücü olabilir. Bu alem-i misalin vücuduna ve ondan meani'nin tecessül etmelerine pek çok delain vardır. Binaenaleyh, bu kürede olan kalf, o alemde zil acayip olan kapın çekirdeği olabilir. Hem de sani'in mülkü geniştir. Bu sefil küreye münhasır değildir teza ise gayet vası. Allah'ın dünyası gayet azim olduğundan zül acayip olan kafı istiart edebilir. Fakat eyyami ilahiyye ile 500 sene bizim küreden uzak olmakla beraber mevci mekfuf olan semaya temas etmek imkan-ı atliden karış değildir. Zira gaf sema gibi şeffaf ve gayrı mer'i olmak caizdir. Berabi neden caiz olmasın ki kaf, daire ufuktan tecelli eden, silsile-i ibaret olan, nasıl ufkun ismi de kaf'a me'haz olabilir? Zira devair mütedahile gibi, nereye bakılırsa, silsilelerden bir daire görülür. Gide gide nazar kalır, hayale teslim eder. En nihayet hayal ise, selasili cibalden bir daire-i muhiti tahayyül eder ki, semanın etrafına temas ediyor kürevyet sırrıyla 500 yüz senede uzak olursa yine mutfasız görünür. Dördüncü mesele, sebbe zülkarmeyindir. Nasıl bildin ki? Bir şeyin vücudunu bilmek, o şeyin keyfiyet ve mahiyetini bilmekten ayrıdır. Hem de bir kaziye çok ahkamı tazammım eder. O ahkamın bazısı zaruri ve bazı dahi nazari ve muktelefun fihadır. Hem de malumdur. Bir müteammid ve mukallik bir sâil, imtihan cihetiyle bir kitapta gördüğü bir meseleyi eğer ki bir derecede muharrif olsa, bir adamla sual etse, ta gaybde olan malumuna cevap verse, o cevap iki cihetle doğrudur. Ya doğrudan doğruya cevap verse veyahut sahibi i malumuna ya bizat veya Teville cevabı muvafık veriyor. İkisi de doğrudur. Demek bir cevap hem vâki razı eder, Zira hattır. Hem Sa'idi ikna eder. Zira eğerçi murad değilse, malumuna tatbik eder. Hem makamın hatırını dahi kırmıyor. Zira cevapta ukde hayatiyeyi derceler ki, makası da kelam ondan istimdadı hayat eder. İşte cevabı Kur'an dahi böyledir. Bundan sonra zaruri ve gayri zaruriyi teklif edeceğiz. İşte cevabı Kur'an'ı da mefhum olan zaruri hükümler ki, inkarı kabul etmez şudur. Zülkarneyn müeyyed min indillah bir şahıstır. Onun irşat ve tertidiyle iki dağ arasında bir sef bina edilmiştir. Zalimlerin ve bedevilerin desti fesatları için. Ve ye'cüs me'cüs iki müfsid kabiledirler. Emri ilahi geldiği vakit set harap olacaktır. ila afirhi. Bu kıyasla ona Kur'an delalet eden hükümler, Kur'an'ın zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkarı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmûlatın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin hududu ise Kur'an onlara katbiyyü delalet değildir. Belki âm hassa, delaleti selaseden hiçbirisiyle delalet etmez kaidesiyle ve mantıkta beyan olunduğu gibi bir hüküm mevzu ve mahmulün vekhimâ ile tasavvur etmek kâfi olduğunun desturuyla sabittir ki Kur'an onlara delalet etmez. Fakat kabul edebilir. Demek bu teşrihat ahkam nazariyedendir. Başka dela ile muhavdendir. İçtihadın nazannesidir. Onda tevhir için mecal vardır. Muhakkikinin ihtilafatı nazariyetine değildir. Fakat vâ Cevabın suale her cihetle lüzum-u mutabakatın tıhayyülüyle, sualdaki halele ehemmiyet vermeyerek, cevabın zaruri ve nazari olan hükümlerini, Birden me'haz-ı ve menbit sualden huşe olup, alıp müfessir oldular. Yok belki me'edil, yok belki masadaki mana yerine mana gösterdiler. Yok belki masadaki olmak caiz ve bir derece mümkün olan şeyi medulun ve mefhum olarak tevil ettiler. Halbuki üçüncü mukaddemenin sırrıyla zahir perestler kabul ederek, ve muhakkikin dahi hikayet gibi ehemmiyetsiz olduğundan tenkitsiz şu teviri dinlediler. O teşrihatı muharref olan Tevrat ve İncil'de olduğu gibi kabul ederse akide-i sünnet ve cemaatte olan masumiyet-i enbiyaya muhalefet oluyor. Kıssa-i Lut ve Davut aleyhimesselam buna iki şahittir. Bakta ki keyfiyette iştihat ve tevilin mecalı vardır. Ben de bir tehlikelillah derin. İyet-i tabi cazim. Kuda ve peygamberimizin muratlarına katiyen vaciktir. Zira zaruriyat dingedendir. Fakat murat hangisidir? Muhtelefun fihdir. Şöyle. Zülkarneyn İskender demem. Zira isim bırakmaz. Bazı müfessir melik lamın kesiyle Bazı melek lamın tesliyle. Bazı nebi, bazı veli. İlâ ahir demişlerdir. Herhalde Zülkarneyn ve seddin binasına mürşit bir şahıstır. Ama sedd ise, bazı müfessir sedd için ve bazı müfessir başka yerde cebelleşmiş ve bazı müfessir sedd-i mahfidir. İnkılat ve ahval-i alem sedd eylemiştir. Ve bazı ve bazı demişlerdir, demişlerdir. Herhalde müfsitlerin işerleri için bir redmi azim ve cesim bir duadır. Ama Ye'ecüs mevcut, bazı mitesir, vele i iki kabile ve bazı diğer Moğol ve Mançur ve bazı dahi atvamı şarkı-i şimali ve bazı dahi beni Ademden bir cemiyet azime, dünya ve medeniyeti her eden bir taike ve bazı dahi mahluk-ü ilahiden yerin zahrında veyahut batnında Âdemi veya gayr-ı Âdemi bir mahluktur ki kıyamete, böyle nev beşerin her cümercine sebep olacaktır. Bazı ve bazı ve bazı dediklerini dediler. Noktayı kat'iyye ve cinet ittifaki budur. Yecüc ve mecüc, ehl-i garet ve fesad ve ehl-i ve medeniyete eceli kaza hükmünde iki taifeyi i Ama karabiyetse bazı kıyamette ve bazı kıyamete yakın ve bazı emaresi olmak şartıyla uzaktır. Ve bazı harap olmuştur. Fakat dek olmamış. Kıyleler çok. Herhalde noktayı ittifak, seddin inhidamı, gerin sakalına bir beyaz düşmek ve oğlu olan nev ibeşerde beşerde ihtiyar olmasına bir alamettir. Eğer bu müzakeratı muvazene ve muhakeme etmişsen caizdir, tecviz edesin. Sedd-i Kur'an, sedd-i ki çok fersahlarla uzun, ve acayibi meşhur eden bir müeyyed min indillahın irşabıyla bina olunmuş. O zamanın ehli medeniyeti ehli bedeviyetin şerlerinden temin eylemiştir. Evet o vahşilerden Hun kabilesi Avrupa'yı tercümeş ettiği gibi onlardan Moğol taifesi de Asya'yı zirzeber eylemiştir. Sonra seddin harabiyeti kıyamete alamet olur. Bahusuz Bek ondan başkadır. Peygamber eşraf saattenin ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz dese neden istiyarat olunsun ki harabiyyot ise zaman saadetten sonra alameti kıyamet olsun? Hem de senin din imhidanı ömrü arza nispeten yerin yüzünde ihtiyarlıktan bir buruşukluktur. Belki tamamı nehara nispeten vakti ıskırar gibidir. Eğer ki binler sene de pahasıl olsa kesadık. Yecih ve Meccüb'ün ihtiremleri, Mev'i şey kuvvetinden gelme bir huma ve sıkması hükmündedir. Bundan sonra 12. Mukaddemenin Fatihasında bir tevhile ahar sana tıkkı tık eder, şöyle. Kur'an, kısas için kasası zikrettiği gibi, Ukad-ı hükmünde ve makası da Kur'an'ı yeden bir maksadına münasip noktaları intikap. Ve Rabb-i iktisar ettiriyor. Eğer ki hariçte ve husulde birbirinin narı veya nuru birbiriyle görünmediği halde, zihinde ve islupta teanul ve musahabet edebilirler. ki kıssa hisse içindir. Sana ne lazım teşrihatı nasıl olursa olsun, sana taalluk edemez, kendi hisseni al git, hem de onuncu mukaddemeden istizhar et, göreceksin. Mecaz, mecaze kapı açardı. Hatta, ıza belrğ Margva Şems'i, vjedha kahrbi aynı hamiye. Nihayet gün batısına vardı ve Güneş'in hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda durup ettiğini gördü. Zahir perestleri dışarıya sürüyor. Malum olsun ki, esali ve Arap'ta tecelli eden Hüccetullah'ın müfâhi yalnız isteare ve mecaz üzerine meessiz ve aslı ihrcaz olan benaattır Yoksa şöhret sebebiyle yalancı hadsle, lakita olunan ve rızaları olmadığı halde esnaf-ı saklanan boncuklar gibi. İstersen 10. mukaddemenin hatimesini istişmanla zevk et. Zira hitamı misktir. Ve içinde bağdır. Hem de caizdir ki, meçhulün keyfiyet olan set, başka yerde sair alamatı ı kıyamet gibi mestur, ve kıyamete kadar baki ve bazı inkılabatıyla çok kalarak kıyamette farah olacaktır. İşaret, malumdur. Mesken, sakinlerinden daha ziyade yaşar. Kale, ehl-i daha ziyade ömrü uzundur. Sükun ve tahassüm vücudunun illetidir. Bekâ ve devamına değildir. Bekâ ve devamına olsa da istimrar ve adem-i huluvlu iktiza etmez. Bir şeydeki garazın devamı belki terettübü o şeyin devamının zaruriyatından değildir. Pek çok binalar sütna veya tahassüm için yapılmışken havi ve hali olarak ortada muallak kalıyor. Bu sırrın adami tefehbümünden tevehbümlere yol açılmıştır. Kendi. bu tafsirden maksat tefsiri tevilden, katliyi zanniden, vücudu keyfiyetten, hükmü etrafın teşri hatlarından, manayı mansadaktan vuku imkandan temiz ve tefrikle bir yun açmaktır. Beşinci mesele, meşhurdur. Cehennem yer altındadır. Fakat biz ahl sünnet ve cemaat kat'en ve yakinen yerini tayin edemeyiz. Lakin zahir olan fahtiyettir ve yer altında olmasıdır. Buna binaen derim. Şeceri-i tuğba gibi olan tılkat alemin, sair nücumları gibi bizim küremiz dahi bir semeresidir. Semerenin altı, o ağacın umum ağırsağının altına şamir olur. Buna binaen. Cehennem yer altında, o içindedir. Nerede olsa yeri vardır. Tahdiyetin mesafesi uzun ve iktisali iktisa etmez. Hikmet-i Cedide'nin noktayı nazarında ateş ekser kainata müstebbidir. Bu hal arka tarafında gösterir ki, bu ateşin asıl ve esası. ve Ne beşerle beraber ebede giden ve yolda refakat eden cehennem, bir gün perdeyi yakacak, hazır olun diyecek, meydana çıkacaktır. Bu noktada dikkat isterim. Saniyen, kürenin tahtı ve altı, merkezi ve dahilisidir. Bu noktaya binaen, küre-i arz, şecere-i cehennemin çekirdeği de hamiledir. Günün gününde doğacaktır. Belki fezada hayran eden arz, öyle bir şeyi yumurtlayacaktır ki, o yumurtada cehennem tamamıyla olunmaz ise, başı veya diğer bir ağzası maddi olarak tazammun etmiş ki, yıl mı kıyamette derekat ve azay-ı birleşecek. Dev-i bir cehennem ehl isyana hücum edecektir. Yahu yani, kendin cehenneme gitmezsen, hesap ve hendese seni oraya kadar götürebilir. Her 33 metrede takriben bir derece hararet tezayüp eylediğinden, merkeze kadar 200 bin dereceye yakın hararet mevcut oluyor. Bu nar merkeziyenin bizim galiben bin dereceye bali olan ateşimizle nispeti 200 defa olduğu gibi. Meşhur hadisteki cehennem ateşi ateşimizden 200 defa daha şedittir olan nisbetin aynını ispat eder. Hem de cehennemin bir kısmı zemherirdir, zemheri ise burudetiyle yandırır. Hikmet-i tabiyye de sabittir ki ateş bir dereceye gelir ki suyu buz eder. Harareti defaten bel ettiği için burudetle ihlak eder. Demek umum meratibi ihtiva eden ateşin bir kısmı da zemherirdir. Helli. Malum olsun ki, ebeden namzet olan âlem-ı okurevi, ile mahkum olan bu âlemin mekayesiyle mesaha ve muamele olunmaz, muntazır ol. Üçüncü makalenin ahirinde, ahiret bir derece sana arz-ı didar edecektir. İşaret. Umum fünunun gösterdiği intizanın şehadetiyle ve hikmetin istikrar-ı tahammının irşadıyla ve cevher-i insaniyetin remziyle ve âmân-ı beşerin tenâhisizliğinin imasıyla, yevm ve sene gibi çok envada olan birer nevi kıyamet-i mükerrerenin telmihiyle ve adam abesiyetin delaletiyle ve hikmet-i ezeleyenin telmihiyle ve rahmeti bir payanı ilahiyenin işaretiyle, ve Sadık'ın lisan-ı tasvihiyle ve Kur'an-ı hidayetiyle cennet âbad olan, saadet-i nazar aklın temaşası için sekiz kapı, iki pencere açılır. Altıncı mesele. Muhakkaktır ki, tenzilin hassa icaz bedarı icazdır. İcaz ise belagatın yüksek tabakasından tevellüt eder. Belagat ise hasaiz ve mezayağı Bağısız istiare ve mecaz üzere müessesedir. Kim istiare ve mecaz dürbünüyle temaşa etmezse mezayasını göremez. Zira Ezhan-ı Nas'ın için Esali ve Arap'ta Yenabi ulumu isale eden tenzilin içinde tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan nüraat-ı efham ve ihtiram-ı hissiyat ve mümaşat-ı vardı. vardır. bu bugündedir ehl tefsire lazımdır. Kur'an'ın hakkını bahş ve kıymetini noksan etmesin Ve belagatın tasdik ve sıkkesi olmayan bir şeyle Kur'an'ı tevil etmesinler. Zira her hakikattan daha zahir ve daha vazih tahakkuk etmiş ki, Kur'an'ın manaları hak oldukları gibi tarz ifade ve suret-i manası dahi beligane ve Cüz-iyatı o madene irca ve teferruatı o mendaa ilhak etmeyen, Kur'an'ın ifay hakkında mutaffifinden oluyor. Bir iki misal göstereceğiz, zira nazarı cerd eder. Birinci misal, وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ Dağları cemininize kazık ve direk yaptık. Allahu alemu bir بِمُرَادِهِ Caizdir. İşaret olunan mecaz, böyle bir tasavvuru ima eder ki, sefine gibi olan küre, bahri muhit havainin içinde pahtel bahir bir gemisi, ve umman gibi tezada direk veya demir gibi dağlarıyla irsa ve tanit ederek havayla istibat ettiğinden muvazeneti muhafaza olunmuştur. Demek dağlar o geminin demir ve direkleri hükmündedirler. Saniyen, inkılavat-ı dahiliyeden ihtizazat o dağlarla ispat olunurlar. Zira dağlar yerin mesamati hükmündedir. Dahili bir heyecan olduğu vakit arz dağlarla teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükunet bulur. Demek arzın sükün ve sükuneti dağlar iledir. Salsen imanet-i arzın direği beşerdir. Hayat-ı beşerin direği dahi menabi hayat olan ma ve turab ve havanın istifadeye layık suretiyle muhafızalarıdır. Tabi ki şu üç şerait hayatın kefili dahi dağlardır. Zira dağ ve cibay mehazim ma olduğu gibi cezbe-i rutubet hasiyetiyle Havaya meşşata oluyor. Hararet ve burudeti tadip ettiği gibi, havaya mahluk olan muzur gazların teressübüne ve havanın tasfiyesine sebep olduğu gibi, toprağa da teraffum ediyor. Çamurluk ve bataklık ve bahrin tasallutundan muhafaza eder. Rabia Hanım, ve veçki münasebet ve müşabehet budur. Paraza bir adam, hayal balonuyla küreden yüksek yere uçarsa, Dağların silsilelerine baksa, acaba tabakayı, ı turabiyeyi direkler üstüne serilip atılmış bedevi haymeler gibi tahayyip ederse ve münferit dağları da bir direk üstünde kurulan bir çadıra benzetilse, acaba tabiat-ı hayale muhalefet olur mu? faraz sen, o silsileleri, müstakil dağlarla beraber satır arza, keyfiyeti, vaziyeti, bir bedevi arabanın karşısında tasvir tarzında, ...tahayyül ve tahlil edersen şöyle... ...bu silsileler... ...Arabı bedeliyenin haymeleri gibi... ...arç sahrasında kurulmuş... ...ve taraf tarafta çadırlar... ...tahallül etmiş desen... ...Arapların hayali olan üsluplarından... ...uzak düşmüyorsun... ...hem de eğer verimle... ...bu kasrı müşeyyid alemden... ...tecellül edip... ...uzaktan hikmet gürbülüyle... ...mehdi beşer olan yere ve merfu olan semaya temaşa edersen, sonra sinsve-i cibalde temessül ve etrafı semaya temas eden daire-i ufukla olan semayı, bir fıstak gibi yerin üstüne gaz ve cibal-ül evtadıyla olunmuş bir çadır kubbesini tahayyül ve tevehün edersen, müttehem edemezler. Sekizinci meselenin tembihinde bir iki misal daha görecektir. Yedinci mesele. Kur'an'da zikrolunan daha ha yeri yayıp döşedi ve sutiha yayılmış ve taraşına yeri döşeyip düzenledik ve hatta ida balagha aynin hani e. nihayet gün batısına vardı ve güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurur ettiğini gördü ve emsalleri gibi bazı ehli zahir Tahlil azhan için onlarla temessük ederler. Lakin müdafaaya biz muhtaç değiliz. Zira müfasirin ya izam, ayatın serairleri izhar eylemişlerdir. Bize hacet bırakmamışlar. Fakat bir ders ibret vermişler ve sermeş yazmışlar. Walakin beku kabi tehijecu ilal bika ve heyhat zorahmin yeruku le fakat benden önce ağladılar. Ağlamak için beni heyecana getirdiler. Benim ağırlıklarıma acıyan merhamet sahipleri nerede? Malumdur. malum ilan bağusuz, müşahit olursa abistir. Demek içinde bir noktayı garabet lazımdır. Ta onu abisiyetten çıkarsın. Eğer denirse, bakınız, nasıl arz, küreviyetiyle beraber musattaha ve size net olmuştur. Benizin tasallutundan kurtulmuş. Veyahut nasıl Şems, istikrarla beraber tanzim-i için cereyan ediyor. Veyahut nasıl binler seneyle uzak olan Şems, aynı Hami'ede gurur ediyor. Maani âyat, kinayetten sarahata çıkmış oluyor. Evet, şu garabet mutlaları, belahat mutlalaridir. Sekizinci mesele, işaret. ehl zahiri, hayse beyse vartalarına atanlardan birisi, belki en birincisi, imkanatı vukuata karıştırmak ve iltibas etmektir. Mesela diyorlar, böyle olsa kudret-i de mümkündür. Hem ukulümüzce azametine daha ziyade delalet eder. Öylesi bu vaki olmak gerektir. ha, ey mislimler! Nerede aklınız kainata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Bu cüz'i aklınızla hüsnü külliyi ihata edemezsiniz. Evet, bir zira kadar bir burun altından olsa... Yalnız ona dikkat edilse, güzel gören bulunur. Hem de onları hayrette bırakan tevehhümleridir ki, imkan-ı zatı yakini ilmiye münafidir o halde. Yakiniyi olan ulum-u adiyede tereddüt ettiklerinden la-edvîlere yaklaşıyorlar. Hatta utanmıyorlar ki, mesleklerinde lazım gelir. Bon denizi, Subhan dağı gibi bedihi şeylerde tereddüt edilsin. Zira onların mesleğince mümkündür. Van Denizi Düşap ve Subhan da şekerle örtülmüş bala inkıladesini veyahut o ikisi bazı arkadaşımız gibi küreliyetten razı olmayarak sefere gittiklerinden ayakları sürçerek Umman Adem'e gitmeleri muhtemeldir. Öyleyse Deniz ve Subhan eski halleriyle baki olduklarını hasrif etmemek gerekir. Ela! Ey mantıksız miskin! Neredesiniz? Bakınız! Mantıkta mukavverdir. Mahsusattaki vehmiyat dediği hiyehtandır. Eğer bu bedaheti imtihar ederseniz size nasihata bedel taziye edeceğim. Zira ulum-ı adiye sizce ölmüş ve safsata dahi hayat bulmuş derecesindedir. Dördüncü belaki ehl-i teşviş eder. İmkan-ı vehmiyi imkan-ı akli ile iltibas ettikleridir. Halbuki imkan-ı vehmi esassız olan ırk-ı taklitten tevellütle safsatayı tevlit ettiğinden, delilsiz olarak her biri bedihiyatta bir ben iki, bir ihtimal, bir şekke yol açar. Bu imkanı ı vehmi galiben muhakemesizlikten, kalbin zaaf asabından ve aklın sinir hastalarından ve mevzu ve mahmulün adeni tasavvurundan ileri gelir. Halbuki imkanı aklı ise vacip ve nümteni olmayan bir maddede, vücut ve ademe bir delil-i ders, res olmayan bir emirde tereddüt etmektir. Eğer delilden meşet etmişse makbuldür, yoksa muteber değildir. Bu imkan-ı vehmeyenin ahkamındandır ki, bazı vehhamlar diyor, muhtemeldir. Dürhan'ın gösterdiği gibi olmasın. Zira akıl her bir şeyi dert edemez. Aklımız da buna ihtimal verir. Evet, yok, belki ihtimal veren vehmimizdir. Aklın şeyini dürhan üzerine gitmektir. Evet akıl her bir şeyi tartamaz. Fakat böyle maddiyatı ve en küçük hadimi olan basarın kabzasından kurtulmayan bir emre tartar. Faraza tartmaz ise biz de o meselede çocuk gibi mükellef değiliz. Kendi ben zahir terest ve nazar-ı sakın sahibi tabiriyle yad ettiğim ve tevbih ve tanif ile teşhir ettiğim muhakab-ı zihniyem, Ağle bir halde ehle teklif olan, ve cemal-i İslam'ı görmeyen ve nazarı satfıyla uzaktan İslamiyet'e bakan kasm-ı Fakat bazen ehli ifraf olan, iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostlarıdır. Beşinci bela, ehli tefret ve ifraf olan biçarelerin ellerini tutarak zulümatı atan birisi de her mecazın her yerinde taharri hakikat etmekdir. Evet mecazda bir tane hakikat bulunmak lazımdır ki, mecaz ondan meşhu nema bularak zikredilensin veya hakikat ışık veren fitildir mecaz ise zıyasını tezyid eden şişesidir evet muhabbet kalpte ve akıl limandadır elde ve ayakta aramak gafestir Altıncı bela. nazarı tams eden ve belagatı set eden, zahir olan kasr nazardır demek ne kadar akılda hakikat mümkün ise mecaza tecavüz etmezler Necaza gidilse de meali tutulur. Bu sırra bina binaendir. Âlet ve hadisin tefsir veya tercümesi onlardaki hüsn ve belagatı gösteremez. Güya onlarca karini necaz aklen hakikatın imtinaıdır. Halbuki karini mania akli olduğu gibi hissi ve adi ve makami daha başka çok şeylerle de olabilir. Eğer istersen cennet-i gibi olan delail-i 221. kapısından gir, göreceksin. O koca Kahir gayet hiddetli olarak böyle müteassifleri yanına çekmiş, tevdi ve teklir ediyor. 7. Bela Muarrefi münekker eden biri de hareke gibi bir arazı, zatiye ve eyniyeye hasrettiklerinden gayr-i menhüveleh olan, vasf cariyi inkar etmek lazım geldiğinden. Şems-i hakikat tarz-ı cereyanından çıkarılmıştır. Acaba böyleler Arapların üsluplarına hiç nazar etmemişlerdir ki nasıl diyorlar. Dağlar bize rast geldi sonra bizden ayrıldı. Başka bir dağ başımı çıkardı sonra gitti. Bizden müfarakat eyledi. Deniz dahi güneş-i mutlu ila Miftah-ı settaki de beyan olunduğu gibi. Pek çok yerlerde sanat beyanı beyaniyeden olan kalbi hayali, esrarı ı için istimal etmektedirler. Bu ise devamın sırrıyla Mağlıkay-ı vehmiye üzerine müesses bir letafeti beyaniyedir. Şimdi, sermerşik olarak iki misali mühimmeyi beyan edeceğim, ta ki o minvan üzerine işleyesin şöyle. ve السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ bere. <بَرَت> Gökteki dal gibi bulutlardan Allah, bolu taneleri indirir. <gülüyor> Güneş de onlar için bir delildir ki, kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. Şu iki ayet, gayet şayane dikkat verirler. Zira zahire cumhur, belavatın hakkını cumhur demektir. Zira birinci ayette olan istiareyi bir li'a, o derece hararetlidir ki, buz gibi olan cumhur eritir. Ve bulut gibi zahir perdesini berk gibi yırtar. İkinci ayette belagat o kadar müstakar ve muhkem ve parlaktır ki seyri için güneşi durdurur. Evvelki ayet kavariyle minfiyullah. Onlar gümüş bir nur berlaklığında katlardır, naziresidir. O da onun gibi bir istiari bedi ayı tazammım eylemiştir. Şöyle ki, Cennetin evanileri şişe olmadığı gibi gümüş dahi değildir. Belki şişenin gümüşe olan mübayeneti bir istiare-i dediği anın karimesidir. Demek şişe şeffafiyetiyle, fırda dahi beyaz ve parlaklık hasebiyle güya cennetin kadehlerini tasvir etmek için iki numune derler ki Sani Rahman bu alemi göndermiş, ta nefisle mallarıyla cennete müşteri olanların rahâdatını tehyic ve iştahlarını açsın aynen bu gibi. Min cibal-i bir istiare-i ondan takattur ediyor. O istiarenin zemini ise zemin ve asumanla maddesinde hükmü hayalle tasavvur olunan müsabakat ve rekabetin tahayyülü üzerine me'sistir. şöyle şudur ki zemin kar ve beret ile tezemmül veya taammün eden dağlarıyla ve rengârenk besâtiyni ile süslendiği gibi Dünya ona rekabeten ve inaden, asuman dahi cibal ve besatini andıran rengarenk ve teşekkül eden ve dağlara nazireler yapmak için parça parça dağılan bulutlarıyla sarılıp cilvegan oluyor. O dağ gibi parça parça bulutlar, sekineler veyahut dağlar veyahut develer veyahut Bostan ve dereler denilse teşbite hata edilmemiş olur. O cevdeki sigaraların çobanı rahattır kamçı gibi, berkini başları üzerine silkeleyip dolaştırıyor. O musahar sabihalar ise, o bahri, muhit-i de seyir ve cereyan etmekle, mahşere tesadüf etmiş dağları andırırlar. Güya sema, su buharının zerratını rahat ile silah başına davet ettiği gibi, rahat olun, emriyle herkes yerine gider, gizlenir. Evet, çok defa bulut dağın libasını giydiği gibi, heykeliyle, Teşekkür etmekle beraber beret ve karın beyazıyla telezzüm ve rutubet ve burudetiyle tekeyyif eder. Öyleyse bulut ve dağ komşu arkadaşlardır. Birbirine levazımatını ariye vermeye mecburlar. Bu uhuvvet ve mübadeleti Kur'an'ın çok yerleri gösterir. Zira bazen onu onun libasında ve ötekini berikimi suretinde bize gösterir hem de tenzilin pek çok menazilinde dağ ve bulut birbirinin elini tutup musafaha ettikleri vardır. Nasıl kitab-ı alemin bir sayfası olan zeminde muanaka ve musafahaları şahittir. Zira umman havada, iskele hükmünde olan dağ tepesinde lenger endaz olduklarını görüyoruz. İkinci ayet وَشَمْتُ تَجْوِيلِ مُسْتَقَعْلِنَّهَا Güneş de onlar için bir delildir ki, kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. Evet, tecrü bir üsluba işaret ettiği gibi, limistakarlın lafzıyla şöyle bir üsluba işaret olsun, şöyle. Şems, demiri altından yapılmış mühezzet, müzehhe, zırhlı bir sefine gibi, esirden olan ve mevci mekfuf tabir olunan umman semada seyahatla yüzüyor. Eğer çenden müstakarlında lenger endazdır, Lakin o bahri semada, o zehbe i zaib cereyan ediyor. Fakat o cereyan arazi ve tebe'i ve tefkim için müraat ve ihtiram olunan nazarı hissi diyedir. Fakat hakiki iki cereyan vardır. Olmazsa da olur. Zira maksat beyanı ı imtizamdır. Esali ve Arap'ta olduğu gibi tebe'i ise veya zâti ise nizamın noktayı nazarında birdir. Saniyen. Şems müstakarrında, mihveri üzerinde müteharrık olduğundan, o erimiş altın gibi eczaları dahi cereyan ediyor. Bu hareket hakikiye, hakikiyye, evvelki hareke mecaziyenin tanesidir, belki zembiridir. Sadece Şems'in müstakarrı denilen kahd-ı ve seyyarat denilen asakir-i seyyaresiyle göçüp, sahra-i alemde seyri seferi, muktezayı gitmek hikmet görülüyor. Zira kudret-i ilahiye her şeyi hay ve müteharrik kılmıştır. Ve sükunu mutlakla hiçbir şey mahkum etmemiştir. Mevkin biraderi ve Adem'in amnizadesi olan atalet mutlakla rahmeti bırakmamış ki kaybedesin. Öyleyse şems de hürdür. Kanun-i ilahiye itaat etmek şartıyla serbesttir, gezebilir. Fakat başkasının hürriyetini bozmamak gerektiği de şarttır. Evet şems emri ilahiye temessül eden. Ve her bir hareketini meşiyet-i ilahiye tatbik eden bir çöl paşasıdır. Evet, gereyan hakiki ve zati olduğu gibi arazi ve hissi de olabilir. Nasıl hakikidir, öyle de mecazidir. Bu mecazın menarı tecridir. Üslubun ukde-i hayatıyesine eden lafız ve gündir. En hasıl. Maksadı ilahisi nizam ve intizamı göstermektir. Nizam ise Şems gibi parlıyor. Kulü'l asen ve la kesen. kaynağını sorma. Kaidesini binaen. Nizami intac eden harekete şems veyahut devlename arz. Hangisi olursa olsun. asıl maksadı ihlan etmediği için. aslının i mecbur değiliz. Mesela kalenin elifiyle kıtfet hasıldır. Aslı ne olursa olsun. Vava bedel kav dahi olsa fark etmez. Yine elif, eliz ve hatiftir. İşaret, bu tasviratla beraber hissi zahire istina eden, zahir-i mutaassıbane bir cümudu baridi göstermek, nasıl ki belagatın hararet ve letaketine münafidir, öyle de. Delil-i sani olan, nizam-ı alemin esası olan, hikmetullahın şahidi olan, istihsan-ı akliye carih ve bir şöyle. Mesela, Subhan Dağı'na çok tersahla uzak bir mesafeden müteveccüh olsan ve istesen ki Subhan senin cihat-ı mukabil gelse veya her cihete mukabil olarak görmüşsün ve tebeddüle lazım olan, rahat bir sebebi olan kaç hareket-i ile birkaç adım atmak gibi en kısa yolu terk ve Subhan dağı gibi dehşetli bir cilm azimi, seni hayretle bırakacak bir daire-i azimeyi kat etmesini tahallül veya teklif etmek gibi bir gayet uzun yolu ve israf ve abesliyete acık bir misali, nizam-ı aleme esas tutmak, bence nizama cinayet etmektir. Şimdi insafla, nazara hakikatla bu taassubu barideye bak. Nasıl istikrâ-ı tağammın şahadetiyle sabit olan bir hakikat-ı dâhireye ediyor. O hakikat ise budur. Hılgatte israf ve abes yoktur. Ve hikmet-i kısa ve müstakim yolu terk etmez. Uzun ve müteassif yolu ihtiyar etmez. Öyleyse acaba istikra tamın mecaza karime olmasından ne mani tasavvur olunur ve neden caiz olmasın? Tembih. Eğer istersen mukaddemata gir. Birinci mukaddemeyi Sura ve üçüncü mukaddemeyi kübra yap. Sana netice verecektir ki ehl zahirin zihinlerini teşvik eden, felsefe-i Yunaniye'ye imzaplarıdır. Hatta o felsefeye fehm ayette bir esas-ı nazarıyla bakıyorlar. Hatta oğlu ölmüş bir koca kareyi güldürecek derecede bir misal budur ki, bazılar öyle bir zatın telâmındaki fülûs felsefeyi cevher hakikattan temiz etmeyecek dereceden pek çok derecede âli olan o zat-ı Türkçe demiş ki, ''Anası çihârin jîvanin melek'' unsurlar dört tane olup, melekler de onlardan, nur unsurundan yaratılmışlardır. Halbuki bu sözde hükemanın mezhebi olan ki, melaike-i maddeden mücerred derler. Red yolunda tasrih ediyor ki, melaike-i kiram anasırdan mahluk, ecsam-ı nuraniyedirler. Onlar tehem etmişler ki, anasır dört oldukları İslamiyet'tendir. Acaba dörtlüğü ve unsuriyeti ve vesafeti, hükeman ıslahatından ve muzahraf olan ulûm-ü tabiiyyenin esaslarındandır. Hiç usûlü İslamiye taallukları yoktur. Belki zahir müşahedele hükm olunan bir kasiyedir. Evet, dine teması olan her şey dinden olması lazım gelmiyor. Ve İslamiyetle imtizac eden her bir madde, İslamiyetin anasılından olduğunu kabul etmek, unsûlü İslamiyetin kasiyetini bilmemek demektir. Zira kitap ve sünnet ve icma ve kıyas olan Anasır-ı erba böyle maddeleri terkip ve tehnik etmez. En hasıl. Ulusuliyet ve besatet ve erbaiyet felsefenin vakatlığındandır. Şeriatın madeni saatisinden değildir. Fakat felsefenin yanlışı seleflerimizin nisanlarına girdiğinden bir mahmili sahih bulmuştur. Zira selef dörttür dediklerinden murat, zahiren dörttür. veya hakikaten ecsam-ı teşkil eden müvellid-ül ve müvellid durhumuza ve azot ve karbon yine dörttür. Eğer Türk fikirsen bu felsefenin şerrine bak, nasıl ezhanı esaretle sefalete atmıştır. Aferin, perver olan hikmet-i cedilenin ki, o müstedi hikmet-i dört duvarıyla zihir-i Demek muhakkak oldu ki, hayatın delaili i icazının miftahı, ve Esrar-ı Belagat'ın keşrafı yalnız Belagat-ı Arabiyye'nin madenindendir. Yoksa felsefe Yunaniye'nin desgâhından değildir. Ey mümkirader! Vaktaki ki ı esrar, merakı bizi bu makama kadar getirdi. Biz de seni beraber çektik, seni taciz ettik. Hem senin çok yorgunluğunu dahi biliriz. Şimdi unsurul belagat ve ircazının miftahı olan ikinci makalenin içerisine seni gezdirmek istiyorum. Sakın o makalenin ıvlak-ı üslubu ve içinde cilvegar olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından mütenefşir etmesin. Zira ıvlak eden manasındaki dikkat ve kıymettir ve perişan eden ve ziynet-i zahiriyeden müstahmi eden manasındaki cemal-i zâfiyesidir. Evet nazlanan ve istimal gösteren, nazeminlerin mehirleri dikkattir. Ve menzilleri dahi kalbin süleydansıdır. Bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Zira Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek bağlarda büyümüş olduğumdan Ale Turka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın üslubu yani şahsın kimsali şahsiyetidir. Ben gördüğünüz veya ışıkdığınız gibi halli müşkil bir muamvayim. Temme temme. ''Unsur-u belâgat'' Bismillahirrahmanirrahim. ''At-tayyibâtu lillâh ve s-salâvâtu alâ nebiyyuhu'' İkinci mekale. Belâgatın ruhuna taalluk eden birkaç meselenin beyanıdır. Birinci mesele. Tarih, lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki, saltanat-ı Arap'ın cazibesiyle Ağcan, Araplara muhtelif olduklarından Kelâm-ı Mudâri'nin merkezi denilen Belagat-ı Kur'aniyenin madenini müşevveş ettikleri gibi öyle de. Acemlerin ve Acemilerin belagat-ı Arabiyyenin altına girdiklerinden, fikrin mecra tabiisi olan nazm-ı maniden? zevk-i belagat-ı çevirmişlerdir. Şöyle ki, Efkar ve hissiyatın mecra tabisi tabiisi nazm-ı manidir? Nazm-ı muaniy ise mantıkla müşeyyettir. Mantıkın üslubu ise, Müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Hakaika giren fikirler ise, karşısında olan dekaik-i mahiyatta nafizdirler. Dekaik-i mahiyat ise, alemin nizam etmeline ekmeline ve müstemit dirler. nizam etmelde her bir hüsnü menba olan hüsn-ü mücervetliği demiktir. Hüsn-ü ise mezaya ve letaif denilen belaat çiçeklerinin bostanıdır. Çiçeklerin bostanı, cinan-ı hılkat ve cilveger olan, ezhara peristiş eden ve şair denilen bülbüllerin nagamatıdır. Bülbüllerin nagamatına âheng ruhani veren ise, nazm-ı Hal böyle iken, Arap'tan olmayan, dahil ve küteyli ve acemîler, belâgat-ı arabiyyede sırasına geçmeye çalıştıklarından, iş çığırından çıktı. Zira bir milletin mizacı, o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi, lisan millisi de hissiyatının mâkesidir. Milletin emziceleri muhtelif olduğu gibi, lisanlarındaki istidad ve belâgat dahi mütefavibdir. nasıl siyemâ, arabî misâni gibi mahvî bir insan olsa, bu sırra binaen, cereyan-ı efkâra mecra ve belâgat çeşeklerine çimengeh olmaya çok derece nâkız, ve kısa, ve kuru, ve kıral olan nazm-ı nafız, olan nazm-ı manaya mukabele ederek belagatı müşterdeş etmiştir. Zira acemiler, su-i veya sevdi ihtiyaçla lafzın tertik ve tahsinine ve mani ma i nugavmiyenin tahsiline daha ziyade muhtaç olduklarından ve el-faz, olmak cihetiyle daha asam ve daha zahir ve nazar-ı daha muhiz ve hevân gibi avamın nazarlarını daha cazip eder ve avam peristane nümayişlere daha müsait bir zemin olduğundan elfaza daha ziyade safihilmet ötüşlerdir yani ne kadar bir mesafet ederse önlerine çok muşaşa sahralar kendilerini göstermek şanında olan tertibi maani de olan tegalubuldan zihinlerini çevirip elfaz arkasına koşup bulaşıyorlar Meani'nin tasavvurlarından sonra elfazın arkasına gitmekle fikirleri çatallaşmıştır. Gide gide, elfaz manaya galebe etmekle istihdam ederek lafız manaya hizmet etmek olan kaziye i aksine çevrildüğünden. Tabiat-ı belagattan böyle lafız Perez mutasallıfların sanatına kadar yok, belki tasannularına uzun bir mesafe girmiştir. Eğer istersen tabiri gibi bir dahiy edebin makamatına giptir. O dahiy edeb, nasıl kublakla mağlup olarak, lafız perestlik faresi o kıymetli ededini leker ettiği gibi, lafız perestlere de bastı özür etmiştir ve numune intisal olmuştur onun için o koca Abdül Kahir. Bu hastalığı tedavi etmek için belayı bir ilaç ve esrarul belavatın bir türlüsünü onun ilaçlarından doldurmuştur. Evet, lafus pereslik bir hastalıktır. Fakat bilinmez bir hastalıktır. Kendi. Lafus nasıl bir hastalıktır? Öyle de. Suret pereslik, isbu pereslik ve teşbih pereslik ve hayal pereslik ve kafiyet pereslik şimdi bir cümle. ileride ifratla tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir manaz olacaktır. Hatta birlikte zarafet için veya ta'fiyenin katırı için çok edip edepte edetsizlik etmeye şimdiden başlamışlardır. Evet, lafsız zinet verilmeli fakat tabiat mana istemek şartıyla. Ve surete manaya haşmet verilmeli fakat meâlin iznini almak şartıyla. Ve üsluba parlaklık verilmeli fakat maksudun istidadı müsait olmak şartıyla. Ve teşbihe recb vermeli, fakat matlûmun münasebetini göze almak ve taksit etmek şartıyla. Ve hayale cevelan ve şaşığa vermeli. Fakat hakikati incitmemek ve ağrı gelmemek ve hakikate misal olmak ve hakikatten istindad etmek şartıyla gerekir. İkinci mesele. Kelamın hayatlanması ve neşvi manaların tecessümüyle ve cemaatata nefhi ruh etmekle bir mükaleme ve mübahiseyi içlerine atmaktır. Şöyle. Devran ile tabir olmak, vücutta ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve meekas ve menşe zannolulması olan itikadi örtü üzerine, müesses olan mağlıtayı vehmiye üstüne medni olan, kuvve hayalden neşref eden sihri beyanıyla sehar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir, içlerine ya daveti veya muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ederir, hayat verir. İçinde hareti, hareziyyi denk eder. Eğer istersen, gürültülü menzil ıtlatmasına şayeste olan bu beti dir. Yünajini ahlaku müntaqdu mabhi ve tahtesimul amalu wal yasu fi sabri. Yani numa kala e hak herdes altında kulful va deniyemiyor der aldanma. Onun için Sinem'de ümitlerin liis ile kavgaya başladılar. O mütezelzil hane olan sadrımı harap ediyorlar. Göreceksin nasıl şairi i sahir, emel ve yesi teçsim etmekle hayatlandırarak, nemmam olan ihlâfın fitnesiyle bir muharebe ve muhâsemayı temsil eyledi. Dünya sinematograf gibi bu beyit senin aklına rüya, veyahut yerin yağmurla muaşaka ve şefvasını dinler. İşte, teşekkel ardu gaybetuhu iley ve terşufu mâ'ehu reşferrabâdir Yani yağmurun geç gelmesini ona teşekki eder. Mahbubun ağız suyu gibi suyunu emer. Acaba, yeri mecnun sahabı leyla maletlerinde bu şiir sana tahiyyil etmiyor mu? Tembih. Bu şiiri güzel gösteren İçindeki hayalin hakikata bir derece müşabehetidir. Zira yağmur gecikse, sonra gelse, toprak vız, vız gibi bir saltı çıkartarak suyunu çeker. Bu hali gören, geçliğine ve şiddet ihtiyacına intikal ettiğinden, meşhur deveranın sırrıyla ve tevehümün tasavvufatıyla bir muaşaka ve mükaleme suretini ifrah eder, İşaret. Her bir hayalde bu çizmek gibi bir dani hakikat bulunmak şarttır. Üçüncü mesele. Kelamın algısal tahiresi veyahut cemali ve sureti iledir. Yani kalıbı kelam iledir. şöyle ki ya dikkat nazar veya teemmül veya mübaşeret veya sanatın telakkuhuyla hayalde tevellüt eden temayülatın hususiyatından teşekkül eden, suretlerden, terekküp eden, istiari temsiliyenin parçaları, telahuk ettiklerinden tenezzül ve teşerrüt ve teşekkür eden üslup, kelamın kalıbı olduğu gibi cemalin madeni ve huleli tahilenin deskahıdır. Dünya, aklın morazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekler, kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, Yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından, mahalle süver olan hayale girerler. O hazinet hayalde buldukları sureti giyerler. En akal bir yazmayı sarar veya bir popucu giyer, la akal bir nişanla çıkar. Hiç olmazsa bir düğmeyle veya bir kelimeyle kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Eğer bir kelamın, fakat tabiattan çıkmış bir kelamın, üslubunda imanı nazar edersen, Kendisi sanatı içinde işleyen mütekellimi o aynı misal uslubun içinde göreceksin. Hatta nefsinin nefesinden ve sesinden, mahiyetinin nefsinden, üfürmesinden tabekhüm. Ve mizac ve sanatını kelamıyla müntezif tahayyül etsen. Hayali yün mezhebinde muatek olmuyorsun. Eğer tereddütle senin hayalin, hastalığı var ise kaside-i bürededen olan. Ve den idden'a min aynin tadim et. Minel mehâribi velzem hamyeten medem. Haramla dolmuş olan gözlerinden göz atıp ve pişmanlık perhizine sarıl. Olan bir marhaneye giyip gör. Nasıl hakim-u bu istifrağla ve nedanetin perhiziyle sana reçete yazar. Eğer iştahın açılmasıyla üslup denilen hakikatın şişesindeki zülale mana nasıl kendine muvaffuk ve nasıl umtizaç etmesini seyretmek ve o zülali içmeye iştahın varsa... Meyhaneye gitmede, de, ey meyhaneci, kelamı belir nedir? Elbette onun sanatı onu şöyle de Kelamı belir, ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeçle süzülen ağabeyat gibi bir manayı, zürafa denilen sâkiler döndürüp etkâr içer, esrarda temeşşi etmekle hissiyatı ihtizazı getiren kelamdır. ''Eğer böyle sarhoşların sözlerinden hoşlanmıyorsan, suyun mühendisi olan Hüdhüdü Süleyman'ın sebeden getirdiği nebe ve haberi dinle, nasıl ınzal Kur'an ve ibda-ı ve arz eden Zülcelal'in tavsiyyini etmiştir.'' ''Hüdhüd'' -hüd diyor, ''Bir kavme rast geldim. Zemin ve asumandan mahfiyatı çıkaran Allah'a secde etmiyorlar.'' Bak, evsaf-ı kemali içinde Hüdhüdün hendesesine telhih eden, yalnız o vasf-ı mezburu ihtiyar eyledir. İşaret Üsluktan muradım, kelamın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar. Ve belaklıkça faydası, kıssatın tefârıkını ve perişan olan parçalarını intiham ve dikiştirmektir. Ta bir şey sabit olursa, levazını ile sabit bir sırrıyla, bir cüz'ü tahrik etmekle, kıssatın küllünü ihtizaza getirmektir. Güya mütekendim, üslubun bir köşesini muhataba gösterse, muhatap kendi kendine, vele bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Bak, nerede olursan ol. Mübareze lafzı, pencere gibi, meydan harbi, içinde harp olarak sana gösterir. Evet, çok böyle kelimeler vardır. Hayalin sinema toğrafisi demeyse caizdir. Üslub, meratibi pek mütefavittir. Bazen o kadar latif ve rakittir ki, Nesil-i Seher'den daha aheste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki, bu zamanın harbinin, diplomatlarının, desaisi harbi harbiyyelerinden daha mesturdur. Bir diplomatın kuvve-i şamlesi lazımdır, ta istişman edebisin. en cümle! Yasin suresinde, Men yuhil izame ve yaramin Çürümüş kemikleri kim diritecek? Şivey i ifade eden zemahşeri, Men yabruzu ilel meydan Üslubunu istişman etmiştir. Evet, insan isyanla, Halık'ın emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Dördüncü mesele, kelamın kuvvet ve kudreti ise, kelamın kuyudatı birbirine cevap vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle, umumen karınca kaderince, asıl garaza işaret ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmakla, ibaratuna şedda ve husnüke vâhidun, وَكُلُّنْ اِلٰى ذَاكَ الْجَمَالِ يُش۪يرُ İbarelerimiz ayrı ayrı ise de senin hüsnün birdir Hepsi de o hüsnü işaret ediyorlar. Disturuna kimsal olmaktır. Demek kuyuda zenav gibi veyahut dereler gibi maksat ise ortalarından istimdat edici bir havuz gibi olmak gerektir. En muhasım! Zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazar-ı akıl ile alınan suret-i garaz müşevdeş olmamak için tecavüp ve teavun ve istindah lazımdır. İşaret Bu noktadan intizam neşet etmekle tenasup tevellüt edip hüsn ve cemal parlar. Eğer istersen Rabbi İzzet'in kelamına teemmül et, ez cümle. Zerresi büyük bir taş kadar büyük olan azaptan tahvir ve insanı kalal ve tahammülsüz olduklarını göstermek için sevk edilen وَلَاِنْ مَسَّدْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكِ ''Andolsun ki Rabbinin azabından küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa olan ayete bak. Nasıl ki şeyi zıddından ikaz ettirmek olan kaideyi i beyaniyeyi binaen, tehvil ve tahvif için azabın bir parçasının vereceği tesirini göstermek istediğinden, kıllet olan esas maksada nasıl kelamın her tarafı elini ona uzatıp kuvvet veriyor?'' Şöyle min lafzındaki teşkit ile takdir ve meseddeki yalnız tamaz ve nefhatun maddesinde ve sırasında ve tenfirindeki taklîm ve tahzir ve min'deki tebais ve nikale bedel azabun zikrindeki tehlil ve rabbike'deki iman ve rahmet umunan taklîli göstermekle azabı nihayet derecede tazim ve tehvil eder. Zira azı böyle olursa Çoğundan Allah Hem bir, Bu sana sermeşktir. Yazabilirsen meşket. Zira bütün ayet ı Kur'an'ı Bu intizam ve tenasub ve hislemaskardırlar. Fakat makasit bazen mütedafilen müteselsildir. Her birinin tevabi ötekiyle mukarim olur. Fakat muhtelik olmaz. Dikkat etmek gerektir. Zira nazar-ı böyle yerlerde çok halk eder. Beşinci mesele, kelamın servet ve rüsatı ise nasıl suret-i terkip nefs-i maksadı gösterir, öyle de müstakbeatının telmihatıyla ve esalibin işaratıyla garazın, lavazın ve tevadiğini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Zira telmih ve işaret ise sakin olan hayalatı ihtizaza ve sakit olan cevanebini söylettirmekle kalplerin en uzak köşelerindeki istihsanı ve alkışlamayı tehliş etmeye büyük bir esasdır. Evet, telmih ve işaret ise yolun etrafını temaşayla tenezzü etmek içindir. Kast ve talep ve tasadrıf için değildir. Demek mütekellim onda mesul olmaz eğer istersen. Bu beyitlerin işlerine gir, bir derece seyre şayan noktalar vardır. İşte çal olan atına binmiş, Nazem'in karşısında gençlenmek isteyen ihtiyar babanın sakalının içine bak. Belagatın çok anahtarlarını bulacaksın. Al, kapıları aç. İşte. قَالَبْ كَبِرْتَ وَشِبْتَ قُرْتُ لَهَا هَذَا غُبَارُ وَكَيَعِ الْدَهَرِ Yani dedi, ihtiyar oldum. Dedim, değildir. Belki mesai bir dehrin gürültüsünden, ayakları altından çıkıp sakalıma konmuş bir beyaz gubardır hem de bela yerdiğin imadul katiri de ki فإن ذاك اقتسام الرأي yani sakalın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın zira nurun tecessüm gibi dimadan erimiş sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür hem de ve aynı ki katmanet bile ile şiddetin falan tenbih illa bi sukhi mashib yani gece gibi gençlikte gözün Nev mü dalmış ancak subuh misal olan sakanın beyazıyla uyanabildi. girdi hem de Vakenlama sabahu cebin Yahu Tıktaş samilhudefi akşa Yani ciriti istemek yolunda sabah atının yüzüne yedi beyzasıyla bir tukat vurdu Atın dahi kısasını almak için, talyâr olan subha erişti, yere vurdu. İçinde dört ayağı ile gezindi. Demek, akım çaldır. Hem de كَأَنَّ قَلْبِي وُشَاحَاهَا اِذَا خَطَرَكْ kulbuha fi فِي الصَّمْتِ وَالْخَرَسِ Yani kalbim maşukumun kemeri gibi hareket ve hışhış hış etmekte. Onun kalbi ise, onun bileziği gibi sütun ve sükuttadır. Demek, beli ince. Bireye kabul olduğu gibi kalbim onun kalbim müşnakidir. Demek ki hüsn ve aşkı ve istinayı ve iştiyaka bir taşla vurmuştur. Hem de ve elka bi sahra'il gabit ba'ahu nuzulan yemani bil ayadi Muhammede. Yani tacir Yemenli gibi yağmurdan gelen sel yüklerini eskallerini, gabit sahrasına attı. Nasıl ki bir tüccar akşamda bir köye gelse, gecede köylüler rengarenk eşyalarını satın alsalar, sabahleyin herkes bir renkle süslenmiş olduğu halde evinden çıkıyor. Hatta köyün çobanı dahi kırmızı bir mendili bağlıyor, öyle de. Sel sahraya yükünü attığı gibi ticareti hafiyeye benzer imtizacatı kimyeviye ile çiçeklerin nazeminlerine güya rengarenk elbise alınır, dikilir hatta çiçeklerin çabanı ıtkal'ına şayan olan kefme başını kırmızılaştırıyor. Bu kendi ihraç edilir bir dah mahsulüdür. Hem de var'el o yahad'el gadru wanferecet. Mesafetül <gülüyor> fulke beyne'l kavl ve'l amel. Yani vefa gavr'u idam'a çekildi. Tufan-ı gadir fedarana başladı. kavil ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı uzağa gitmek istemiyorsan, bu makalenin bir parça ma nazar et. Bu meseleye numune olmak için çok parçaları bulacaksın, el cimle. Ayatın, belâin-i ircazının ve esrar-ı belâgatının teşrafı yalnız belâgat-ı arabiyedir, tesefe-i yunaniye değildir. Veyahut, makale-i olan, mesele-i ulanın hatimesindeki işarete bak. İşte, fırtat denilen şeriat-ı kibriye, ve misafir olan küre arza farz etmiştir ki, şemse ihtira eden yıldızların satında durmak, şüzüz etmemek. Zira zemin zelciye beraber eteyna ha'e'in isteyerek emline uyduk demişlerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Şimdi teemlül et. Bu misaller karşı ve arkalarından öyle makamatı gösterir ki, arkalarından başka makamat, hayal-meyal gibi başını çıkarıyor. Altıncı mesele. Kelamın semeratı ise tabakatı muhtelifede, suveri de teşekkül eden bir Şöyle, kimyaya aşina olanlara mağrumdur. Bir maddeyi, mesela altın gibi bir unsuru istihsal edildiği vakit, makina veya fabrikayla, müteaddit borularla, muhtelif teressubatıyla, mütenevri teşekkülatla, Tabakatı mütefavite de geçer, En nihayet ondan bir kısım tahassül eder. Kelam denilen maami mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış, muhtasar bir haritanın istiav ettiği gibi, nefahimi mütefavitenin sureti teşekkülü budur ki, tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı, ihtizada gelmekle müyünat hevellüt eder. Ondan hevai manalar bir derece, aklın nazarına ilişmekle, aklı kendine müteveccih eder. Sonra o buhar halindeki mana, bir kısmı tekâsif etmekle temayülat ve tasavvuratın, bir kısmı muallak kalıp, bir kısım dahi takattir ettiğinden, akıl ona rağbet gösterir. Sonra mayi halindeki kısımdan, bir kısım tasallüb ve tahassif ettiğinden, akıl onu kelam içine alıyor. Sonra o mütesallübden, bir resme mahsus ile, temessül ve tecelli ettiğinden akıl onun kâhmetine göre bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir. Demek müteşahıs olanı kelamın suret-i mahsusası içine alıyor ve tasallut etmeyeni tehvanın eline verir ve tahassül etmeyeni işaret ve keyfiyeti kelama yükler ve tatattır etmeyeni kelamın müstebihatına havale eder ve tebahhur etmeyeni üslubun ihtizazatına ve kelamla refakat eden mütekellimin etbarıyla eder. İşte bu silsilenin borularından ismin müsemması ve fiilin manası ve harfin medlulu ve nazmın mazruhu ve heyetin mefhumu ve keyfiyatın mermuzu ve müstakbaatın müşarın ilehleri kitabı teşhi eden etvarın muharrikleri, hem de dal bil ibarenin maksudu ve dal bil işaretin medlulu, ve dal bir tehvanın mefhumu kıyasisi ve dal bil iktizanın manay zarurisi ve daha başka mefahim, umumen bu silsilenin birer tabakasından ilka eder ve şu madenden çıkar. Eğer seyretmek istersen kendi vicdanına bak, şu meratibi göreceksin, şöyle. Senin mahkubun, vatka gözünüzün penceresinden şua ve belki husbünü vicdanınıza ilka ederse, o aşk denilen narı ı mukade, birden yandırmaya başladığından, hissiyat iltihada başlamakla, amal ve müyulat dahi heyecana gelip, birden o amaller üst kattaki hayalin tabanını deler. İmdat istediklerinden o hazine türlü hayal Saf deste hareket ve mahbubun mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onun mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden, başkasının mehasiniyle işba olunmuş olan hayalat ise, o amalin imdadına koşarlar. Beraber hücum edip, hayalden misana kadar inmekle beraber, zülal misale olan meyli arkalarında, ve firattan olan teellümü sağda, ve tazim, ve teybir, ve iştiyat sola, ve terahum ve lütfü iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine, ve hediye olarak Mediha'nın gerdanını, ve senanın dürlerini ellerine almakla beraber o ıktatına şayan olan o ateşi söndürmek için zulale i celbeden tavsiti bil-kezail ile arz-ı hacet ederler. İşte bak kaç tabakakta bildiğim manadan başka ne kadar maani başlarını çıkartıp görünüyor. Eğer korkmuyorsan İbn-i Farid'in veya Abu Tayyib'in gözlerinden müthiş olan vicdanlara bak ve vicdanın tercümanı olan sustu bir lafzi uardan hoca ucumetiha hakkıli karti en yüznilizi varsa göz ucuyla yanaklara bir dır diktin dikkii gülü koparmak gözünün hakkıdır hem de fenin aynı ve alpçayı öyle helate helaaidin arsi ve salise tebbeti. Beni ziyaret eden doktor göz ve iç organlarım için hel Suresinin birinci ayetiyle Tebbet suresinin üçüncü ayetini okudu. Hem Saddun kama, zamei lumake limanza ve hava ke kalbi Niçin bu koyu renk? Benim seni şiddetle sevmeme engel oldu halbuki aşkından kalbin paramparça olmuştu hem de huşaye ala cemrin zekiyyin min ve aynaati tertao hiç organların bir ağaçtan tutuşmuş ateş koru üzerindedir gözlerin ise güzellikten oluşan bir bahçede dolaşmaktadır Gör ve diy ki gözleri cennette tenezzüh eder fakat vicdanlarındaki cehennem tazi eder. Öyle Mehasine işaret ve istinasına remis ve teellüm-ü kiraka ima ve şevk-i ve taleb-i risale telbi ve tarafımını celbeden üstüne tansiz etmekle beraber hissiyatını tahrik eden heyet-i etbariyle çok hayalent rakikayı göstermişlerdir. İşaret. Nasıl bir hükümetin imtizamında? her memura istidabi misletinde, vazife derecesinde, hizmet miktarınca ücret vermek lazımdır. Öyle de. Böyle meratibi mütefavit eden, ihtilat eden manalar ise, garaz-ı olan mesûb lehül kelamın kelâmın merkezine kurbiyet misletinde ve mahsuda hizmet derecesinde, her birine inayet ve ihtimamda, hisse ve nasiplerini taksîm-i ile tefrik etmek gerektir. Ta ki o muâdelekle intizam, ve o intizamdan tenasüp ve tenasüpten hüsn-i ve o hüsn-i ifaktan muaşeret ve o hüsn, hüsn muaşeretten kelamın kemaline bir nizan-ı tadil çıkabilsin. Yoksa vazifesi hizmetkarlık ve tabiatı çocukluk olanlar büyük rütbeye girmekle tekebbül eder. Tekebbül etmekle tenasübünü bozup muaşereti teşviş eder. Demek kuyudat kelamın istidatlarını nazara almak gerekir. Evet, her şeyi istidadı misbetinde terfi etmek lazımdır. Zira görünüyor ki, göz burun gibi bir ağza ne kadar güzel olursa, hatta altından olursa, haddinden büyük olduğu halde sureti çirkin eder. Kendim, nasıl bazen en küçük bir nefer bir hizmete, mesela düşman ordusuna keşf razı gider, müşir gidemez. Veyahut bir küçük talebe yaptığı işi büyük bir alim yapamaz. Çünkü büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi altında büyüktür, kezalik. O mani mütezahime içinde bazen bir küçük mana riyaset eder. O kıymet var oluyor. Zira onun vazifesi şimdi gelecek bir espatla ehemmiyetlidir. Buna işaret eden ve kıymetine menar olan sarı hüküm ve lazım-ı kariyedinin ademi salahiyetidir ki onun halkarası için irsal lafız, ve sevgi edesin ve kelam dahi postacılık etsin. Zira ne bedihi ve malumdur, görünüyor veyahut hafif ve zayıftır, asıl garazda ehemmiyeti yoktur veyahut onu hüsnü telakki ve kabul edecek ve ona kulak verecek muhatap yoktur veyahut mütekellimin haline muhafakat ve tekellüme dâi olan arzuya hizmet edemez veyahut muhatabın şer'le ve haysiyetine intizac. İstimzaç edemez. Veyahut kelamın makamında ve müstetbeatın tevabiinde ecnevi görünüyor. Veyahut garazın muhafazasına ve levazımın tedarikine müstahit değildir. Demek her bir makamda bu esbaplardan yalnız birinin sözü dinlenir. Fakat umumen ittihat etseler, kelamı en yüksek tabakaya çıkartıyorlar. Hakime. Bazı maani muallak vardır ki bir şekli muayyenesi ...ve bir vatan hususiyyesi yoktur. Müfettiş gibi her bir daireye girer. Bazı temline hususi bir lafız takıyor. Bu muallakatın bir kısmı ise harfiye ve hevaiye gibidir. Başka kelime onu beronuna çeker. Bazen bir cümleye, belki bir kıssate nüfuz eder. Ne vakit o cümleyi ezdirirse, ruh gibi o mana tekattür eder. Mesela hasret ve işbiyat ve temeddü ve teestüt ile ahir gibi manalardır. Yedinci mesele, belahatın ukde-i hayatıcısı, tabiri diğerine beyanın felsefesi Yahut şiirin hükmeti ise hariciyatın nevamisi ve mekayesini temessül etmektir. Şöyle, hakaik-i hariciyedeki kanunları kıyas-ı temsili cihetiyle ve devran tarihiyle ve vehmin tasarrufuyla şairani olan maneviyat ve ahvalde yerleştirmektir. Demek ayna gibi kârıştan, inikas eden hakikatin şu ağlarını temsil eder. Dünya kendi sanat-ı hayaliyesiyle ve nakş kelamisiyle külfat ve tabiatı taklit ve muhakat eder. Evet, kelamda hakikat olmazsa da en akal şeyi ve nizamından istimnat etmek ve onun danesi üzerinde sümbüllemek gerekir. Fakat her danenin mahsus bir sümbülü vardır. Bir buğday, bir ağaç kadar sündüllenmez. Felsefeyi beyan nazara alınmazsa, belagat hırafat gibi, hayal gül gibi, Sami'ye hayretten başka bir fayda vermez. İşaret Felsefeyi beyaniye müşadih, nahmin dahi bir felsefesi vardır. O felsefe ise, vazığın hikmetini beyan eder. Çünkü ü nahirde, meskur olan münasebatı meşhure üzerine müessestir. Mesela bir mamule iki amil dahil olmaz. Ve her laçı fiili gördüğü gibi sabretmez. Misal ister. Hem fail kuvvetlidir. Kavi olan zanneyi kendine eder. Mesela haric ve kainatta cari olan kanunların biren aksi misalitsidir. Kendi. Bu münasebet Allah'a ve sarkige olan hikmet vazıf ise, felsefeyi beyan derecesinde olmazsa da Pek büyük bir kıymeti vardır özgünle. İstikrar ile sabit olan ulûm-u nakliyeyi ulûm-u akliyenin suretlerine çeviriyor. Sekizinci mesela. maami beyaniyenin aşılaması ve telkihi ve manaların vecayiş ve intilapları, kelimenin manayı hakikisi ya garaz veyahut manayı muallakadan birisini teşerrip ve içine cezbetmektir. Zira içine girdiği vakit sahibin beyt olan hakikate ve esasa dönüyor. Ve asıl nafsın sahibi olan mana ise, bir suret-i hayatiyyeye dönüyor, ona medet verir. Ve müstakbaattan istindad eder. Bu sırdandır ki, kilim-i vahidenin maani müteaddidesi oluyor. Ve becaiş ve telki hakkından çıkar. Bu noktadan gaflet eden büyük bir belagatı kaydeder. İşaret. Bir şey merkep ve ise ala lafzına müstahak olduğu gibi, zarf gibi içine aldığından fi lafzını ister. Tecri fil bahri, denizde akıp gider gibi. Hem de bir şey alet olduğundan ba lafzını ister. Ve mekan ve merkep olduğundan fi ve ala lafızları dahi ister. Saad-ı-sapha dama merdivenle çıktım. Hem de dahi olduğundan ila ve hatta lafızlarını ister, illed ve zaf olduğundan lam ve fi lafızları daha ister. O şemsu tecrübi müstakarın daha. Güneş de onlar için bir delildir ki kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider gibi. İşte sermeşk, sen de kıyas edebilirsen et. Terbi. Bu mütedahil manaların hangisi daha ziyade senin garazına temas eder ve maksada rahim vardır ileriye sür ve isharet. Bakileri ona teşii edici yaptır. Yoksa senin tarzı ifaden, haşmet ve ziyneti beyan eden çıplak duracaktır. Dokuzuncu mesele iradeci düz ilgiyi ve tasavvuru basitliği aciz bırakan kelamın yüksek tabakası şudur ki mütedahilen müteselsil olan maksadın addı ve metanasılan muhtabut olan metalibin teselsülü ve netice-i vahideyi tevlid eden asılların istinmaı ve her biri ayrı ayrı semere veren furuu tesirenin istimbatına istidad veya kazanmını iledir. Şöyle ki maksadın maksat olan en uzak ve yüksek hedef ve garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar birbirine muhtabut ve birbirine luksaniyetini pekmel ve komşuluk hakkını eda etmekle kelama at ve azamet verir. Dünya birini vazetmekle etmekle öteki ve diğeri ve başkasını ve daha başkasına vaz eder. Ve sağ ve solda ve her cihetin misbetini gözetmekle birden o makasıdır. Kelamın kasrı müseyyedesine kuruyor. Dünya çok akılları kendi aklına muavenet etmek için istişare etmiş, istihdam ediyor. Sanki o mecmu makası da her bir maksat, tesaviri mütedahil eden müşkerek bir cüzdür. Nasıl mütedahil paslillerde, siyah bir noktayı bir ressam koysa, o nokta birinin gözü, ötekisinin yüzünün hali, verikisinin burnunun deliği, başkasının ağzı olduğu gibi, kelam-ı dahi dâfi öyle noktalar vardır. İkinci nokta, kıyas mürekkep ve müteşaat sırrıyla metalip, tenasül edip, teselsür etmektir. Dünya mütekellil, o metalibin beka ve tenasülünün bir tarihi tabiisini işaret eder. Mesela, âlem güzeldir. Demek sani kimdir? Abes yaratmaz, israf etmez. İstidadatı mühmel bırakmaz. Demek intizamı daima tekmil edecek. Ciğer şikaf ve tahammülsüz ve emel öldürücü bütün kemalatı zir-ü eden, hicran ebedi olan ademi insanı musallat etmez. Demek saadeti i olacaktır. Üçüncü makalenin ikinci şehadetinin mukaddemesinde, nübüvvet-i mutlakanın mebahasında insanın hayvandan üçüncü cihet farkı buna iyi bir misaldir. Üçüncü nokta. Netice-i vahideyi tenatuç eden usule ü cem ve zikretmektir. Zira her bir aslın yüksek neticeyle kasten ve bizzat irtibatı olmazsa, la akal bir derece irtizaza, ve intişafa getirir. Dünya usul denilen mezahir ve aynaların ihtilatıyla ve netice ve mütecellinin vahbetiyle, maksadın tecellüdüne ve ulviyetine ve hayat-ı alem denilen devran umumi olunan, ı umumi tesmiye olunan, hayat-ı külliye ile yad edilen hakikatıyla, kelamın kuvve-i hayatiyesinin ittisaline işarettir. Üçüncü makalenin ahirindeki üçüncü maksatta olan birinci maksat buna bir derece misaldir. Hem de Üçüncü makalede, dördüncü mesele ve meslekten olan işaret ve irşak ve tembih ve muhakeme buna misaldir. Tanzur ila kelami r-Rahmani lezi alleme'l-Kur'an. Fe bi'eyyi âyâti rabbike la ketecella hâzi l-hkîta. Fe veylun hîne izin lizzâhirînen lezîne yehmilûne mâ lâ yefhamûne alet tekrar. Kur'an'ı öğreten Rahman'ın kelamına bir bak. Rabbinin ayetlerinden hangi biri var ki... Bu hakikat onda tecelli etmesin. Yazıklar olsun. O zahir perestlere ki anlamadıkları şeyi tekrara hamlederler. Evet, Rabbi İzzet'in kelamına dikkat edilse, bu hakikat her yerde nur gibi parlar. Evet, nur gibi köşelerinde ve makatılarında iştima edip zülal-ü belagat fışkırıyor. Nefrin o zahir perestlere ki bu hakikattan gaflet edip tekrara hamlediyorlar. Dördüncü nokta. Kelamı öyle ifrar etmek, ve vermektir ki, pek çok furuların tohumlarını mutazammın ve pek çok ahkama me'fas ve pek çok maaniye ve vücudu muhtelifeye delalet etmektir. bu istidadı kazammınla kelamın kuvve-i namiyesinin kuvvetine tervih eder. Ve hasılatının kesretini gösterir. Sanki o furu ve vücudların mahşeli olan meselede cen eder. Ta ki mezaya ve mehasinini muvazenet edip her bir fer'i bir daraza sev ve her bir veç'i bir vazifeye talim eder. Fanzu ila <gülüyor> kıssati Musa. Fe innehâ ecdâ min tefâritil asâ. Ahazahel Kur'an biyedihil beyda. Fe harred saharatul beyan sacidine ibelâ gâtihî. Kıssay Musa'ya bir bak. Bu kıssanın tamamında onun her birinden daha büyük bir kuvvet vardır ki Kur'an onu yedi beyzasına aldığı vakit, İn-i beyanın sahirleri, onun belagatı karşısında secdeye varmışlardır. Evet, kıssa Musa meşhur, dar bu meseldeki tefarikul asadan daha nafidir. Nasıl o alsa, ne kadar parçalansa yine gitmişe yarar. kıssa Musa dahi öncedir. Bu hasiyetine binaendir ki, Kur'an yedi beyza-i mucizül beyanıyla o kıssayı aldı ve süveri müteaddide de gösterdi. Her bir ciheti hüsnü istiman etti. hend beyanın saharası, belâhâfına secde, ber, zemini i ve muhabbet ettiler. Ey birader! Bu meselede olan hayal meyal belâhâ, bu esâlip ile sana öyle bir şecereyi tersim eder ki, cesim uruk müteşabike, uzun boğumları mütenasika ve müteşâib, dalları müteânika, meyve ve semeratı müteneddiya olan bir şeceri hakikat sana tasvir eder. Eğer istersen altıncı meseleye temaşa et. Zira çendan müşerbeş ise bir derece bu meselenin bir parçasına misal olabilir. Tenbih ve en ey birader. ki şu makale sana gayet mırnak görünüyor. Fakat ne çare. Mukaddemenin şeyni icmal ve iyi Kötü bir ü de sana tecelli edecektir. Onuncu mesele. Kelamın selaseti ise bir derece hissiyattan tafralık ve iştibak etmemek ve tabiatı taklit ve harici temessül ve mesil-i sedat ve maksat ve müstakarrın teme Şöyle ki, kelamda hislat da tamam olmadan çifte atmak, başkasıyla mezc etmek selasetini tahayyir eder ve nizamsız iştibaktan tevakki ve mani de tederviş lazımdır. Hem de Sanat-ı tabiata şaketlik etmek gerekir. Ha, Ta, tabiatın kavalini onun sanatında ilikas edebilsin. Hem de, tasavvuratını öyle hariciyata muhaki ve müşakil etmek lazımdır. Faraza, tasavvuratı imadan kaçıp, haricde tecessül etseler, hariç onları istilhak ve neseplerini inkar etmesin ve desin, onlar benim veyahut keennehu veyahut benim veledimdir. Hem de garazın nesilinde ve kastın mecrasında teferrüt etmemek için sedat etmek, çele çepe temayül etmemektir. Ta canipler garazın kuvvetini teşerrüt etmekle ehemmiyetsiz etmesin. Belki köşeler tazamın ettikleri taravet ve letafetiyle zelan gibi garaza imdat ve kuvvet vermek gerektir. Hem de kastın müstakarlı temeyyüz, ve arazın mültakası taayyül etmek, selasetin selametine lazımdır. On birinci mesele. Beyanın selamet ve sıhhati ise, hükmü levazın ve mebadisiyle, ve alatı ı ispat etmekdir. Şöyle ki, bir hükmün levazımını ihlal etmemek, rahatlığını bozmamak ve nezara almak, ve mebadisinden istimdadı hayat etmek için müracaat etmek, ve hücum eden evhanın itirazatına mukabele edecek, sual-i mukadder'e cevap olan kuyu dağıtıyla etmek gerektir. Demek kelam meyvedar bir ağaçtır. Cinayet ve istinadan himayet etmek için dikenleri ve süngüleri dizilmişler. Güya o kelam. Birçok münazaratın neticesi ve pek çok muhakematın gibdesi olduğundan gayet ulvi olarak evhanın şeyatini, istirakı sen edemezler eğri nazarına bakamazlar. Dünya mütekellim, altı cihetini nazar alıp, etrafına bir sur çekmiştir. Yani, mevzu veyahut mahmulün tatmidiyle, veyahut hausisle, veyahut başka cihetle, vehmin hücumuna müsait noktalarda birer müdafi müheyyah ederek, baştan aşağıya kadar mukadder suallere cevap hükmünde olan huyudatıyla mücehhes etmektir. Eğer buna misal istersen, şu kitap, bir tamamihi, buna uzunca bir misaldir. Lâsıl yaman, i ise en parlak bir misaldir. On ikinci mesele. Kelamın selamet ve rendeçlenmesi ve itidali mizâcı ise, her kaydın istihkak ve istidâdına göre inayeti taksim ve fil'at-ı islubu tevzi edildirmektir. Hem de hikayet de olursa, mütekellim kendini an yerinde arz etmek gerektir şöyle. Eğer başkasının hissiyat ve efkarının tasvirindeyse, mahki anha hulûl etmek ve onun kalbinde misafir olmak ve lisanıyla tekemmül etmek gerektir. Eğer kendi malınla tasarruf etse, alameti kıymet olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın istihkak ve istidad ve nazar almakla taksiminde adalet ve isluplarda istidadın kıvametine göre kesmektir. Ta her bir maksat onun münasibinde olan üsluptan cille gel ve Zira üslubun esasları üçtür. Birincisi, üslubu bu mücvedidir. Sagit şerifin ve Nasrüd Dini Tusi'nin sade olan maarazı kelamları gibi. İkincisi, üslubu bu müzeyendir. Abdül Kahir'in delailül iyaçaz ve esrarül belagasındaki müşahşa ve parlak kelamı gibi. Üçüncüsü, üslubu bu âli'dir. Sekkaki ve zamak ve i̇bn Sina'nın bazı muhteşem kelamları gibi. Veyahut şu kitabın mealindeki Arabiyyül ibare, Lasiyyama, Makale-i Salisedeki Müşeddeş fakat muhkem parçaları gibi. Zira mevzu'un ünviyeti -ül şu kitabı Üslub-ı Ali'ye etmiştir. Yoksa benim sanatımın tesiri cüz'idir. En Eğer ilahiyat ve usul bahis ve tasvirinde isen, şiddet ve kuvvet ve heybeti tazannun eden üslub-u âliden ayrılmamak gerektir. Eğer hitabiyat ve ikna-ayyatta isen, ziynet ve parlaklık ve tergir ve terhibi tazannun neden üslub yeni elinden gelirse elden bırakma. Fakat gösteriş ve tasannur ve alan perestane nümayiş etmemek gerektir. Eğer muamelat ve muhaverat ve alet olan ilimlerde isen, vefa ve ihtisar ve selamet ve selanset ve tabiiliği tekeffül eden ve sadeliğiyle cemal zatiyeyi gösteren üslub bu mücevrede ihtisar et. Bu meselenin katimesi. kelamın kanaat ve istinası ve asabiyeti ise makamın haricinde üslubu aramamaktır. Şöyle ki, mananın kâhmetine göre bir üslubu kestirmek istediğin vakit dahil-i makamda olan menba'dan ...ve mevzuun fabrikasından, la akal, kelamın tazammın ettiği mevzuun veya kıssatın veya senatın levazımının parça parçasından... ...ve tevabiinin kıt'a kıt'asından bir işlubu dikmek, zaruret olmadan, harice medd-i etmemek, ta bir hata olmasa, harice boykotaj etmekle... ...elbette kelamın kuvveti tezahüd ettiği gibi, servetin davulmamasına en büyük esastır... Demek mana ve makam ve sam'at ise kelamın delalet-i vaziyyesine yardım edebilir. Nasıl kelam delalet-i ile manayı gösterir? Önceden de. Böyle üslub ise tabiatıyla manaya işaret eder. Eğer bir numune istersen dokuzuncu meseledeki Arabi parçalarına bak işte. Fanzur ila kelam-i rahman Kur'an هذه ايات ربك لا تتجلى هذه الحقيقة. فليل الذين يحملون على التكرار فإن تنزل إلى قصة موسى فإنها من أخذها القرآن البيضاء فخرت البيان ساجدين لبلاغته Rabbin ayetlerinden hangi biri var ki bu hakikat onda tecelli etmesin? Yazıklar olsun o zahir terestleri ki anlamadıkları şeyi tekrara hamlederler. Bu hakikatı görmek istersen Kıssa-i Musa'ya bak. Bu kıssanın tamamında onun her birinden daha büyük bir kuvvet vardır ki Kur'an onu yedi beyzasına aldığı vakit ilmi beyanın sahipleri onun belagatına hayran kalmış ve muhabbetle secdeye varmışlardır. Eğer istersen, ulum-u aliyenin kitaplarının dibacelerine bak. Eğer çenden o dibacelerde şu sanatı belagat çok dakik, velatik olmazsa da, fakat ondaki beraat-ı istihlal bu hakikata bir beraat-ül istihlaldir. Hem de şu kitabın dibacesinde mucizata işaret yolunda Peygamberimizin zatı, nübüvvetine mucize gösterilmiştir. Hem de üçüncü makalenin gibi açısında kelimenin şahadetin şehadetin iki cümlesi birbirine şahit gösterilmiştir. Hem de yedinci mukaddemede inşikaf-ı kameraya yere inmeyi ilave edenlere denilmiş mucizenin kamerini münhasir ve şems gibi bürhan-ı suha gibi mahdi olmasına sebep oldunuz. Buna kıyasen şu hakikata, şu kitapta birçok numune bulabilirsin. Zira bu kitabın mesleği benim gibi harice boykotajdır. Hatta zaruret olmazsa, etker ve mesailde ve misallerde ve esalipte harice boykotaj etmektir. Fakat tevafuku hatır olabilir. Zira hakikat birdir. Hangi kapı ile girsen anneni göreceksin. Tatime, söylenene bak, söyleyene bakma söylenilmiştir. Fakat ben derim, kim söylemiş, kime söylemiş? Ne için de söylenir, niçin söylenir? Söylediği sözü gibi dikkat etmek, belahat noktayı nazarından lazımdır, belli ki elzendir. İşaret Malum olsun ki, fenn-i maani ve beyanın mezayasının belahatça mühim bir şartı, kasten ve amben, garazın cihetini emaratla işaret ve alamatın nasbıyla kast ve ambini göstermektir. Zira onda hesabı bir para etmez fenn bedi'in ve tezlinat-ı şartı ise tesadüf ve adem-i kastır. Veyahut tesadüfi gibi tabiat manaya yakın olmaktır. tuşi de olmasın ki tabiata ve hakikat hariciye delalet eden ve hükmü zihniyi kanunu hariciyle rakd eden, kabirca ise perde delen, altındaki hakkı gösteren aletlerin en sekabı inme-i takdikiyedir. Ve evet, şu innenin şu hasiyetine binaendir ki, Kur'an'da kesretle istimal olunmuştur. Hem de, ey birader, bu makaledeki kavani-i şu perişan esalikten teberri ve nefret etmesi seni tahrik etmesin. Mesela, eğer bu kanunlar iyi olsaydılar, onları vaaz edene iyi bir ders-i belagatı vereceklerdi. Hem de güzel bir üslubu diyeceklerdi. Halbuki onları vaaz eden ise ümmidir üslupları dahi perişandır gibi bir vehme zahir olma. Yahu bu vehme ehemliyet verme. Zira bir fende her bir ilim sahibi onda sanatkar olmak lazım gelmez. Hem de ilen merkeziye olan Kuvve cazibe, anil merkeziye olan Kuvve i, -i dafiyaya galiptir. Çünkü kulağın limana karabeti ve akılla sılayı rahmi vardır. Halbuki madeni kelam olan kalp ise nisandan uzak ve eşnedidir ve hem de çok defa lisan kalbin dilini tamamen anlamıyor. nasıl siyana. Kalp bazen meselenin derin yerlerinden, kuyu dibinde gibi bir tın, tın ederse, lisan işitemez, nasıl tercümanlık edecektir? El hasil. Tehin daha esherdir. Esselam. İtizar. Ey şu dar ve ince ve karanlık olan yolda benimle arkadaşlık eden sabırlı, ve metanetli zat, zannediyorum bu ikinci makalede yalnız hayretle seyirci oldum, müstemi olmadım. çünkü anlamadın, hakkınız var. Zira mesail gayet ve artları uzun ve ibare ise gayet muhtasar ve muğlak ve Türkçemde epeyce noksan ve müşerber ve vaktim dahi Ben de acele, sıhhatim muhtel, Başın nezlelidir. Şu karışık zeminde ancak şöyle bir varak fare çıkabilir. وَالْعُزْرِ اُنْ بَكِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ Ey idrâber! unsur hakikatı kübra gibi ve unsur belagatı belâgatı gibi mezced. Elektrik şuası gibi olan has-ı geçir. Ta gayet hararetli ve parlak ziyalı olan unsur akideyi netice vermek için senin zihnine istidadat ver işte İşte unsur akideyi üçüncü makalede arayacağız. İşte başlıyorum Nafu. ''Unsur-u akide'' Bismillahirrahmanirrahim. ''Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah'' Bu Kilime-i âliye, üssül esas İslamiyet olduğu gibi, kaynak üstünde temevhüç eden İslamiyet'in en nurâni ve en ulvi bayrağıdır. Evet, misak-ı ezeliyye ile tayman ve yeminimiz olan iman, bu menşûr-u mukaddesde yazılmıştır. Evet, âb hayat olan İslamilik ise, bu kelimenin aynı hayatından nebean eder. Evet, ebeden namzet olan nev-i beşer içinde, saadet sarayı ebediyeye tayin ve tepsir olanın ellerine verilmiş bir fermanı ı Evet, kalp denilen avali i gaybe karşı olan, penceresinden kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan, kimsâ-ı nuraniyle sultan ezeli ilan eden haritay-i ve tercümanı ı beliridir. Evet, vicdanın esrarengiz olan nutku beliganesini, cemiyet-i kainata karşı vekaleten inşaat eden, hatibi fasihi ve kainata hakim ezel ezeli ilan eden, imanın mübelliri belihi olan, lisanın elinde bir menşuru layezadidir. İşaret, bu kelime-i şahadetin iki kelamı birbirine şahidi sadıktır. ...ve birbirini tespih eder. Evet, uluhiyet nübüvvete dürhane linnidir. Muhammed Aleyhisselam, saniyü celale zatıyla ve nisaniyle dürhane ilnidir. Tenbih. Fakaiki akaid-i İslamiye, bütün teferruatıyla kötü bir İslamiye'de mutassalan müberhene ve musarrıhadır görünebilir. Ve görülen şeyi göstermek, zahiren hatasına veya muhakabın kabavetine işaret... Ve keçil olduğundan akidenin yalnız üç dört unsurunu beyan edeceğim. Diğer hakikatını fuhul ulemanın kitaplarına tavale ederim. Zira bana hacet bırakmamışlar. Bu kademe. Eğer dikkatin malumu dur ki makasada Kur'aniyenin kezlikesi dörttür. Sani vahidin ispatı büvvet, ve ve hashcisme cismani ve akiddir. Birinci maksat, delail sani beyanındadır. Bir bürhanı da Muhammed'dir aleyhisselam. Sâni'nin vücut ve vaktifi, ispata ihtiyaçtan müstâniyidir. Nasıl ı Müslümanlara karşı çok derece ecila ve ashardır. Binaenaleyh, hitabımı ecanibe, bahusus Japonya'ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler. Ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisarla yalnız bir iki suallerine müteallik o cevabın bir parçasını söyleyeceğim. Onlardan bir sual. Ma'delilul ala min ila Bizi kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delalet eden açık delil nedir? mahlukat neden yaratılmıştır? Yoktan mı? Maddeden mi? Yoksa onun zatından mı? Ve diğer şüpheli sorular. Yani vücud saniye delil-i nedir? İşaret. Belki i olan marifetullah böyle mahdut olan kelamı sığışmaz. Binaen Kelamındaki iyonakın mazur tutulması mercudur. Pendil. berbeç ati kelamdan maksat muhakeme ve muvazenenin tarihini göstermektir. Ta ki mecmu'unda hakikat tecelli etsin. Yoksa zihnin cüz'iyeti sebebiyle o mecmu'un her bir cüz'ünde neticenin tamamını taharrü etmek, kuvve-i vahime'nin kasallut ve tereddüdüyle hakikatı evham içinde sekretmektir. Mukaddeme. Hakikatın keşfine mani olan arzu-i hilaf ve iltizam-ı muhalif ve taraftarı nefis Asılsız evhamını bir asla rica etmekle kendini manzul göstermek ve müşterinin nazarı gibi yalnız meayibi görmek ve çocuk tabiatı gibi bahaneyle mahane tutmak gibi emirlerden nefsini tecrübe şartıma edebilirsen huzuru hak edin de. Birinci maksat. Cemil zerrat kendiler, birer birer. Zat ve sıfat vesair vücudla ...gayrı mahdude olan imkanat maveyninde mütereddik diken... ...bir cihete takip, hayret bahşa mesalehi imtaç etmekle... ...sani'in bu vücuduna şehadetle... avali i gaydiyenin en muzeci olan latife-i Rabbaniye'den... ...ilanı sani eden, itikadın misbahını ışıklandırıyorlar. Evet, her bir de kendi başıyla... ...sani ilan ettiği gibi, tesadiri mütedahileye benzeyen mürekkebatı, müteşabikeyi, mütesaideyi kainatın her bir makam ve her bir nisbetinde, her bir zerre, muvazene-i cereyan -i umumi muhafaza ve her nisbette ayrı ayrı mesalih intaç ettiklerinden, sani'in kast ve hikmetin ve kıraat ettikleri için sani'in belaili zerrattan hak-hak ziyadedir. Eğer desen, neden herkes aklıya görmüyor? el evet, cevap. Kemal-i zuhurundan. Evet, şiddet-i zuhurdan görünmemek derecesine gelenler vardır. Cirm-i Şems dili. Teammel sotur el-kâinâti fe innehâ minel meleğil Yani ebuad ı alemin sayfasında Nakkaş ezeliğinin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak. Ve fikri hakikatta sarıl ta ki Mele-i gelen selâsîli resâîl seni alayı illiğin illiyyîn-i çıkarsın. İşaret. Kalbinde nokta istinad, nokta-i vicdan beşer sânîyi unutmamaktadır. Eğer çendan, dîmav, tâtil-i eşgal vicdan edemez. İki vaziyte-i mühimmeyle meşgurdur. Şöyle ki, vicdana müracaat olunsa, kalp bedenin aktarına meşri hayat ettiği gibi, Kalp gibi kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i sani dahi, ceset gibi istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniyeyle mütenasip olan amal ve nüyul-ü müteşaibeye neşri hayat eder. lezzet içine atar ve kıymet verir ve bas ve kendi eder. İşte nokta-i Hem de bununla beraber kavga ve müzahmetin meydanı olan dağda-i hayata peyderpey hücum gösteren alemin binler musibet ve mezahimlere karşı yegane nokta-ı istinad, sani'dir. Evet her şeyi hikmet ve intizamla gören sani hakime itikat etmezse ve alel amya tesadüfe havale ederse ve o beliyyata karşı elindeki kudretin aden i düşünse, tevaffuş ve dehşe ve telaş ve halsan mürekke bir hâlet cehennem numun ve ciğer şikafta kaldığından, eşref ve ahsen-ı mahluk olan insan, her şeyden daha perişan olduğundan, nizamı kamil ki aynatının hakikatına muhalif oluyor. İşte nokta-i Evet, melce yalnız marifet-i Demek şu iki noktayla bu derece nizamı alemde hüküm fermalık, Hakikatı ı emriyenin hassayı münhasırası olduğu için, her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan vücudu u saniye tecelli ediyor, akıl görmezse de ikrat veriyor. Vicdan lezzardır, kalp penceresidir. Tembih, ahş kemalat olan marifet-i saniye'nin miraçlarının usulü derttir. Birincisi, tasfiye ve işraata müesses olan muhakkikîn-i satiyenin İkincisi, İmkan ve hudusa mebni olan müteakellimiyimin parayıgidir. Bu iki asıl tilvâti Kur'an'dan teşahid etmişlerdir. Lakin fikri beşer başka surete ifra ettiği için hadiluz zeyn ve müşkilleşmiştir. Üçüncüsü hükmünün mesevidir. Üçü de Ta'avuz-u evhamdan masum değildirler. Dördüncüsü ki belaat ı genin ulun ve rütbesini ilan eden ve istiklamet cihetiyle en kısası ve vuzuk beşerin umumuna en eşmele olan miracı Kur'anidir. İşte biz dahi bunu ihtiyar ettik, bu da iki nebidir. Birincisi, delil-i inayettir ki menafi eşyayı tadat eden bütün ayat Kur'aniye bu deliyle ima ve şu durhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin züldesi kainatın nizam ekmelinde ciayeti i ve hikemdir bu ise Saniye'nin kast ve hikmetin ispat ve tesadüf vehmini ortadan neflediyor. Bu Mukaddeme. Eğer kendan her adam alemdeki riayet-i mesalih ve imtizamda istiklal-i edemez ve ihata edemez. Fakat mev beşerdeki telahub-u efkah sayesinde kainatın her bir nev'ine mahsus, kavaibi külliye muntazamadan ibaret olan bir fen teşekkür etmiş ve etmektedir. Bununla beraber bir emirde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan edemediği için kaidenin külliyeti nevin hiçbir intizamına delildir. Demek mi fünun ekvan, kaidelerin külliyetlerine binaen istikra kanunla tamla, nizam-ı ekmeli intaç eden birer bürhamdırlar. Evet fünun-u bir tamamiha, mevcudatın sinsinelerindeki halkalardan asılmış olan mesalih ve semeratı, ve inkılабat ahvalin telafi filmde saklanmış olan hikem ve tevâidi göstermekle, saniyin kas ve hikmetine parmakla şahadet ve işaret ettikleri gibi, şeyatin evvaha karşı birer nezim sakıptır. İşaret. Cehl-i mürekkebi intaj eden, nazarı satini tevhit eden ülfetten tecrübe i nazar etsen, ve akla karşı sedd turuk eden evhamın aşiyanı olan, nümaresat-ı ilzamiyattan nefsini tahliye etsen, kurdebini bir hayvanın sureti altında olan makineyi, i dakikayı, beddi-i irahiyenin, şuursuz, mecra ve mahretleri tahtit olunmayan ve imkanatında evleviyet olmayan, esbabı, basitayı, camili tabiiyyeden, husur pezir ve o deskahın maslulu olduğunu, kendi nefsini kandırıp mutmain ve ikna edemezsin. Meğer her bir zerrede etlatun kadar bir şuur ve Caninos kadar bir hikmeti ispat ettikten sonra zerrat sahireyle vasıtasız muhabereyi, itikad ve esbab-ı tabiyyenin üstün esası hükmünde olan cüz'ü lalife cezzadaki kuvve icazbe ve kuvve-i dafiyani iştimalarının hurtumu üzerindeki muhaliyetin damgasını kaldırabilesin. Eğer nefsin bu muhalata ihtimal verse, seni insaniyet defterinden sildirecektir. Fakat caizdir ki, her bir işin esası zannettikleri olan cez ve dev ve hareket, adatullahın kanunlarına birer isim olsun. Fakat kanun, kaidelikten tabiiliğe ve zihnilikten hariciliğe ve itibardan hakikata ve aletiyetten müessidiyete gelmemek şartıyla kabul ederiz. Ferci'el basara helkaran'ın kutur. Haydi, çevir gözünü. En küçük bir kusur görüyor musun? Nazarını aleme gezdir. Hangi yerinde noksaniyeti görebilirsin? Tella. Gören görmez, meğer kör olan veya kaslı nazar illetiyle müptela olan. İstersen Kur'an'a müracaat et. delir inayeti, vücuh-u en ekmel vekçiyle bulacaksın. Zira Kur'an, kainatta tefekküre emir verdiği gibi, fevâid-i tesker ve nimetleri tabah eder. İşte o ayet. Şu bürhân-ı inayete mezahirdir. İcmali budur tut. Tafsiri ise eğer meşiyet ilahiyeti anlat ederse ayet anfatil ve en hussiyi tefsir teriminde sema ve beşer ve arzın ilimlerine mahkut olan kötü bir senasede tefsir edilecektir. O vakit şu dırhân tamamı suretiyle sana görünecektir. İkinci delili Kur'an'ı, delili i Bunun hülasası, mahlukatın her nev'ine, her ferdine ve o nev'e ve o ferde müretteb olan asar mahsusasını mülkiç ve istidadı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Zira hiçbir nev-i ezeli değildir, imkan bırakmaz. Hem de bir zarure bazının hudusu, nazarın müşahadesiyle, Vesaileri dahi aklın gitmek nazarıyla görülür. Dehim ve tembi. i̇nkılab hakikat olmaz. Mev'i mütevasıfın silsilesi devam etmez. Tahavvul-ı esnaf, inkılab-ı hataikin İşaret. Her bir mev'in bir ademi ve bir büyük pederi olduğundan, silsilelerdeki tenasulden meşhet eden vehmi datıl o ademlerde o evvel pederlerinde tebehum olunmaz. Evet, hikmet, fen tabakatul arz ve ilmi hayvana ve nebatat lisanıyla 200 yüz bin mütecaviz olan, enva'un ademleri hükmünde olan, meddi i evvellerinin her diğerinin müstakillen hudusuna şahadet ettiği gibi, mevhum ve itibari olan kavani ve şuursuz olan esbabı ı ise, bu kadar hayret-feza silsüleler, ve bu silsileleri teşkil eden ve efrat denilen dehşet engiz, hatsiz makinayı acibe acide tasmi ilahiyenin ve icadına. Adem-i kabiliyetleri cihetiyle her bir fert ve her bir nevi müstakillen sani hakimin yet çıktığını ilan ve izhar ediyor. E ve sani zülcelal her şeyin cephesinde kudus ve imkan damgasını koymuştur. Kendi ezeliyet-i madde ve hareket-i zerrattan teşekkülü gibi umûr-u ihtimal vermek, sırf başka şeyle nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için o umurun esâs-ı fâsidesini nazarıyla adem-i derkinden neşrik eder. Evet, nefsini ikna etmek suretinde müteveccih olursa muhaliyet ve adem-i hükmedecektir. Faraza kabul etse de tegâful-ü en sebebiyle hasıl olan ısrarla kabul edebilir. Tendi. Mükerrem olan insan, insaniyetin cevheri itibarıyla daima hakkı satın almak istiyor. Ve daima hakikati arıyor. Ve daima maksadı saadettir. Fakat batıl ve dalal ise hakkı arıyorken haberi olmadan eline düşer. Hakikatın madenini kazarken ihtiyarsız, batıl onun başına düşer. Veya hakikati bulmaktan müstar veya tahsil-i halktan oldukça, asıl fıtratı ve vicdanı ve fikri, muhal ve gayrimakul bildiği bir emri, nazarı sattı ve tebe'iyle kabulüne mecbur oluyor. İşte bu hakikatı piş nazara al, göreceksin ki, bütün nizam-ı alemden, eseri gaflet olarak tevehüf ettikleri, ezeliyet madde ve hareket ve şu bütün akılları hayrette bırakan nakış ve sanat daha bir diyada, tahayyül ettikleri tesadüf-ü amya, ve bütün hikemin şahadatına rağmen, esbab-ı eden itikat ettikleri tezir hakiki ve nefislerine muhalate edip vehmin istimrara istina eden, ihlasıyla tecessüm ve tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci yapmakla teselli ettikleri elbette fıtratları reddeder. Fakat yalnız hakka teveccüh ve hakikata kastettikleri için şu evham-ı davetsiz olarak Yolun canibinden taarruz ettikleri için elbette hedef-i nazarını dikmiş olan adam. O elhama, tebeyi ve sathî bir nazarla bakıyor. Onun için muzahraf olan içine nüfuz edemez. Fakat ne vakit rağbet ve tas ve satın almak nazarıyla baksa, alma değil, belki iltifat etmeye ve bakmaya tenezzül etmez. Evet, şu kadar çirkin bir şeyi vicdan ve akıl muhal görüyor. Kalp dahi kabul etmez illaki müşahede ile safsata edip her bir zerreye hükemanın akıllarını ve hükkanın siyasetlerini verip her bir zevve ahavatıyla ittifak ve intizam meselesinde müşavere ve muhabere etsinler. Evet bu surette bir mesleği insan değil, hayvan dahi kabul etmez. Fakat ne çare? Mesleğin lazım ve değini meslektendir. Şu meslek ise bu suretten başka bir şeyle tasir edilmez. Evet, batılın şeheni şöyledir. Ne vakit tebe'i bir nazarla bakılırsa sıhhatine bir ihtimal verilir. Fakat iman-ı nazar eyledikçe ihtimal-i sıhhat bertaraf olur. İşaret. Madde dedikleri şey ise, sureti gire hem de hareketi zâire hadiseden tecerrüt etmez. Demek vücusu muhakkaktır. Feya acaba sani vacibül vücudun lazimeyi, i zaruriye-i olan ezeliyeti zihinlerine sığıştıramayan nasıl oldu da her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sıvıştırabilirler. Hakikaten cahit-i Evet insan düşündükçe cemî sıfat-ı kemâliye ile mutfasık olan saniyeden istiyarat ve istinkar ettikleri şu hayret efsâ masnuatı tesadüf-ü amyâya ve hareket-i zerrata ettikleri için insanı insaniyetten pişman eder. Telvih. Harekat-i zerrattan husul dava olunan kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle envadaki mübayeneti cehriyeyi cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek bütün enva'ın fasılları ve umum arazın havaslı mümeyyizeleri, aden-i sırftan muhteradırlar. Tenasül, teselsülde şerait-i adil işte edendir. İşte iftirai'nin icmali. Eğer açık olarak mufassalan istersen Kur'an'ın firdesine gir. Zira hiçbir rakı ve yabis yoktur ki o tenezzühkahta ya veya donca halinde bulunmasın. Eğer ecel müsait ve meşriyet taalluk ve tevfik refik olursa Elfaz-ı Kur'aniyenin esnafında şu bürhanı tezin eden cevherleri gelecek kütüpte tefsil edilecektir. Dehin ve tembih. Eğer sual etsem, nedir şu tabiat ki daima onunla tıntın ediyorlar? Nedir şu kavanin ve kuva ki daima onlarla mütedemdindirler? Cevap vereceğiz ki, âlem-i şahadet denilen cesed-i hırkatın anası ve azansının etallerini intizam ve Rab altına alan, Şeriatı takrir-i ilahiye vardır. İşte şu şeriatı takrir ki tabiat veya mafai ilahiye ile tesammudür. Evet tabiat, hakikati kainat cari olan, kavanin itibariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir. İşte kova dedikleri şey. Her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Ve kavanin dedikleri şey her biri şu şeriatın birer meselesidir. Fakat o şeriat'taki ahtiyamın istimrarına istinaden, hem de hayali hakikat suretinde gören ve gösteren nüfusun istidatları bir zemini sure müheyyah etmesiyle, dehim ve hayal tasavvuf ederek fazlik edip, şu tabiat-ı hevaiye, tavazzu ve tecessüm edip, mevcudu harici ve hayalden misal suretine girmiştir. Evet, şunun gibi vehmin çok hileleri vardır. İşaret şu tabiat ve kuray-ı umumiye ettikleri emirler, katliyen aklı ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar-ı hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayemek ve münasebet yok iken ve şu kainata illet ve mastar olmaya kabiliyetine fukud iken, mahsa saniyeden taraful ve intizamın icraından tevellük eden, yalnız ıstırarla ve lehresan ukul olan kudretin asarını, şu misak olan tabiatın sanatından görmek. tabiatın mislar iken maslar daha yürüt Lazımı e'anlığın vücuduyla. Mezlum-u vücudunu intiaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Evet şu kıyas akim belalet ve hayret çok yolları açmıştır. Hem bir, ef'ali ihtiyariyenin nezzamı olan şeriat da kanun şu kadar harp ve muhalefetle beraber birçok cuhali vahşiye adeta şeriatı bir hakim ruhani ve nizami bir sultanı manevi tefihim edip bir tesiri tahayyül eder. Evet bir taburun veya askerin muttarit olan harekatını ve yetmesak olan etrarlarını ve birbirine rakd olunan ahvallerini müşahede eden vahşi bir adam şu efrad-ı ve veyahut heyet askeriyeyi Manevi bir itle merbutlan ederse, acaba garip görünecek midir? Veyahut bir bedevi veya bir şair tab, nası bir vaaz-ı ifrah eden ve mabeynlerini tehlif eden nizamı bir mevcudu manevi ve şeriatı bir halife-i ruhani temessül ederse, çok görünecek midir? Öyleyse, kainatın ahvaline taalluk eden ve tabiat tesmiye olunan ve tasdik-i enbiya, veya Tekrim-i Evliya'dan başka harf olunmayan ve müstemirli olan şu şeriat-ı ilahiye ilahiyye evhamda tecessüm etsin neden taaccup olunsun? Dehim ve tembih. insanın zihni ve lisanı ve sem'i cüz'i ve taakubi oldukları gibi fikri ve himmeti dahi cüz'idir. Ve taakub tarikiyle yalnız bir şeye taallup eder ve meşgul kalır. Hem de insanın kıymet ve mahiyeti, Himmetin ismetindedir. Himmetin derecesi ise maksatla iştigal ettiği şeyin ismetindedir. Hem de insan teveccüh ve kastettiği şeyde dünya fenafil maksat oluyor. İşte şu noktaya binaen hasis bir emir veya pek cüz'in bir şey büyük bir adama israf olunmaz zira tenezzül etmez. Ve himmetini o küçük şeye sığıştıramaz. Himmeti ağır o şey gayet hafif olduğundan dünya muvazenet bozulur. Hem de insan hangi şeye temaşa ederse elbette mekayesini ve esaslarını kendi nefsinde arayacaktır. Eğer bulmazsa etrafında ve evnay cinsinde arayacaktır. Hatta hiçbir cihetten mümkünata benzemeyen vaci bir vücudu tefekkür etse yine kuvve-i vahimesi şu vehmi seyyi'i düstur ve dürbün yapmak istiyor. Halbuki Sani Zülcelal şu noktayı nazarda temaşa edilmez, kudretine ihisar yoktur ziyai şans gibi. Kudret ve ilim ve iradesi şamile ve aminedir. Mülhasır olmaz, muvazeneye gelmez. En büyük şeye taalluk ettiği gibi, en küçük ve en hasis şeye dahi taalluk eder. mikyas azameti ve nizan-ı kemali mecmu asarıdır. Her bir cüz'ü mikyas olamaz. İşte vacib vücudu mümkünata kıyas etmek kıyas-ı Mezbur vehme batılla muhakeme etmek hataî mahsud işte şu hataî bir edebane ve şu vehn batının bâtılın netice-i siyesidir ki tabi'ün esbabı müessir hakiki olduklarına ve mu'tezile hayvanları ef'ali ihtiyariyelerine halik olduklarına ve hüküma cüz'i yapta ilmi ilahinin netice ve mecusiler halkı şer başkasının eseri olduğuna itikad ettiler dünya onlarca sani o kadar azametiyle beraber nasıl şöyle umuru hasiseye ve cüz'iyeye tenezzül edip iştihal etsin? Yuf onların akıllarına ki şöyle bir vehme batının hükmüne esir oldular. Ey müdürler! Şu vehin itikad tarihiyle olmazsa da vesvese cihetiyle bazen müminleri musallak oluyor. İşaret! Eğer de sen i iftirai yeta-i vücuttur yata vücut ise idam mevcudunun mevcudun refikidir. Halbuki adem-i sırftan vücudu ve vücud-u mahzdan adem-i sırfı aklımız tasavvur edemiyor. Cevaben derin, yahu sizin bu istisabınız ve şu meselenin tasavvurundaki istiyarabınız bir kıyası hadin netice-i vahimesidir. Zira icat ve iddia-i ilahiyi abd-i sanat ve kisbine kıyas edersiniz. Halbuki Abdin elinden bir zerre-i imate, Veyahut icat etmek gelmez. Belki yalnız umur itibariyle ve terkibiyede bir sanat ve kismi vardır. Evet bu kıyas aldatıcıdır İnsan kendini ondan kurtaramıyor. Elhasıl. İnsan kainatta mümkünatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki, icadı sırf ve idamı mahzetsin. Halbuki hikm-i ve daima üstül esası, müşahedattan meşref eder. Demek asar ilahiyeye mümkünat tarafından bakıyor. Halbuki hayret etse asarıyla müstak olan kudret sani'in canibinden temaşa etmek gerektir. Demek ibadın ve kainatın umur-u itibariyeden başka tesiri olmayan, kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudreti mevhumu mevhume içinde, sani'yi farz ederek o noktadan şu meseleye temaşa ediyor. Halbuki vacibin ül vücudun canibinden, Kudret-i Kammesi, Lotte-i Nazarından bu meseleye temaşa etmek gerektirir. İşaret Birinin asarı muhakeme olunursa, onun hassasını nazara almak lazımdır. İşte şu meselede edilmemiştir. Zira bu meseleye az Abdin arkasında, Kudret-i Mümkinatın tarafında, kıyası Temsilinin perdesi altında temaşa ediyor. Halbuki tekvini alemde bir kısmını maddesiz ibda, ve bir kısmı dahi maddeden inşa ile şu kadar Hayret Feza Asar Murzu ile kudreti Camile ilahiyeyi göstermekle beraber ondan sartı nazar etmek gaibi şahit suretinde görmek olan kıyası kaabi ile ve ebna cinsini muhakeme ettiği gibi bir kaideyi mahda ile vaci bir vücuda nazar edenler Hatta çok meseleyi Ak makul gördüğü halde onlar gayr-i makul hebefin ederler. Tembih. Muhtereattan katlı nazar, masnuatın en zahir ve münevder ve ziyade olan nuru aynı alemin kavaniyle acibesi ve onun semeresi ve misale musavvarı olan nuru basarın nevamisi ve münevder ve musavvar olan kemali kudret-i ilahiyenin cehanebinde, muvazene noktayı nazarında gayr-ı makul ve uzak tevehüm olunan mesa ile temaşa edilirse me'nus ve aynı akıl kirpikleri ortasında görülecektir. Telbih Nasıl ki zaruriyattan nazariyat istintaç olunur. Öyle de Asar-ı Sani'in zaruriyatı mahfiyat sanatına birhandır. İkisi beraber bu meseleyi ispat eder. Telbih. Acaba Nizam-ı alemdeki sanattan daha dakik, daha acip, daha garip, cins kudretinin kudreti daha uzak akıl tasavvur edebilir mi? Elbette edemez. Zira tümün gösterdikleri fevait ve hikem ile biz zavure, sanihin tas ve sanat ve hikmetine şehadet ettiklerinden okulu kabul etmeye mustar etmişlerdir. Yoksa bu bedihiyattan en küçük bir hakikati akıl kendi kendine kalsaydı kabul etmezdi. Evet zemin ve asumanı hamleden ve muallakta tutan ve eclam kainatı istihdam eden ve nizamında ithal ile hiçbir emrine isyan edilmeyen zat-ı akdesten neden istiyarab olunsun ki? Ondan derecatla eshel ve ehaf olanı hamletsin. Evet bir dağ kaldıran, bir hokkayı kaldırabilmekten tereddüt etmek sırf safsata etmektir. En hasıl. Nasıl Kur'an'ın bazısı bazısına müfessizdir. Kezalik kainat kitabı dahi bazı tuturu, arkalarındaki sanat ve hikmeti tefsir eder. İşaret Eğer desen, bazı mutasavvifin kelamından iktisal ve iptihat ve hulüm zahir oluyor. Ve ondan tedahüm edilir ki, bazı maddiyunun mesleği olan, vahdetül vücuda bir münasebet gösterir. Yani cevap Müteşabih hükmünde olan muhakkikîn-i şatahatını ki, Vücud-ı akdese hasr-ı nazar ve istiyarat ve mümkünattan tecevüthiyetiyle matmah matmahu nazar ettikleri denin içinde neticeyi görmeli. Yani alemden saniyeyi müşahede etmek tarikiyle takip ettikleri meslek olan cedavil ekvanda cereyan tecelliyatı ve melekutiyet eşyada cereyan-ı ve merayay mevcudata tecelli esma ve sıfatı ise dıykül eltaz sebebiyle uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye tabir ettikleri hakikı başkalar anlamadılar. Su-i tefehrümle, kendi istidadı şuurelerinden zuhur eden, evham-ı vahiyeye muhakkikinin kelimat ve şatahatına tatbik ettiler. Yuha onların akıllarına, süreyya derecesinde olan muhakkikinin efkar-ı mücerredeleri, serâ derekesinde olan mukallidîn-i maddîyûn'un efkâr-ı sufilesinden binler bir derece uzaktır. Evet şu iki fikrin tatbiyetine çalışmak, şu zamanı ı terakkide, akl-ı beşerin duçâr-ı sekte olduğunu ve vartay-ı mevte düştüğünü izhar etmektir ki, insaniyet müteessifane nazar ederek ve istidad-ı tahkik ve terakkil isanıyla kella vallâh, eyne therâ mine thureyyâh. Zeynert o, min zulmeti da misem. Allah'a yemin olsun ki hayır. Seran nerede, sureyha nerede, her şeyi gösteren ışık nerede, her şeyi örtüp saklayan zulmet nerede demeye mecbur oluyor. İşaret. Şunlar ehli vahdeti şuhuddurlar. Fakat vahdetül vücutla mecazen tabir edilebilir. Fakat hakikaten vahdetül vücut bazı mükemmel tedimenin mesleki batınasıdır. Hem şu mutasadrifi'nin reis ve kebiri demiş ki, iktisadi veya iktihadı veya hululü iddia eden, narifeti ilahiyeden hiçbir şey istişman etmemiştir. Evet mümkün, vaciple nasıl iktisal ve ittihad edecek? Kella. Evet mümkünün ne kıymeti vardır? Ta ki vacip onda hulul eder. Haşa. Naam, mümkün de tüyüzaf ilahiyeden bir teyiz tecelli eder. İşte bunların mesleği ötekilerin mesleğine münasebe ve temas edemez. Zira maddegyonun mesleği maddiyata hasr nazar ve istiyarat ettiklerinden, efkarları fahm uluhiyetten tecerrüt edip uzaklaştılar. O derece maddeye kıymet verdiler ki her şeyi maddede görmek, hatta uluhiyeti onda mez gibi bir mesleki müteassifeye girmişlerdir. Fakat ehli vahtet şuhud olan muhakkikin Sofiye o derece vacibe hasr nazar etmişler ki, mümkünatın hiçbir kıymeti tanımamıştır. Bir vardır derler, el-insâb. Sera süreyya kadar birbirinden uzaktır. Maddi i cemî ve eşkâliyle halk eden Hâlik-i Zülcelâle eder ki. Dünyada şu iki mesleğin temasını inkaç eden rey-i ahmakâneden daha kabih ve daha fâsiz, ve daha sahibinin mizacı aklının inhirâfına denil olacak bir şey yoktur. Tendir. küre az küçük, parça parça ve rengârenk ve mütehalif cam parçalarından tarz olunursa, her biri başka çeşitli levnine ve cilmine ve şekline nisbetle şemsten bir teyiz alacaktır. Şu hayâli ise ne güneşin zatı ve ne anne ziyasıdır. Hem de ziyanın temasili ve elvan-ı sebâsının ve güneşin tecellisi olan bu nadum ve rengarenk çiçeklerin elvanı faraza misane gelirse, her biri güneş benim gibidir veyahut güneş benim diyeceklerdir. An hayalatiki dami evliyas, aksimehriyan bostan-ı kudasd. Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahi bahçelerin ay yüzlü güzellerinin atisleridir. Fakat ehli vahdet-i şuhudun meşrebi fark ve sahvıdır. Ehli vahdet-ül vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Safi meşrep ise meşrebi ehli fark ve sahvıdır. Hakikatul mer'e leysal mer'u yudrikuha. Kayfe tecviye'tu'l cebbar bil ve insan kendi hakikatını dahi idrak etmekten aciz iken, her şeyden önce var olan ve her şeyi ceber mutlaka ile hükmü altında tutan zatı nasıl idrak edebilir? O cebbarı zik eden ki, her şeyi ilk olarak yoktan yaratmış ve inşa etmiştir. Sonradan var olup can bulanlar onu nasıl idrak etsin? i̇mam Ali'ye radiyallahu anh, ait olduğu rivayet edilmektedir. Tembih. İşte vücudu sani'in delail icmalisi. Tafsili ise kütübü selası da gelecektir. Eğer desen, delail-i tevhidin burada velev icmalen olsun beyanını isterim. Derim ki delail-i tevhid o kadar müştehire ve çoktur ki bu kitapta zikirden müstahmidirler. İşte ma fîhîmâ âlihetün illallâhu lefesedetâ eğer göklerde yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de harap olup giderdi. Ayetinin sadefinde meknun olan Nurhan-ı bu minhaca bir menarı girdir Evet, istiklal bu ruhiyetin hasse-i ve lazimeyi i zavur duymesidir. Kendir, kainattaki teşabuh asar ve etrafı birbiriyle muanaka ve el ele tutmuş, birbirine arz-i intizam, ve birbirinin sualine karşı cevabı savab, ve birbirinin niday ihtiyacına le bey cevabı vermek, ve bir noktayı vahid diye temaşa etmek, ve bir mihveri nizam üzerinde devam etmek cihetiyle Sani'in telhidedine telvi, belki hakimi ezelin vahtaniyetine tasvih ediyor. Evet, bir makinenin sani ve muhteri bir olur. Bu fi külšein ayetun teddülü aleynehu vahid. Her bir şeyde. Onun bir olduğuna delalet eden bir ayet vardır. Kitab-ı alemin evrakıdır, eb'ad-ı namahdut. sutur kainat-ı dehirdir, asar-ı mahdud. Basılmış deskah-ı leyh tabiatta. Mücessem, nafz-ı manidardır, alemde her mevcut. Koca Tahsin'in namahdut ve namahduttan muradı nislidir. Hakiki layet-e değildir. İşaret. Sani i Zülcelal ne kadar evsaf-ı kemaliye varsa onlarla muttasıftır. Zira mukadderdir ki, masluda olan teyzi kemal, saniin kemalinden ittibas edilmiş bir zil-i Demek ki aynatta ne kadar hüsün ve cemal ve kemal varsa umumundan yuhat derecede, yüksek tabakada evsaf-ı cemaliye ve kemaliyeyle Saniy-i Muttasıftır. Evet, ihsan, servetin, icat vücudun İcap vücubun, tahsin hüsnün fer'idir ve delilidir. Hem de sani zülcelal, cemî nekaisten münezzehtir. Maddiyatın mahiyatının istidatsızlığından meş'et eden nekaisten müberradır. Kainatın mahiyatı mümkünesinden meş'et eden evsaf ve levazımatından mukaddestir. Leysa kemikli şey'un Celle Celaluhu. Onun benzeri hiçbir şey yoktur Celle Celaluhu. Mukaddeme. Eğer desen, Dibaçe'de demiştim, Kelime-i Şahadet'in ikinci kelamı birincisine şahit ve meşguttur. En cevap, neam, evet. Marifetullah denilen Kabe-i Kemalat'a giden, minhacların en müstakim ve en metini, sahibi Medine-i aleyhisselamın yaptığı hariki hadibi beyzasıdır ki, ruh-u hidayet hükmünde olan Muhammed aleyhisselam, avali ve gaybın, mişkat, ...ve züccacezi hükmünde olan... ...kalbinin makez ve tercümanı makamında olan... lisanı sadıkı... ...berahi-i sani'in en sadık... ...bir deli bir zihaya... ...ve bir üccet ...ve bir bürhan fasihdir. Evet, hem zatı hem lisanı... ...birer bürhan girdir Ne ama... ...hılkat tarafından... zat Muhammed bürhan bahildir. Hakikat Hakikat canibinden lisanı... ...şahide-i sadıktır... Evet Muhammed Aleyhisselam hem sani'a hem nübüzzete hem haşre hem hakka hem hakikata bir hüccet-i adır Tafsiri gelecektir. Kendi. Devir lazım gelmez. Zira sıkkının denaili sani'in denailine tevaffat etmez. Temhit. Peygamberimiz sani'in bir dürhanıdır. Öyleyse şu dürhanın ispatı sıkkını ve intacını ve sureten ve maddeten... Sıhhatını ispat etmek gerektir nefut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedenillezi bella ala vücudu vücudik. Allahümme. Senin vücudu vücuduna delalet eden Muhammed'e amin vesselam salat ve selamet. Emma ba'du. Ey hakikatın aşkı. Eğer vicdanımı mütala etmekle hakikatları rasat etmek istersen kalp dedikleri Latife-i pası ve zengarı hükmünde olan arzu-i hilaf ve iltizamı taraf-ı muhalif ve mazur tutulmak için kendi elhamına bir tut vermek ve bir asla irca etmek ve mecmu'un neticesini her bir farkten istemek diye zaafiyeti sebebiyle neticenin reddine bir istidadı seyyi verilir. Dikkat lazımdır. Hem de bahaneli çocukluk tabiatı hem de mahaneli düşman seciyesi, hem de yalnız ayırı görmek şanında olan müşteri nazarı gibi emirlerden o miratı tasdil ve tasfiye et. Muvazene ve mukabele ile Ekser emaratın imtizacından, tezahür eden hakikatın şule-i cebbalesini karine-i münezzire et. Ta ekaldeki evham muzlumeyi tenvir ve def edebilirsin. Hem de munsufane, ve müdakikane ile dinle. Kelam tamam olmadan itiraz etme. Nihayete kadar bir cümledir, bir hükümdür. Tamam olduktan sonra bir vehmenin kalırsa söyle. Tembih. Şu bürhanın surası nöbüvvet mutlakadır. Kübrası ise nöbüvvet Muhammed'dir. Aleyhisselam. Vesselam. İşte başlıyoruz. İşaret. Saniye hikmeti ve efe alindeki adem abesiye. Ve kainattaki en hasis ve en kalim şeyde nizamın miratı ve adem ihmali ve nevi-i mürşide olan ihtiyaç zarurisi. Nevi-i vücudunu müvvet kat'an istilzam ederler. Eğer desem, bu icmaldeki manayı anlamadım, tafsil et, işte dinle. görüyorsun ki maddiye ve manevi olan nevi-i nizamatın hem de fasiyet aklın kuvvetiyle, Tahtı tasarrufuna alınan çok elma'ın ahvaline verildiği intizamatın merkezi ve madeni hükmünde olan nübüvvet-i mutlaka'nın burhanı. İnsanın hayvaniyetten üç noktada olan terakkisidir. Birincisi, fikrin evveli amelin ahiri. Amelin evveli fikrin ahiri olan kaidesinin zınnındaki sırrı acıktır şöyle. Nuru nazarla ileli müterettide-i müteselsilenin meyanında olan, terettübü keşfederek, umum kemalat insaniyenin tohumu hükmünde olan mürekkebatı, vesait-i tahlil ve irca etmekle hasıl olan kabiliyeti ilim ve terkip dedikleri tabani i cariyeyi istiman edip, sanatıyla tabiat tabiatı muhakkak olan kabiliyeti sanattan nazaranın kusurunu ve evhamın müzahameti ve sevki insaniyetin adim-i kifayeti bir mürşid-i nebiye ihtiyaç gösteriyor. Ta alemdeki nizam-ı ekmenin muvazemesi muhafaza olunsun. İkincisi, gayr-i mütenahi olan beşerin istidadı, gayr-i olan amal ve mühüratı ve gayr mazmut olan tasavvurat ve efkarı, gayr-i olan kuvv-i şeheviye ve gazediyesidir. İşaret, bir adama Milyonlarca sene ömürle bütün lezaiz-i dünyeviye ve her cihetten tasallutu tam verildiği halde istidadındaki la yetenahiliğin hükmünce bir ah ah leyteyi çekecektir. Dünya o adem-i rızayla ve işaret ediyor ki insan ebeden arzettir ve saadet-i için kan kurulmuştur. Ta gayr mütenahî bir zamanda, gayr-i ve geniş bir alemde gayrı mahsur olan istidadatını bilfi ile çıkarabilsin. Hem de, Adem-i ve hatait eşyanın subutiyetleri ima ediyor ki, bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok ağır azim, müzahmetiyle müzahametiyle ve tahassüpten hali olmayan şu dünyayı denilge içinde kemalat-ı insaniye gerleşmez, belki geniş ve müzahametsiz bir âlem lazımdır. Ta insan hakkıyla da ve ahval ve kemalatına nizam vermekle, nizam-ı aleme hem destevi hak olabilsin. Tenbih ve işaret. İstidradi olarak haşre ima olundu. İleride zaten bürhan-ı ispat edilecektir. Fakat burada istediğim nokta, insandaki istidat ebeden hazırdır. Eğer istersen insaniyetin cevherine ve natıkiyetin kıymetine ve istidadın müttezasına teemmül ve tefkik et sonra da o cevheri insaniyetin en küçük ve en husis hizmetkarı olan hayale bağlı göl yanına gidip de ey hayal a beşaret sana dünya ve mafi hanun sanatı milyonlar sene ömürle beraber sana verilecektir fakat akibetin dönmemek sizin kenadı Adem'dir acaba hayal sana nasıl mukabele edecek aya istibsar ve surur ve yahut tehhir ve cevap verecektir. Ecel, naam, evet. Cevher-i insaniyet, âmak vicdanın dibinde emin ve hanin edip bağıracak, Eyvah, va hasretâ, saadet ebediyenin ebediyyenin diyecektir. Hayale zecir ve tarif ederek, yahu, bu dünyayı fâniyeyle razı olma. İşte ey birader, hînâ, bu sultanat faniye sultan insaniyetin en fakir hizmetkarı veya şairi veyahut sanatlar ve tasvircisini işba ve razı edemezse nasıl o hayal gibi çok hizmetkarların sahibi olan sultan insaniyeti işba edebilir? Kella ne an onu işba edecek? Yalnız haş-ı cismaniye'nin sadefinde meknun olan saadet-i ebediyedir. Üçüncüsü, insanın itidari mizacı ve letafet tabağı ve ziynete olan meylidir. Yani insanın insaniyete layık bir sureti teayyüşe olan meyl-i Ne am? İnsan hayvan gibi yaşamamalıdır ve yaşamaz. Belki şeref insaniyete münasip bir kemalle yaşamak gerektir. Binaenaleyh beşer mesken ve melbes ve mekeli sanayi kesireyle tantif etmesine muhtaçtır. Bu sanatlarda yalnızca kudretinin adem itifayetine binaen Errünay cinsiyle intizac etmek, o da iştirak etmek, o da teavun etmek, o da sayin sameratını mübadele etmesini iktiza etmekle beraber. kuvay insaniyedeki inhimak ve tecavüz sebebiyle adalete ihtiyaç. O da her aklın adalete, adem-i kifayetine binaen onu muhafaza edecek kavani i külliyenin ihtiyaç. O da tesirini muhafaza etmek için icra edecek bir mukannime, o mukannin dahi zahiren ve batinen hakimiyetini muhafaza etmek için maddeten ve manen tefevruka, hem de sani alemin tarafından bazı umurla muhassas olmasıyla bir imtiyaz ve kuvveti i nispete, hem de evamirine olan itaati temin ve tesis eden azamet-i sani'in zihinlerde idame edecek bir müzekkireyi i olan ibadete muhtaçtır. O ibadet dahi sani'in canibine afkarı tevcih eder. O teveccüh ise inkiyat tesis, o inkiyat dahi nizam-ı ekmele isan eder. O nizam-ı dahi sırr-ı hikmetten tedellik eder. Sırr-ı hikmet dahi ademül abesiyeti ve sani'in hikmeti masnuudaki teannuku kendine şahit gösterir. İşte! Eğer insanın hayvandan şu cihatı ı olan temayüzünü dert edebildin, biz zarure netice veriyor ki, nübüvvet mutlaka, mev-i beşerde kutup belki merkez ve bir mihverdir ki, ahvali beşer onun üzerine de veran ediyor. Şöyle ki, cihet-i da dikkat et, bak nasıl sevk insaniyet ve mev tabi'inin adım-ı kifayeti ve nazarın kusuru ve tarih akıldaki evhamın iftilatı, nasıl mev'i beşeri eşed bir ihtiyaçla bir mürşid ve muallime muhtaç eder. O mürşid peygamberdir. İkinci cihette tedavrül et, söyle. insandaki İnsandaki -e nahilik ve tabiatındaki meylül tecavüz ve kuva ve amalindeki adem-i ve alemdeki meylül istikmalin dalı hükmünde olan, insandaki meylül terakvinin semeresiz hükmünde olan kâmet Nâmiye-i İstidâr-ı intibak etmeyen, belki camit ve muvakkat olan kanunu beşer ki, tediricen, ve hasıl olan, metâici etkarın telâhukuyla vücuda gelen o kavânini beşer, şu semere istidadın İstidâr'ın çekirdeklerinin terbiye ve imdadına, adem-i kifayetinin sebebiyle, maddeten ve manen iki alemde saadet-i beşeri temin edecek hem de Kamet i istidadının büyümesiyle tevessü edecek. Zihaya ve ebediye bir şeriat-ı ilahiyeye ihtiyaç gösterir. İşte şeriatı getiren peygamberdir. Eğer desem, biz görüyoruz ki dinsizlerin veya sahih bir dini olmayanların ahvalleri muaddele ve munazzemedirler. El cevap. O adalet ve intizam ehli dinin ikazat ve irşadatıyladır Ve o adalet ve faziletin esasları enbiyanın tesisleri nedir? Demek enbiya esas ve maddeyi vahz etmişlerdir. Onlar da o esas ve fazileti tutup onda işlediklerini işlediler. Bundan başka nizam ve saadetleri mülakkattır. Bir cihetten kaime ve müstakime ise çok cihattan maile ve mülhaniyedir. Yani ne kadar sureten ve maddeten ve lafzan ve maaşen muntazamadır fakat sireten ve mâneliyeten ve mânen ve muhtembedir. Ey birader. İşte sıra üçüncü cihete geldi. İyi tefekkür et, şöyle. Ahlaktaki ifrat ve tefrik ise istidadatı ifsad ediyor. Ve şu ifsad ise abesiyeti intac eder. Ve şu abesiyet ise kainatın en küçük ve en ehemmiyetsiz şeylerinde mesalih ve hikemin ciayetiyle. Âlemde hüküm fermalığı bedihi olan hikmet-i ilahiyeye münakızdır. Vehim ve tembih. Meleke-i i hukuk dedikleri, her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkar-ı umumiyeyi ikaz etmekte hasıl olan meleke-i ve hukuk dedikleri emre, şeriat-i ilahiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve şeriattan istinaları bir tebehumu batıldır. Zira dünya ihtiyarlandı. Öyle bir şeyin mukaddematı da zahir olmadı. Bilakis mehasinin terakkesiyle beraber mesavi dahi terakke edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle giriyor. Evet, nasıl ki nevamisi hükmet, desatiri hütümetten müstahani değildir, öyle de. Vicdana hakim olan havani şeriat ve fazilete eşek bir muhtaçtır. İşte şöyle mevhume olan meleke-i ahlak, kuvay-i selase -i hikmet ve iffet ve Hatta muhafaza etmesine kâfi değildir. Binaen aleyh, insan biz zarure, vicdan ve tabiatların esir ve nafiz olan mizanı adalet-i tutacak bir nebiye muhtaçtır. İşaret, binlerce evliya, nevi beşerde nöbüvveti iddia ederek binlerce mucizatla müddeayı ispat etmişlerdir. İşte o enbiyanın cenni mucizatları Nisan-ı Vahid ile mutlakayı ilan eder. Bizim şu suramıza dahi bir bürhan kapıdır. Buna tevatur-i veya ne tabirle diyorsanız beyiniz ne bir delildir Şu muhakematın cihetül vahveti budur diye. Eğer cenni fünün ele alınırsa ve sününlerin tabaidinin külliyetleriyle keşfettikleri iktisat ve intizama temaşa edilirse hem de mesalihi, ciziyyeyi, müteferrikanın mayası ve ukde-i hükmünde olan bir lezzeti veya bir muhabbeti veya bir emr-i aharı içine atılmakla, ekil ve nikahtaki gibi perişan olan umur ve efal o maya ile irtibat ve iktisat ettiklerini inayet-i ilahiye noktayı nazarında nazarı dikkate alınırsa, hem de hikmetin şahadetiyle sabit olan adem-i bu ve adem-i ihmali mütalaya alınırsa, istikrayı tamla netice veriyor ki, mesadihi külliyenin kutup ve mihveri ve madem-i hayat hükmünde olan mübüvvet mev-i beşerde zaruridir. Farazı olmazsa, perişan olan mev-i beşer, güya bir alemden şu muntazam aleme düşüp Cereyan-ı Umumi'nin ahengini ihlal ettiği kabul olunursa, biz insanlar, sair kainata karşı ne yüzümüz kalacaktır? Tembih, ey birader! Eğer Nurhan-ı Sani'in senin sahife zihninde intikaş etmişse, hazır ol, kübrası olan Mubillet-i Muhammed'in bahsine geçiyoruz. İşaret ve ifşak, kübra sadıktır. Zira saifeyi itibar-ı alemde olan, Asar-ı Enbiya'yı etsen ve lisan-ı tarihte cereyan ahvallerini dinlersen ve hakikatı yani cihetül vahdeti tesir zaman ve mekanla girdiği suretlerden tecrüb edebilirsen göreceksin ki İnayet-i İlahiyenin ziyası olan mehasini i mücerredenin olan hukukullah ve hukuk-ı ibadet, Enbiya düsturu hareket ettiklerini ve nebi beşer tarafından endiaya karşı cehiliyetle telaffuzileri ve ümeme karşı suret muameleleri ve terki menafi şahsiyye ve sair umurlar ki onlara nebi dedirmiş ve nübüvete medan olmuş olan esaslar ise evladı ı beşerin silmi tekemmül ve kühûlette olan üstadı ve medrese-i Ceziretul Arab'ta menba-u ulûm aliye ve muallim-i olan zat-ı Muhammed'te daha ikmal ...ve daha azhar bulunur. Demek oluyor ki... ...istikrai tam ile... ...hususan nevi vahitte... ...lasiyyama... ...intizamı mutlarit üzerine müesses olan... ...kıyas-ı bir iânesiyle... ...ve kıyas-ı evlediğinin teyyidiyle... nübüvvet Muhammed'i... ...netice vermekle beraber... tenkihul ül menat denilen... ...hususiyattan teçhid... ...nokte-i nazardan... ...cemi enbiya... lisan mucizatlarıyla vücud-u sani'in bir ürhan-ı bahiresi olan Muhammed'in sıkkına şahadet ederler. İntizar. Kısa cümlelerle söylemiyorum. Muğlaçı oluyor. Zira şu hakaik, her tarafa derin köklerini attıklarından mesele uzunlaşıyor. Sureti meseleyi bozmak ve parça parça etmek ve hakikati incitmek istemiyorum. Hem de hakikatın etrafına bir daireyi çekmek istiyorum. Ta hakikat mahsur kalıp kaçmasın. Ben tutmazsam başkası tutsun, beni mazur tutsanız sebiha ve illa hürriyet var. O hakküm yoktur keyfinize, mukaddeme. Peygamberin delil sıktı. her bir hareket her bir halidir. Evet her bir hareketinde adem-i tereddüt ve muteizlere adem-i iltifat ve muarızlara adem-i mübalat ve muhalif olanlardan adem-i tahallufu, ve ciddiyetini gösteriyor hem de evanirinde hakikatın ruhuna olan isabeti hakkiyetini gösterir. En hasıl, tahavvuf ve tereddüt ve telaş ve mübalat gibi, hile ve adem-i ve itminansızlığı ima eden umurlardan müderra iken, bilâperva ve kuvveti imtinanla en hatarlı makamlarda olan hareketi ve nihayette olan isabeti ve iki âlemde semere verecek olan zihayet kaideleri, harekatıyla tesis ettiğine binaen her bir fiil ve her bir kavramın iki taraftan, yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti vesıktı, nazarı ahli dikkate arz-ı ediyor. Bağlusuz, mecmu harekatının intizacından ciddiyet ve haddiyet, şule-i cebbale gibi ve kansatından ve muvazenatından sıkla isabet, belki lami gibi tezahur ve tecelli ediyor. İşaret. Zamanı mazi ve zamanı hal, Yani asası adet. Ve zamanı istikbal kazanmak ettiklere berahim midir belki. ı vahitle madeni ahlak hakali olan zat-ı Muhammed'de ferehsanat-ı selam. Ba'i ve dallalun devlet olan nurhan zatinin midasına cevap ve hem i fak olarak devletin inlal ve ilan ettiklerini kör olmayanlara gösterdiler. Şu halde Kitab-ı alemden olan fast zamanın sahife-i selasesini mütalaa edeceğiz. Hem de o kitaptan meseleyi uzma ve münevderi olan Zat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam temaşa ve ziyaret edeceğiz. Müddeamız olan bürhanın kübrasını onunla ispat edeceğiz. İşte bu noktaya binaen mesaliki ki dörtdür. Beşincisi meşhur ve meşhurdur. Birinci mesele. Yani meseleyi ali zatiyi tamaşa etmekte dört nitel birlik lazımdır. Birincisi ne sanrı tahmüket Fıtri kara gözlük, suni yapma karar gibi değildir. Kaidesine binaen suni ve tasnii olan şey ne kadar mükemmel olsa da tabii yerini tutmadığından heyetinin selekatı bucahetiyeti ima edecektir. İkincisi ahlak-ı aliyenin hakikatın zeminiyle olan rabıta iktisali ciddiyettir ve den gibi hayatlarını idame eden ve intizaçlarından tevellüt eden haysiyete tüvvet veren heyet mecmuasına intizam veren yanlı sıdktır. Evet şu rabıta olan sıdk ve ciddiyet kesildiği anda o ahlak aliye âliye kurur ve hebaen gidiyor. Üçüncüsü, umuru mütenasibede temayyub ve tecazub ve mütezaride olan eşyalarda, tenafur ve tedafu kaide burası. Maddiyatta nasıl cereyan ediyor? Maneviyat ve ahlakta da cereyan eder. Hürdüncüsü, لِلِكُلِّ هَكْمُنْ لَيْسَ لِكُلِّنْ Mecmuda bulunan bir kuvvet ve hâsiyet var ki, eczada bulunmaz. Yani cemaatta bulunan kuvvet terkleyiptir. Şimdi gelelim maksada. İşte asar, ve siyer ve tarih hayatı, hatta adamın şehadetleriyle Zat-ı Peygamber'de vücudu muhakkak olan ahlak-ı aliyenin ve ihata ve tecemmü ve imtizacından tevellük eden izlet ve haysiyetten meşref eden şeref ve vakar ve izleti nefis ile perişteler devlerin ihtilat ve iştiraklarından temezdühleri gibi sırr tezade binen, o ahlak-ı aliye dahi hile ve kizipten tereffu ve tenezzü ve teberri ederler. Hem de hayat ve makamında olan sıt ve hakliyete azamın ettiklerinden çule-i gibi mübüvveti alemiyete çıkarıyor. Tendi, Ey birader! Görüyorsun ki bir adam yalnız şecaatla meşhur olursa o şöhret ona verdiği haysiyeti ihlal etmemek için kolaylıkla yalanı tenesül etmez. Nerede kaldı ki? Cemî ahlâk-ı âliye birden tecemmu eder. Evet, mecmuda bir hüküm bulunur, fert bulunmaz. İşaret ve tembih görüyoruz. Bu zamanda Sıtk ve Kizbin mabeynleri ancak bir parmak kadar vardır. Bir çarşıda ikisi de satılır. Fakat her bir zamanın bir hükmü var. Hiçbir zamanda Asr-ı Saadet gibi Sıtk ve Kizbin ortasındaki mesafe açılmamıştır. Şöyle ki, Sıtk kendi hüsnü hakikesini, Kemal-i Haşmet ve İzhar, ve onunla temessük eden Muhammed'i Aleyhissalatu Vesselam. Alaya ilmi şerefe ila ve alemde inkılâb ı azimi ikâ ettiğinden çağdan günlere kadar. kisipten buğut derecesini göstermekle kıymet-i âliyesini ila etmek cihetiyle suku ve meta'ını gayet nafık ve raic etmiştir. Şimdiki hüsniyet gibi. Ve kis ise teşebbüsat azimeyi murdarların laşeleri gibi ruhsuz bıraktığı için Nihayet kubhunu izhar ve onunla temessük eden Hüseylim'e ve emsali eskili safilin hissete düşürdüğü cihetler. meta zehir ağlıydı ve suku gayet muattal ve kesap etmiştir. Menfur casusluk gibi. İşte ehli izzet ve tefahur olan kavmi Arab'ın tabiatlarındaki meylül râid saikasıyla müsabaka ederek o kasit çizbi terk ederek ve râid sık ile tecemmül ederek adaletlerini âleme kabul ettirmişlerdir. İşte sahabelerin aklen olan adaletleri bu sırdan meşret eder. İrşad ve işaret Tarih ve siyer ve asar noktayı nazarından dikkat olunursa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, dört yaşından kırk yaşına kadar, lâsıyama şanı, ahlakı ve hileyi dışarıya atmakta olan hararet-i gariziyenin şiddet-i iltihabı zamanında, kemal istikametle ve kemali i metanetle ve tamamı ıttırad-ı ve müsavat ve muvazenet-i etvarla ve nihayet-i ve hiçbir hali mesturiyeti muhafaza etmeyen nasil yama, öyle ahl inada karşı bir hileyi ima etmemekle beraber yaşadığı nazara alınırsa sonra, istimdarı ahlakının zamanı olan 40 seneden sonra o inkılab azim nazara alınırsa hattan geldiğini, ve hakikat olduğunu tasdik etmezse nefsine lenmesin. Zira zihninde bir sofesta-i gizlenmiş olacaktır. Hem de en tatarlı makamlarda, darda gibi tariki halası mefkud iken ve haytul emel bihasebil ade kesilirken gayet metanet ve kemal-ı ve nihayet itminanla olan hareket ve hal ve tavrı nübüvvet ve ciddiyetine şahidi kafidir bu hakla temessük ettiğine delildir. ikinci meslek. Yani, sayfa i ula zaman-ı nazidir. İşte şu sayfada, dört müddeyi nazara dikkate almak lazımdır. Birincisi, bir fende veyahut kasasta bir adam esaslarını ve ruh ve üppelerini ahz ederek müddeasını ona dina ederse, o fende hazakat ve maharetini gösterir. İkincisi, ey birader, eğer tabiat beşere arif isen, küçük bir haysiyetle, küçük bir davada, küçük bir kavimde, küçük bir filatın serbestliyetle irtikaf olunmadığına nazar edersen, gayet büyük bir haysiyetle, nihayet cesim bir davada, hasra gelmeyen bir kavimde, hassiz bir inada karşı, her cihetten ümmiliğiyle beraber, hiçbir cihetle, akıl müstakil olmayan meselelerde, tam serbestliyetle, bilâper var ve kemal-i ile ana rûûs-il zikir ve nakelden güneş gibi sıkkın tülü edeceğini göreceksin. Üçüncüsü, Bedevilere nispet çok ulumlu nazariye vardır. Medenilere nispeten, lisan-ı adat ve et alim telkinatıyla ulum-u hükümlerine geçmişlerdir. Bu, nette bina binaen. Bedevilerin hallerini muhakeme etmek için kendini o badiyede tarz etmek gerektir. Eğer istersen, ikinci mukaddemeye müracaat et. Zira şu nütleyi izah etmiştir. Dördüncüsü, bir ümmi ulema meyanında mütedavil bir tembe beyan-ı fikir ederse, ittifak noktalarda muvaffuk olarak ve muhtelefun fiha olan noktalarda muhalefet edip, musahrihane olan söylemesi, onun tefebbukunu ve kisvi olmadığını ispat eder. Şu nüktelere binaen deriz ki, Resul-i Vesselam, Malum olan ümniyetiyle beraber, dünya gayrimukayyet olan ruh-u cevvale ile kayı zaman ederek, nazinin amak-ı girerek, hazır ve müşahit gibi enbiayı i salifenin ahvallerini ve esrarlarını teşrih etmesiyle, bütün enzara aleme karşı öyle bir davayı azimede ki, bütün eskiyai alemin nazarlarını dikkate celbeder, bila perda ve nihayet yusuf ile müddeasına mukaddeme olarak o esrar ve ahvalin o ı Hayat-ı Geleri hükmünde olan esaslarını zikretmekle beraber kütüb bir Salife'nin ittifak noktalarında musaddık ve ihtilaf noktalarında musahrih olarak kasas ve ahval-ı bize hikaye etmesi Sıdk ve mübüvvetini inirhaç eder. Hezmi Cemî Enbiya'nın Delâil-i Mübüvvetleri Sık Muhammede Aleyhissalatu Vesselam delildir ve cenni mucizatları Muhammed'in bir mucize iman edicisi Bunda dikkat edersen anlayacaksın. İşaret. Ey birader, bazan kasen bülhanın yerini tutar. Zira bülhanı kazanman eder öyleyse. ise. "Vellezî qaṣa alehim al-qaṣaṣ wa sayyire Fi وَفْنِ الْشَغَاهِقِ الْمُسْتَقْبَلِ فَكَشَفَ لَهُ Ona bu kısaları hikaye ederek, ruhunu mazinin derinliklerinde ve istikbalin sahikalarında gezdiren, ve hadisatın karanlık köşelerindeki esrar perdesini onun için kaldırana yemin olsun ki, onun keskin gözü kendisini şaşırtmayacak kadar dikkatli, onun hak olan mesleği ise insanları aldatmaktan uzaktır. Evet ne an, onun nuru nazarına, hayal kendini hakikat gösteremiyor ve hak olan mesleği telbisten müstahınidir." Üçüncü mesleği, yani zaman halin, yani asıl saadetin sayfasında dört mütte, bir noktayı nazara dikkate almak gerektir, bilinçisi. Küçük bir adet, küçük bir kalimde veya zayıf bir haslet, kalil bir taifede, büyük bir hakimin büyük bir hümmetle, kolaylıkla kaldıramadığını nazara alırsan, acaba gayet çok, tamamen müstemirre, nihayet derecede me'luf ve çok da müteneziya, tamamen vasıha olan adet ve ahlak, Nihayet kesir ve me'lufatına gayet müteaslıp ve şedid-ül şetime olan bir kavmin âmâk-ı ervâhından az fedakarlıkla kısa bir zamanda hal ve ref ettiğini ve o âdat-ı yerine başka âdat ve ahlak fidanlarını gars etmesi ve defaten nihayet derecede tekemmeh ettiklerini nazar alırsan ve dikkat edersen, harikulade olduğunu teslik etmezsen seni sofestâî defterimde yazacağım.'' kimse, şahsı manevi hükmünde olan bir devletin, nümüvvü tabiisi hükmünde olan teşekkürü ise mütemehildir. Ve devlet-i atikaya galebesi ki ona iltiyat tabiat-ı saniye hükmüne girdiği için tediricidir. Öylese, maddeten ve manen hakim, hem de gayet cesim bir devleti, kısa bir zamanda teşkili, hem de düvel-i rasihaya bekli gibi galebe etmesi, maneviyat ve ahvalde cari olan, adatın biz zarure, harikulade olduğunu görmezsen, körler defterinde yazılacaksın. Üçüncüsü, tahakküm-ü zahiri, kahir ve cebirle mümkündür. Fakat efkara galbe etmek, hem de erdaha tahabbup ve tabayya tasallup, hem de hakimiyetini vicdanlar üzerine daima muhafaza etmek, hakikatın hassai tarikasıdır. Bu hassayı bilmezsen, hakikattan diganesin. Dördüncüsü, terhib veya tevhid midesiyle ancak yalnız bir tesiri satfî edip ve akla karşı seddi turuk edecektir. Şu halde, âmâk-ı ve erâk-ı hissiyat -ı ve şükûf misal olan istidadatı inkişaf ettirmeyi ve kânîne ve nâime olan seviyeleri ikaz ve tenbih ve cevher insaniyeti tedarana getirmeyi ve kıymeti matıkiyeti izhar etmeyi Şua'yı hakikatın hassasıdır. Evet, kasaveti mücessemenin misal-i müşahhası olan ve ed benat gibi umurlardan kalplerini tasgir etmesi, verikkat-i letafetin neması olan hayvanata merhamet, hatta karıncaya şefkat gibi umur ile tezihin etmesi, öyle bir inkıları azimdir. Hususan öyle akvam-ı bedeliyle ki, Hiçbir kanunu u tabiiliyeye olmadığından harikulade olduğu musaddak kerde isbabı basirettir. Basiretin varsa hasdik edeceksin. Şimdi noktayı dinle. İşte tarih-i alem eder ki, en büyük dahi otur ki, bir veya iki hissin ve ve istibadın inkişafına ve ikazına ve feverana getirmesine mahvak olsun. Zira öyle bir hissi maim ikaz edilmezse, Say, hebaen gider ve muvaffak olur. İşte en büyük dahi ancak bir veya iki hissin ikazına muvaffak olabilmiştir. En cümle, hissi hürriyet ve hamiyet ve muhabbet. Bu noktaya binaen, ceziret Arab, Arap, Sahra-i olan Akvam-ı Bedevi'de Kamine ve naime ve Mesture olan hissiyat-ı ki binlere balildir. Birden inkişaf, birden ikaz, birden teveran ve galeyana getirmek şemsi hakikatın, ziyayı, şule feşanın hassasıdır. Bu noktayı aklına sokmayanın biz ceziret Arabı gözüne sokacağız. İşte ceziret Arab. 13 asır beşerin perakkiyatından sonra en mükemmel filozoflardan 100 taneyi göndersin, 100 sene kadar çalışsın acaba. Bu zamana nispeten, o zamana nispet yaptığının yüzde birini yapabilir mi? İşaret. Kim tevfik isterse, adetullah ve hılkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir. Yoksa fıtrat, tevfiksizlikle bir cevabı red verecektir. Cereyan-ı umumi ise, muhalif harekette bulunanlara adem, abad, hiçe hiçe atacaktır. İşte buna binaen temaşa et. Göreceksin ki, hılkatta cari olan kavani mi amikai, dakikaki, kurde dini akılla görünmez. hakait şeriat ne derecede müraat ve muarefe ve münasebette bulunmuşlardır ki, o kavani mi hılkatın muhafaza etmiştir. Evet şu asar-ı kavilede, şu müsademat azimi içinde, hakaitini muhafaza, belki daha ziyade inkişafa getirdiğinden gösterir ki, Resul-i aleyhisselamın mesleği, hiçbir vakit mahvolmayan hak üzerine müessestir. Şu nütle ve noktaları bildikten sonra geniş ve muhakemeli ve müdakit bir zihinle dinle ki muhammed Haşim'i aleyhisselatü vesselam ümmiyeti ve Adem'i kuvveti zahiri ve Adem'i hakimiyeti ve Adem'i i meyli beraber gayet hatarlı mevakide, kemale i ile teşebbüs ederek efsara galip etmekle, erbağa tahakkuk ve tabayye hasalluk, gayet kesirde ve müstelilde ve rahatsızla ve meazulta olan aadat ve ahlakı vahşiyanliği esasıyla hibmederek, onların yerine ahlak aaliyi gayet metin bir esasıyla, lahim medemlerine karışmış gibi tesis etmekle beraber, zaviy vahşette hamit olan bir kalimdeki kasaveti Bahşiyi ihmat ve hissiyatı dakikayı tehyic evet hissiyatı âliyeyi ihaz ve cevheri insaniyetlerini izhar etmekle beraber en yüce yete bir zamanı kasirde is'at ederek şafla kartta oturmuş bir devleti cesimeyi bir zamanı kalilde teşkil edip ateşi cebbal gibi belki nuru nevvâri gibi ve yahut i musa gibi sair devletleri bel ve imha derecesine getirdiğinden basar basireti kör olmayanlara sıkkını, dönübüzzetini ve hakla temessükünü göstermiştir. İşte eğer sen görmezsen, seni insanların defterinden sildirecektir. Dördüncü mesleği. Sahife-i Musakbel'den nasilyama, meseleyim şeriattır. İşte dört müddeyi nazar dikkatten dur etmemelisin. Birincisi, bir şahıs dört veya beş temli meleke sahibi ve mütehassız olmaz, meğer harika ola. İkincisi, mesele vahide iki mütekellimden sudur eder. Birisi, mebde ve müntehası ve siyah ve sibata mülayemetini ve ahavati ve misletini ve mevzi münasipte münasitte istimalini, yani mümbit bir zeminde sarfını, nazara aldığı için o fende olan maharetine ve melekesine ve ilmine delalet ettiği halde, Öteki mütekellim şu noktaları ihmal ettiği için satiyetine ve taklidiyetine delalet eder. Halbuki kelam yine o kelamdır. Eğer aklın bunu fark etmezse ruhun hisseder. Üçüncüsü, ikinci mukaddemede geçtiği gibi bir iki asır evvel harika sayılan keşif bu zamana kadar mesur kalsaydı, tekemmülü nebadi bir çocuk da nazara al, 13 asır geri git. O zamanların tesiratından kendini tecrüb et. Dehşetlendik olan ceziret ül otur, dikkatle temaşa et. Görürsün ki ümmi tecrübe görmemiş, zaman ve zemin yardım etmemiş, tek bir adam ki, yalnız zekâye değil, belki gayet kesil tecaribin mahzûlü olan künûnun tavâniniyle öyle bir nizam ve adaleti tesis ediyor ki, istidad ve beşerinin kameti, Netayici efkârı teşerrüdünden tekebbül ederse, o şeriat dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder. Kelam-ı ezeliden geldiğini ilan etmekle beraber iki alemin saadetini temin eder, insat edersen. Bu ise yalnız o zamanın insanlarının değil, belki nevi beşerin kalkı taricinde göreceksin. Meğer evham ı senin seni şu tarafa müteveccüh olan tarafının harfını çürütmüş olan. Dikkat lazımdır. Dördüncüsü, onuncu bu kaddemede geçtiği gibi, hem de ikinci noktayı itirazın cevabında da geleceği gibi şudur ki, Cumhur'un istida ve efkârı derecesinde şeriatın üşak etmesidir şöyle ki, Cumhur'un amili için, hakait-i mücerredeyi, vasıfa olmaksızın, ademi tenakkileri sebebiyle, müteşabihat ve teşbihat ve istiarat ile tasvir etmesidir. Hem de fünün-ü ekvanlı Cumhur'un, hissi zahir sebebiyle hilaf-ı baki'yi zaruri etmekle beraber, nebadi basamakları adem-i ikad ve tekemmülünden, mağlataların vartalarına düşmemek için şeriat öyle sailde iptal etti ve mutlak bıraktı. Lakin hakikati imadan hali bırakmadı. Dehim ve kendi. Resul-i Ekrem'in her bir ki'il ve her bir halinde sıf le'me an eder. Fakat her fiili ve her halı harika olmak lazım değildir. Zira izhar harika, hasti ki müddâa içindir. Hadîp olmadığı veya münasip olmadığı vakitte cereyan-ı umumiyeye mukabele Kavanin kavânin adetullah'a beste davayı teslim oluyor. Hem de öyle olmak gerektir. En bir adet. Şu tembi birinci mesleğin mukaddemesinin taifesindendir misyanın hatasıyla yolunu şaşırmakla yerini kaybedip şuraya girmiştir. İyice şu nükleleri tut, İşte neficeye gidiyoruz. Bak ey birader, künun ve ulumun zübbe-i hakikiyyesi, berahi üzerine müesses olan diyanet ve şeriat-ı islamiye, öyle künunları kazanmak etmiştir. Ey cümle, fenni tehzid ruh ve riyazı tül kalp ve terbiyetül vicdan ve tedbirül ceset ve tedbirül menzil ve siyasetül medeniyye ve nizamatül alem ve fennül hukuk vs. lüzum görülen yerlerde tasil ve lüzum olmayan veya ezhanın veya zamanın müsait ve müsait olmadığı yerlerde birer tezlekeyle kavaid-i esasiyeyi vaaz ederek tenmiye ve tekrini ukulün meşveret ve iskinbatatına havane etmiştir. Ki bu fünunun mecmuruna değil belki akalline 13 asır terakkiyden sonra ...en medeni yerlerde, en harita zekayla ile mevsup olanlar... ...takat ve beşerin haricinde, bağımsız o zamanda... ...olduğunu pastikten, vicdanı ı senimen edemiyor. İşte fazıl odur ki, ada ona şehadet eder. Yeni dünyanın en meşhur filozofu olan Carley... ...Almanya'nın meşhur bir hakiminden ve rical siyasiyesinden... ...nahlen diyor ki, o tetkik hakkından sonra... ...kendi kendine sual ederek demiş... İslamiyet böyle olursa, acaba medeniyete hazıra, hakaik-i İslamiyet'in dairesinde yaşayabilir mi? Kendisi kendine evet diye cevap veriyor. Şimdiki muhakkikler o daire içinde yaşamaktadırlar. Evvelki filozof dahi diyor ki, hakaik-i İslamiyet çıktıkları zaman, ateş-i cevval gibi, hatabın parçalarına benzeyen sahip efkar ve edyanı bel etti. Hem de hakkı vardır. Zira başkalarının safsatiyatından bir şey çıkmaz. İna ahiriyet. Evet, 13 asırdan beri o kadar dehşetli müsademata karşı hataikini muhafaza etmiştir. Belki bu müsadem'e keşmekeş, hakikat-ı İslamiyet'in omuzu üstünden turab-ı kafayı terkik ve tahdif ediyor. Ne an, vücut ve hali alem buna şahittir. Makale-i bu mukaddematı nazara almak gerekir Vehin ve tembiyat. Eğer desen, her bir fende yalnız bir tezkeyi bilmek bir adam için mümkündür. El cevap, ne an, ne. Zira öyle bir fezleke ki, hüsnü isabet ve mevki-i münasipte ve münnit bir zeminde istimal gibi, sabıtan meskûsair noktalarla cam gibi, maverasından ıttıla ıtam ve melekeyi gösteren fezlekeler mümkün değildir. Evet, kelam-ı vahid iki mütekennimden çıkarsa, birinin cehline ve ötekesinin ilmine, bazı umuru mermuzeyi gayr-i mesmu'a ile delalet eder. İşaret ve irşad ve tembi. Ey benimle şu kitabın evvel menazilinden hayaliyle seyrü sefer eden birader vicdan. Geniş bir nazarla nazar et ve muvazene et. Kendi hayalinde muhakeme etmek için bir meclis-i âliyeyi teşkil et. Sonra da Mukaddematı isna İsna Aşer'den müntehabatını davet et. Hazır olsunlar. Sonra da şu kaidelerle müşavere et. İşte bir şans. Çok fünunda mütehassız ve meleke sahibi olmaz. Hem de bir kelam iki mütekellimden mütefabiptir, başkalaşır. Ve hem de fünün mürur zamanla telahuk-u efkarın neticesidir. Hem de müstakbeldeki bedihi bir şey mazide nazari olabilir. Hem de medenilerin malumu bededilerimiz için olabilir hem de mazi musabba ile kıyas etmek bir kıyası hadi müşebbittir hem de ehli beder ve badiyenin basiteti ise ehli meden ve medeniyetin hile ve desaisine mütahammil değildir evet ne hile medeniyetin perdesi altında esettür edebilir hem de pek çok ulum aada ve ahval ve ruqatun tecvinatı ile teşekkül edebilir hem de beşerin nur nazarı, müstakbele nüfuz edemez. Müstakbele mahsus olan şeyleri göremez. Hem de beşerin kanunu için bir ömrü tabii vardır. Nefsi beşer gibi o da inkıta eder. Hem de muhit zaman ve mekanın. Nüfusun ahvalinde büyük bir tesiri vardır. Hem de eskide harikulade olan şeyler, şimdi adi sırasına geçebilir. Zira mebadi tekembil etmişler. Hem de zeka eğer çenden harika olsa da, bir fenlin tekmiline kafi değildir. Nasıl çok fenlerde cifayet edecektir? İşte en girader. Şu zatlarla müşavere et. Sonra da müfettişlik sıfatıyla nefsini tecrüb et. Hayalat-ı muhiteye ve evhamı ı zamaniyenin elbiselerini çıkar. Çıkmak ol. Bahri bir keran zamanı olan şu asrın sahilinden içine gir. Ha asr-ı saadet olan adaya çık. İşte her şeyden evvel senin nazarına çarpacak ve tecelli edecek şudur ki Vahid Nasır yok, saltanat-ı mefkut, tek bir şahs umum âleme karşı mübareze eder ve küre zeminden daha büyük bir hakikati omuzuna almış ve bütün i beşerin saadetine tekeffül eden bir şeriatı ki o şeriat fünûn hakikiyye ve ulum ilahiyenin ilâhiyenin zübdesi olarak istidad beşerin nümüllü derecesinde tevessü edip İki alemde semere vererek, ahval-ı beşeri güya bir meclis-i vahid, bir zaman vahidin ehli gibi eden öyle bir adaleti tesis eder. Eğer o şeriatın nevamisinden sual edersen ki, nereden geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz? Sana şöyle cevap verecekler ki, biz kelam-ı ezeliden gelmişiz. Mevki beşerin selameti için, ebedin yolunda, refakat için ebede gideceğiz. Şu dünyayı fâniyeyi kestikten sonra, Bizim suri olan irtibatımız kesilirse de daima maneviyatımız beşerin rehberi ve gıday-ı ruhani'sidir. Hakime, şibahat ve şukukun üç menbaları vardır. Şöyle, eğer Mahsud-u Şari'den ve efkarın istidatları nisbetinde olan irşattan tecahül edip, bütün elham-ı yuvası hükmünde olan şöyle bir mağlata ile itiraz edersen ki, Şeriatın başı olan Kur'an'da üç nokta vardır. Birincisi, Kur'an'ın mabiyyül imtiyazı ve huzur ve ifade üzerine müesses olan belagat-ı münafidir ki, vücudu u müteşabihat ve müşkilattır. İkincisi, Şeriatın maksudu hakikisi olan irşad ve talime münafidir ki, künun-u ekvanda bir derece idham ve ıddakatıdır. Üçüncüsü, tarih Kur'an olan tahkik ve hidayete muhaliftir. İşte, o da bazı zevahiri. Delil-i aklının hilafına imale edip, hilaf-ı vakıa ihtimalidir. Ey birader, tevfik Allah'tandır. Ben de derim ki, sebebi noksan gösterdiğin olan şu üç nokta tevehüm ettiğin gibi değildir. Belki üçü de, İrcası Kur'an'ın en sadık şahitleridir. İşte, birinci noktaya cevap. Zaten iki defa şu cevabı zilmen görmüşsün. Şöyle ki, Nasıl ekseri cumhur-ı avamdır. Nazar-ı şari-i ekal eksere tabidir. Zira avama müvecceh olan kitabı havas, ve istifade ediyorlar. Bir akis olursa olamaz. İşte cumhur-ı avam ise mevluf ve mütehayyalatından tecevrüt edip hakait-i mücedrede ve makulat-ı sırfeyi temaşa edemezler. Meğer mütehayyalatları gördüğün gibi tesip etseler. Fakat mütehayyelatın suretlerine hasır ve vakfı nazar etmek, cismiyet ve cihet gibi muhal şeyleri istizzam eder. Lakin nazar o suretlerden geçerek hakaiti görüyor. Mesela kainattaki tasavvuf ü ilahi, sultanın serili santanatında olan tasavvufunun suretinde temaşa edebilirler. الرحمنü alel-arşistaba, o rahman ki, Hükümranlığı arşı kaplamıştır gibi. İşte hissiyat cumhur şu merkezde olduklarından elbette irşat ve belahat iktiza eder ki, onların hissiyatı cihayet ve ihtiram edesin ve efkarları dahi bir derece nümaşat ve ihtiram edesin. İşte cihayet ve ihtiram, ukul beşere karşı olan tenezzülat ilahiye ile tesmiye olunur. Evet o tenezzülat, te'nis-i ezhan içindir. 10. mukaddemeye müracaat eder. İşte bunun içindeki ki, hakaiki mücerredeye temaşa etmek için, hissiyat ve hayal-alut cumhurun nazarlarını okşayan, suveri müteşabiheden birer dürbün vaaz edilmiştir. İşte şu cevabı teyit eden maani amika veya müteserrikayı bir suret-i ve basitada tasavvur veya tasvir etmek için, nasil kelamında istiarat-ı kesireyi irad edenler. Demek, müteşabihat dahi aratın en aramaz olan kısmıdır. Zira en hafif hakaikün suveyri misaliyesidir. Demek iştahil ise mananın dikkatindendir. Lafzın ihlakından değildir. Ey muhtelis! İnsafla nazar etti. Fikri beşerin bahsusuz avamın fikirlerinden en uzak olan hakaikü şöyle bir tarikle tatlif etmek acaba tarih-i belagat olan mukteza halin mutabakatına muvafık ve makamın nisbetinde kemal-i ve ifadeye mutabıktır. Yahut tevehhüm ettiğin gibidir. Hakem sen ol. İkinci noktaya cevap. İkinci mukaddemede müfassalan geçmiştir. Alemde mevlüt istikmalin dalı olan insandaki mevlüt terakkiyinin semeratı ve tecarub bu kesireyle, ve netaic-i efkarın telahukuyla teşekkül eden merdiveni i basamakları hükmünde olan kinoğun ise mütereddibe ve müteavine ve müteselsinedirler. Evet, müteakhirin ikadı mütekaddimin teşekkülüne vaadestedir. Demek mukaddem olan fen, ulûm-ül-tearifenin derecesine gelecek. Sonra müteakhirine mukaddeme olabilir. Bu sırra binaendir ki şu zamanda, Temehbuzu tecaruple satıha çıkıp ve tevellük etmiş olan bir fennin faraza on asır evvel bir adam tefhim ve talimine çalışsaydı, mağlata ve safsataya düşürmekten başka bir şey yapamazdı. Mesela denirseydi, Şems'in sükunuyla arzun hareketine ve bir katmosuda bir milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin. Tâsani'in azametini bilesiniz. cumhur avam ise hissi zahir. Veya galat hissin sebebiyle tilaflarını zaruri bildikleri için ya tekstil veya nefislerine muhalata veya mahsus olan şeye mücadele etmekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Keşmiş ise bağımsız 10. asra kadar minhacı irşada büyük bir vakadır Özgünle Satiyet-i arz ve devran işems onlarca bedihiyat-ı hissiden sayılırdı. bir. Şu gibi meseleler Mustakbeldeki nazariyata kıyas olunmaz, zira Mustakbel ait olan şeylere hissi zahir taalluk etmediği için iki ciheti de muhtemeldir, itikaf olunabilir, imkan derecesindedir, itminen tabidir. Onun hakkı sarıhi faslih etmektir. Lakin hînâki, ki isim bizim ma mahnı imkan derecesinden bedahete, yani cehlinleri eklibe çıkardı. Onun nasıl bir belagatta hiç inkar olunmaz olan hakkı ise ipham ve ıtlaktır. Ta ezhan müşerbeş olmasın bak. Fakat hakikata terbi verimiz ve ima etmek gerektir. Efkar için kapıları açmak, duhule davet etmek lazımdır. Nasıl ki şeriat-ı karra öyle yapmıştır. Yahu, ey birader, insaf mıdır? Taharri hakikat böyle midir ki? Sen irşadı maz ve aynı belagat, ve hidayetin mağzı olan şeyi irşada münafi ve müvayin tevhüm edesin. Ve belağatça aynı kemal olan şeyi noksan tahayyül edesin. Ya eyyühel Acaba senin zihne sakiminde belağat o mudur ki? ezhanı ı talit ve ektarı ı teşviş ve muhiyetin müsaadesizliği ve zamanın adem-i ezhanı ezhan olmadıkları için ukule tahmin edilmeyen şeyleri teklif etmektir. Kella. Kendinin nası alâ kaderi ukuulihim. İnsanlarla anlayış seviyelerine göre konuş. Bir düstur hükmettir. İstersen mukaddemata müracaat et. Bağısız. Birinci mukaddemede iyi tefekkür et. İşte bazı zevahiri. Delil-i hilafına göstermek olan üçüncü noktaya cevap. Birinci mukaddemede tedbbül et. Sonra bunu da dinle ki. Şari'in irşad-ı cumhurdan maksud-ı aslisi, İsmat-ı vahid, vâhid ve ve haşir ve adalette münhasırdır. Öyleyse, Kur'an'daki zikir ekvan istidradi ve istidlal içindir. Cumhurun ethamına göre sanatta zahir olan nizam-ı ile, nezzam-ı hakiki olan Sani zülcelâle istidlal etmek içindir. Halbuki sanatın eseri ve nizamı her şeyden tezahür eder. Keyfiyeti teşekkül nasıl olursa olsun, muhsat-ı asliye taaddir etmez. Tembih. Mukadderdir ki delil müddaadan evvel malum olması gerektir. Bunun içindir ki bazı nusursun cevahiri, ittizah-ı delil ve istiğnas efkar için cumhurun mutefedat-ı hissiyelerine imane olunmuştur. Fakat delalet etmek için değildir. Zira Kur'an ayatının içinde öyle emarat ve karaini nasf etmiştir ki o sadeflerdeki cevahiri ve o cevahirdeki hakikatları ehl-i parmakla gösterir ve işaret eder. Evet. Kelimetullah olan Kitab-ı Mübin'in bazı ayatı bazısının kesirdir. Yani bazı ayatı hafadının mafiz zamirlerini izhar eder. Öyleyse. Bazıları diğer bir bazı kavine olabilir ki manay zahiri murah değildir. Dehin ve temli. Eğer istidlalin makamında deneseydi ki elektriğin acayidi ve cazibe umumiye'nin garaidi ve kürey arzın arzun ve seneliye olan hareketi ve yetmişten ziyade olan anasırın imtizacı kimyeviyelerini ve şemsin istikrarıyla beraber suriye olan hareketini nazara alınız ta saniye-i İşte o vakit delil olan sanat Marifet-i sani olan neticeden daha hafih ve daha gamız ve kaide-i istillale münafi olduğundan bazı zevahiri etkara göre imal olunmuştur. Bu ise ya müstakbaat-ı terakit veya kina-i olduğu için medar ve pis olmaz. Mesela kale lafsındaki elif, eliftir. Aslı vav olsa, kaf olsa ne olursa olsun tesir etmez. Ey birader, insafet. Acaba şu üç noktayı itiraz, cemiy asarda, Cemi insanların ihtiyaçları için inzal olunan Kur'an'ın icazına en zahir delil değil midir? Evet. Walladhi Allal Kur'an al Mujza. Inna nazar al Beshiran Ndira ve Basiyretuhun Nqada. Adaku ve Ajillu ve Ajla ve Min ev işte bir hakika bil hayal ve inme snekul hak ve enza ve arfa kim an yedlisa el Kur'an beyanı öğretene amm ki beşir ve lezir olan zatın bakışı ve her şeyi inceden inceye tetkik eden basireti hakikatı hayale karıştırmak veya benzetmekten yüce vakit parlaktır. Hak olan mesleği ise insanları aldatmak veya yanıltmaktan müstahani, münezzeh ve yücedir. Şu Arabiyyul ibare iki mezhebe batının reddine işarettir. Ne an, hayalin ne haddi vardır ki nur efkan olan nazarına karşı kendini hakikat gösterilisin. Evet mesleği nefsi hak ve mezhebi aynısıdır. Hak ise tedlis ve talit etmekten kustanidir. Beşinci meslek. Marufe ve meşhur olan havarıtı zahire ve mucizatı mahsusadır. Siyer ve tarihin kitapları onlarla meşhurdur. Ulema-i kiram cezahumullahu hayran. Hakkıyla tefsir ve tedvin etmişlerdir. Malumun talimi lazım gelmemek için biz tafsilinden katkı ettik. İşaret. Şu havarik zahirenin her bir terdi eğer çendan mütevakir değildir. Mutlaka cinsleri, belki çok envağı katiyen ve yakinen mütevakir bilmanadır. O havarik birkaç mil üzerindedir. İşte bir nev'i, ilhasat-ı Dünya o asır, Peygamberden aleyhissalâtu Vesselam istifade ve istifazı ederek keramet sahibi olduğundan, kalbi hassasından is kabla bu kudidena irhasatla hakri alemin geleceğini ihbar etmiştir. Bir nevi dahi gaytten olan ihbarat kesiresidir, dünya tayyar olan ruhu mujerride zaman ve mekan muayyenin kayıtlarını kırmış ve hududu maziye ve müstakbele içermiş. Her tarafını görerek bize söylemiş ve göstermiştir. Bir kısmı dahi tıhabbi vaktinde olunan havarik hikisedir. Bine karib olunmuştur. Demek söylediğimiz gibi her bir ferdi, ahadi de olursa mecmu'u mütevatil edil manadır. Birisi, mübarek olan parmaklarından suyun nebaanıdır. Güya, madeni sahabet olan yedi mübarekesinden, mayi hayat olan suyun nebaanı ile, menba-ı hidayet olan nisanından, mayi erbah olan zülali hidayetin teveranını hissen tasvir ediyor. Biri de tekebbü müşecer daha hacer ve hayvandır. Güya hidayetindeki hayat-ı maneviye, cemaat ve hayvanata dahi sirayet ederek nutta getirmiştir. Biri de inşitak kamerdir. Güya kalbi semâ hükmünde olan kamer. Mübarek olan kalbiyle inşitakta bir münasebet teyda etmek için sine-i ve berrakını mübarek parmağın işaretiyle iştiyatan şart ve çarp etmiştir. Tembih. İnşitak-ı kamer, bil manadır. Vay-ı şakkay ay yarıldı. Olan ayet-i ile sabittir. Zira hatta Kur'an'ı inkar eden dahi bu ayetin manasına ilişmemiştir. Hem de ihtimal vermeye çayan olmayan bir tevil ile zayıftan başka tevil ve tahvim edilmemiştir. Dehin ve tembih. İnşitak hem anı, hem gece, hem vakti gaflet. Hem şu zaman gibi Asımana Adem'e parasut, hem vücudu sahâb, hem ihtilafı matali ciyetiyle bütün alemin görmeleri lazım gelmez ve lazım değildir. Hem de hem matla olanlarda sabittir ki görülmüştür. Birisi ve en birincisi ve en kübransı olan Kur'an mübinnidir. İşte sabıkan bir nebzesine ima olunan gibi cihetleircazı müberhendir. İlahi ahirih. Sair mucizatı Kütüb-ü mutebereye havale ediyorum. Hatime. Ey benim kelamımı mütala eden zavallı, geniş bir fikirle ve müteyakkız bir nazarla ve muvazeneli bir basiretle mecmu kelamımı yani mesaliki hamseyi muhit bir daire veya müstebir bir sur gibi nazara alınız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübüvvetine merkez gibi tamaşa ediniz. Veya sultanın etrafına halka tutmuş olan asakiri i müteavinenin nazarıyla bakınız. Haki ki bir taraftan hücum eden evhamı, mütecavibe ve müteavine olan cevani bir sahibe def edebilsin. İşte şu halde Japonların suali olan مَدَّنِيلُ الْمَادِهُ عَلَىٰ وُجُودُ الْإِلَٰهِ الَّذ۪ي تَدْعُونَنَا Bizi kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına belanet eden açık delil Medii'le karşı derin. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. işaret ve irşat ve tembih. Vakta kainat tarafından, hükümete i hılkat cehanebinden, ve vesail sıfatıyla gönderilen Fenni Hikmet. İstitbale teveccüh eden Nebni Beşer'in talialarına rast gelmiş. Birden Fenni Hikmet şöyle bir takım sualleri irad etmiş ki, ''Ey insan evlatları, nereden geliyorsunuz, kimin emriyle, ne edeceksiniz, nereye gideceksiniz, mebdeiniz nereden ve müntehanız nereyedir?'' O vakit Mevki Beşer'in Hatip ve Mürşid ve reisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkarak, hükümete hılkat canibinden gelen hem i Hikmet'e şöyle cevap vermiştir ki, ''Ey Mustafa Efendi, biz Maaşir-i Mevcuda Sultan-ı Ezel'in emriyle Kudret-i İlahiyenin dairesinden, memuriyet sıfatıyla gelmişiz. Şu vücudu bize giydirerek ve şu sermaye saadet olan istidadatı veren cemi-i evsaf-ı ve vacib-i vücud olan hakime ezeldir. Biz maaşir-i beşer dahi şimdi saadet-i ebediyenin esbabını tedarik etmekle meşgulüz. Sonra birden ebede müteveccihen şehristan-ı ebedül abad olan haş-ı gideceğiz. edeceğiz. İşte ey hikmet! Halk etme ve safsata yapma. Gördüğün ve işittiğin gibi söyle. Üçüncü maksat. Haş-ı cismanidir. Evet kırkat, onsuz olmaz ve abestir. an? haşir haktır ve doğrudur. Mürhan'ın en vazığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mukaddeme. Kur'an-ı Mib'in haş-ı cismaniyi o derece izah etmişti ki. Edna bir şüpheyi bırakmamış. İşte biz de. Kuvvetimize göre onun berahimini bir derece tefsir için birkaç, makasık ve mevâkıfına işaret edeceğiz. Birinci maksat. Evet, kainattaki nizamı ekmen hem de hılkattaki hikmet-i hem de alemdeki adem-i hem de fıtrattaki adem-i hem de cemî fünunla sabit olan istikrâ tam, tahammü, hem de yevm ve sene gibi çok envada olan birer nevi kıyamet-i hem de istidâ-ı beşerin cevheri, hem de insanın lâ -e olan amali. Hem de sani hakimin rahmeti, hem de resul Sadık'ın lisanı, hem de Kur'an-ı Muciz'in beyanı, haş-ı cismaniye, sadık şahitler ve halk ve hakiki bürhonlardır. Mevkul ve işaret. 1- Evet, saadet-i ebediyye olmazsa, nizam bir sureti zayıf-i vahiyeden ibaret kalır. Cenni maneviyat ve revab-ı denirse hebaen gider demek nazamı saadet-i ebediyidir. 2. Evet, inayet ezeliyenin kimsali olan hikmet ilahiye. kainattaki riayet i ve hikem ile mücehez olduğundan saadet-i ilah ilan eder. Zira saadet-i olmazsa, kainatta bilbeda sabit olan hikem ve fevaida karşı mükâbere edilecektir. 3. Ne an, akıl ve hikmet ve istikra'ın şehadetleriyle sabit olan kılkattaki adem-i abesiyedir taş Cismani'deki saadet ebediyeye işaret belki delalet eder. Zira Adem-i Sırf her şeyi ades eder. Dört, evet fıtratta, ez cümle. Âlem-i olan insanda, henni menâfi aza'nın şahadetiyle şehadetiyle sabit olan Ademi i Israf gösterir ki, insanda olan istidadat-ı maneviye ve Aman ve efkâd ve müyülâtının Ademi Israfını ispat eder. O ise saadet ebediyeye namzık olduğunu ilan eder. 5 Evet öyle olmazsa Umuman kurur hebaen gider Te acı bir cevheri Cihan Bahan'ın kılıfına nihayet derecede dikkat ve itina edilirse Hatta dudadarın konmasından muhafaza edilirse nasıl ve ne suretle o Cevheri yanieği kırarakmahred edecektir ona itina onun hatırası içindir altı Evet Sadıkkan beyan olunduğu gibi Cemil hasıl olan İstikrayı tamla sabit olan intizam-ı kamil, o intizamı ihtilalden halâ seydeyen ve tekemmül ve ömür ebediye mazhar eden haş-ı cismâni'nin olan saadet-i ebediyeyi bir zarure iktiza eder. 7. Evet, saatin saniye, dakika ve saat ve günleri sayan çarklarına benzeyen yıl ve sene ve ömrü deşer. ve devranı dünya birbirine mukaddime olarak döner işler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevkten sonra kıyamet dahi o desgahtan çıkacağını haber veriyorlar. Evet insanın her ferdi birer nevi gibidir. Zira nuru fikir onun amaline öyle bir müsat vermiş ki, bütün ezmanı yusufak olmaz. Sair emra'ın efraklarının mahiyeti, kıymeti, nazarı, kemali, lezzeti eve ise cüz'i ve şahsi ve mahtut ve mahsu ve anidir. Beşerin ise külli külli sermelidir. ve senede olan, çok nevilerde olan, birer nevi kıyameti mükerrre-i neviyeyle, insanda bir kıyameti şahsiye umumiyeye remiz ve işaret belki şehadet eder. 8. Ne Beşerin cevherinde gayrı i mahsur istidadatta mündeniş olan, gayrı mahdut olan kabiliyattan, neş'et eden, müyulattan hasıl olan, la yetenahi amalinden tevellüt eden, gayr mütenahi efkar ve tasavvuratı, maverayı haç cismani de olan saadet ebediyeye elini uzakmış ve meddi nazar ederek o tarafa müteveccid olmuştur. Dokuz, nea, Sami Hakim ve rahman Rahim'in rahmeti ise, cemini amı nimet eden ve nimetlikten felas eden, ve kainat-ı ebediden hasıl olan va-veylalardan halâ seydeyen saadet-i ebediyeyi nevi beşere verecektir? Zira şu her bir nimetin reis olan saadet-i ebediyeyi vermezse, cemi nimetler mükmete tahavvul ederek bir zarure ve bir bedah. ve umum kainatın şahadetiyle sabit olan rahmeti inkar etmek lazım gelir. İşte ey birader, müteneddi olan nimetlerden yalnız muhabbet, ve ve şefkate dikkat et. Sonra da ebedi ve hicrân ı nazar lâ-ezâli-i Nasıl o muhabbet en büyük musibet olur? Demek hicran ebedi, muhabbete karşı çıkamaz. İşte saadet-ı ebediye, o kirâk ebediyeye öyle bir topuk vuracak ki Adem-ı Abad hiçe hiçe atacaktır. On, ne an? Sağlık olan beş mesleğiyle sıf hakkaniyeti müberhen olan Peygamberimizin lisanı, Haş-ı Cismani'nin definesindeki saadet ebediyenin ebediyyenin anahtarıdır. 11. Ne an? 7 cihetle 13 asırda ihrcaz-ı musaddak olan Kur'an-ı Mucizül Beyan, Haş-ı Cismani'nin ve Fettahıdır ve Besmelekeşidir. İkinci maksat, Kur'an'da işaret olunan Haş-ı dair iki delilin beyanındadır. İşte, nehu Bismillahirrahmanirrahim. Bu Risale'nin müellifi Üstad Bediü Zaman Hazretleri bu Risale'nin tehlifinden 30 sene sonra tehlif ettiği risale Külliyatı'ndan 9. Şuan'ın başında diyor ki Latif bir inayet-i Rabbaniye'dir ki bundan 30 sene evvel eski sayet yazdığı tefsir mukaddemesi muhakemat namındaki eserin ahirinde. ikinci maksat Kur'an'da haçta işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nafu Bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş daha yazamamış. Halik rahimine bela ve emarat-ı hassiye edebimde şükür ve hamd ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi.